25. Söz mucizati Kur'an-ı Yer İsaresi Elde Kur'an gibi bir mucize-i varken başka birhan aramak aklıma ilk görünür. Elde Kur'an gibi bir birhan hakikat varken münkirleri izam için gönlüme mi gelir. İhtar Şu sözün başında beş şuleyi yazmak niyet ettik. Fakat birinci şulenin ahirlerinde eski hurufatla tab etmek için gayet süratle yazmaya mecbur olduk. Hatta bazı gün 20-30 sayfayı 2-3 saat içinde yazıyorduk onun için. 3 şule-i icmalen yazarak, 2 şule-i de şimdilik terk ettik. Bana ait kusurlar ve noksaniyetler ve işgal ve hatalara nazar-ı insaf ve müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz. Bu mucizat Kur'an-ı yer hisalesindeki ekser ayetlerin her biri ya mülhitler tarafından medar tenkit olmuş veya elifen tarafından itiraza uğramış veya cinni ve insi şeytanların vesvese ve şüphelerine maruz olmuş ayetlerdir. İşte bu 25. söz öyle bir tarzda o ayetlerin hakikatlarını ve nüketlerini beyan etmiş ki, ayet-i inhat ve fennin kusur zannettikleri noktalar, i'cazın nemâtı ve belâğat-ı Kur'âniyenin kemalatının menşeleri olduğu ilmi kaideleriyle ispat edilmiş. Bulantı vermemek için onların şüpheleri zikredilmeden cevabı katil verilmiş. Valcibale evladı da dağları da birer kazık yaptık. Bu şemsu tecri güneş de akıp gider gibi. Yalnız 20. Sözün birinci makamında 3-4 ayette şüpheleri söylenmiş. Hem bu mucizatı Kur'an ye saylesi, gerçi gayet muhtasar ve acele yazılmış ise de. Fakat ilm-ü belagat ve ulûm-ü arabiye noktasında alimlere hayret verecek derecede âlimane ve derin ve kuvvetli bir tarzda beyan edilmiş. Gerçi her bahsini her ehli dikkat tam anlamaz, istifade etmez. Fakat o bahçede herkesin ehemmiyetli hissesi var. Fakat acele ve müşerdeş hâletler içinde tehlif edildiğinden ifade ve ibaresinde kusur var olması ile beraber... İlim noktasında çok önemli meselelerin hakikatını beyan etmiş Sayyid Nursi Mucizatı Kur'an-ı Kerim Risalesi Bismillahirrahmanirrahim Kulleyin şem'ati'l-insu ve'l-cin e la en yetu bi misli kuran la yetuuna bi mislihi ve leu kana ba'duhum li ba'din zahira Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki andolsun eğer bu Kur'an'ın benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya toplanıp da hepsi birbirine yardımcı olsalar yine de onun benzerini getiremezler. Mahzini mucizat ve mucize-i kübra-i ahmediye aleyhissalatü vesselam olan Kur'an-ı Hakimi beyanın hassiz vücuh-ü 40'a yakın vücuh-ü ircaziyeyi Arabi Risalelerinde ve Arabi Risale-i Nur'da ve işarat-ül namındaki tefsirinde ve geçen şu 24 sözlerde işaretler etmişiz. Şimdi onlardan yalnız beş veçini bir derece beyan ve sair vücuhu içlerinde icmalen dergelerek ve bir mukaddime ile onun tarif ve mahiyetine işaret edeceğiz. Mukaddime 300'dür. Birinci cüz, Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? El cevap, 19 sözde beyan edildiği ve sair sözlerde ispat edildiği gibi Kur'an şu kitabı kebir-i kainatın bir tercümi ezeliyesi ve ayat-ı tekriniyeyi okuyan mütenevdi dillerinin tercüman-ı ve şu aleme gayt ve şehadet kitabının müfessiri ve zeminde ve gökte gizli esma ilahiyenin manevi hazinelerinin teşrafı ve sutur-ı hadisatın altında muzmer ve hakaikın ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın nisanı ve şu âlem-i şehadet perdesi arkasında olan, âlem-i gayb gelen iltifatatı ı ebediye-i Rahmaniye ve hitabat-ı ezeliyye-i Subhaniye'nin hazinesi ve şu İslamiyet âlem-i manevisinin güneşi, temeli, hendesesi ve avalim ve uhreviyenin mukaddes haritası ve zat ve sıfat ve esma ve şuun-i ilahiyenin kavl-i şarihi, tefsir vâzıhı Burhan Kat'a tercüman sahabe ve şu âlem-i insanı ve insaniyet-i kübra olan İslamiyetin ma ve ziyası ve nîb-i beşer'in hikmet hakikiyetiyesi ve insaniyeti saadet-e serk hakiki müsridi ve hadisi ve insana hem bir kitabı şeriat hem bir kitabı dua hem bir kitabı hikmet hem bir kitabı umudiyet, hem bir kitabı emir ve davet hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı fikir, hem bütün insanın bütün hacat-ı merci olacak çok kitapları tazamun neden tek cami bir kitab-ı mukaddestir, hem bütün evliya ve ve urafa ve muhakkakinin muhtelif meşreplerine ve ayrı ayrı mesleklerine her birindeki meşrebin mezakına layık ve o meşrebi tenyir edecek ve her bir mesleğin mesakına muvafık ve onu tasvir edecek birer, risale ibraz eden, mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitab-ı semavidir. İkinci cüz ve tetinme tarif. Kur'an, arş-ı azamdan, ism azamdan, her ismin mertebi ağzamından azamından geldiği için, on ikinci sözde beyan ve ispat edildiği gibi, Kur'an, bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı unvanıyla Allah'ın fermanıdır. Hem bütün şemâilet ve arzun Halık'ın adına bir kitaptır. Hem rububiyet mutlakaciyetinde bir mukâlemedir. Hem saltanatı Anne Sübhaniyye hesabına bir hutbey-i Hem rahmeti vâsi'e muhita muktez nazarında bir defteri iltifata rahmaniyedir. Hem uluhiyetin azamet-i haşmeti başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmusudur hem ism azamın mühiyetinden nüzul ile arş-ı azamın bütün muhaltına bakan ve teftiş eden hikmet peşan bir kitab-ı mukaddesdir. Ve şu sırdandaki Kelamullah unvanı kemal-i liyakatle Kur'an'a verilmiş ve daha da veriliyor. Kur'an'dan sonra sahib enbiyanın kütüp ve suhufları derecesi gelir. Sahib nihayetsiz Kelimat-ı İlahiyenin ise bir kısmı dahi has bir itibarla, cüz'i bir unvanla hususi bir tecelliyle, cüz'i bir isimle, ve has bir rububiyetle ve muhsus bir saltanatla ve hususi bir rahmetle zahir olan ilhamat suretinde bir mükâlemedir. Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları külliyet ve hususiyet itibariyle çok muhteliftir. Üçüncü cüz, Kur'an asırları muhtelif bütün Enbiya'nın kütüplerini ve meşepleri muhtelif bütün Evliya'nın misalelerini ve meslekleri muhtelif bütün Asfiyan'ın eserlerini icmalen kazanmın eden ve cihat siktesi parlak ve evham ve şubahatı zulümatından unsaffak ve noktin istinadı bil yakin, vahiy semavi ve kelam-ı ezeli ve hedefi ve gayesi bil müşahede, saadet ebediyye içi bil vedahe, halis hidayet, üstü biz zarure, envar iman altı bi ilmel yakin delil ve bürhan Sağı bir tecrübe, teslim kalp ve vicdan. Solu bir aynel yakın, teskiri akıl ve izan. Meyvesi bi hakkal yakın, rahmet-i rahman ve dar cinan. Makamı ve levacı bil has-i sadık, makbul melek ve ins ve can, bir kitabı ı semavidir. Kur'an'ın tarihine dair üç cüzündeki sıfatların her biri, başka yerlerde katbi ispat edilmiş veya ispat edilecektir. Davamız mücerref değil her birisi mürhan-ı kat'i ile müberhemdir. Birinci şule. Bu şulenin üç şuası var. Birinci şua. Derecih-i i'cazda belâgat-ı Kur'aniyedir. O belâgat ise nazmın cezaletinden, ve hüsnü metanetinden, ve üsluplarının bedaatinden, darif ve müstahsenliğinden, ve beyanın bedaatinden, faik ve sohbetinden, ve muâniyesinin kuvvet ve hakkaniyetinden, ve lafzının selâsetinden tebellüt eden bir belâgat harikulade ki beni ademin en dahi ediplerini, en harita hatiplerini, en mütebahhir ülemasını muarazaya davet edip 1300 senedir meydan okuyordu. Onların damarlarına şiddetle dokunuyor. Muarazaya davet ettiği halde kibir ve gururlarından başını semavata vuran o dahiler ona muaraza için ağız açamayıp kemal-i zilletle boyun eğdiler. İşte belagatındaki veç-i iki suretle işaret ederiz. Birinci suret, ircazı vardır ve mevcuttur. Çünkü ceziret Arap ahalisi o asırda ekseriyet-i mutlaka itibariyle ümmiydi. Ümmilikleri için metahirlerini ve vukuat-ı tarihiyelerini ve mahasil-i ahlâka yardım edecek durûb emsallerini, kitâbet yerine şiir ve belâgat kaydıyla muhafaza ediyorlardı. Manidar bir kelam, şiir ve belagat cazibesiyle esraftan ahlaka hafızalarda kalıp gidiyordu. İşte şu ihtiyacı fıtri neticesi olarak, o kavmin manevi çarşı ticaretlerinde en ziyade revaç bulan fesahat ve belagat meta'ıydı, hatta bir kabinenin belir bir edibi, en büyük bir kahraman-ı millisi gibiydi, en ziyade onunla iftihar ediyorlardı. İşte İslamiyet'ten sonra âlem-i ile idare eden o zeki kavim, şu en ravaşlı ve medar iftikarları iftiharları ve ona şiddet-i ihtiyaçla muhtaç olan belâgatta akvâm-ı en ileride ve en yüksek mertebede idiler. Belahat o kadar kıymetdardı ki, bir Ebni Bin bir sözü için iki kavim büyük muharebe ederdi ve bir sözüyle musaleha ediyorlardı. Hatta onların içinde muallekat seb'anâmıyla Yedi bin yedi kasidesini Altın makabenin Kabe'nin yazmışlar. Onunla iftihar ediyorlardı. İşte böyle bir zamanda belagat en ravaşlı olduğu bir anda Kur'an-ı beyanını zülretti. Nasıl ki zamanı Musa aleyhisselam'da sihir ve zamanı İsa aleyhisselam'da tıp idi Mucizelerinin mühimli o cinsten geldi. İşte o vakit Bülagay-ı en kısa bir suresine mukabeleye davet etti. O inküntum ki raidl min ma nazzalna ala abdina ha'tu bi suretin min mithlihi e Muhammede indirdiğimiz Kur'an'dan bir şüpheniz varsa haydi onun benzeri bir sure getirin fermanı ile onlara meydan okuyor hem der ki iman getirmezseniz melunsunuz cehenneme gireceksiniz damarlarına şiddetle vuruyor gururlarının dehşetli surette kırıyor o kibirli akıllarını istihfaf ediyor onları bidayeten idam-ı ebedi ile ve sonra da cehennemde idam-ı ebedi ile beraber dünyevi idamla da mahkum ediyor. Der, ya muaraza ediniz yahut can felakettedir. İşte eğer muaraza mümkün olsaydı acaba hiç mümkün müydü ki bir iki satırla muaraza edip davasını iptal etmek gibi rahat bir çare varken en tehlikeli, en müşkilatlı muharebe tarihi ihtiyar edilsin. Evet o zeki kavim, o siyasi millet ki bir zaman âlemi siyasetle idare ettiği halde en kısa ve rahat ve hafif bir yolu herkesin en tehlikeli ve bütün mal ve canını belaya atacak uzun bir yolu ihtiyar etsin hiç kabil midir? Çünkü edikleri birkaç korufatla muhareze edebilseydi Kur'an davasından vazgeçerdi, onlar da maddi ve manevi helaketten kurtulurlardı. Halbuki muharebe gibi dehşetli, uzun bir yolu ihtiyar ettiler. Demek arazayı bil huruf mümkün değildi, muhaldi. Onun için muharebe-i suyufa mecbur oldular. Hem Kur'an'ı tanzir etmek, taklidini yapmak için gayet şiddetli iki sebep var. Birisi düşmanın hırs arazası diğer dostlarının şevk-i taklididir ki, şu iki sa'iki şedid altında milyonlar Arabi kitaplar yazılmış ki, hiç birisi ona benzemez, alim olsun, âmi olsun, her kim ona ve onlara baksa katiyen diyecekti. Kur'an bunlara benzemez. Hiçbirisi onu tanziir edemez. Şu halde, ya Kur'an bütününün altındadır, bu ise bütün dost ve düşmanın ittifakıyla bakkaldır, muhaldir. Veya Kur'an yazılan umum kitapların tevkildedir. Eğer desen, nasıl biliyoruz ki kimse muarazaya teşebbüs etmedi? Kimse kendine güvenemedi ki meydana çıksın. Birbirinin yardımı da mı fayda etmedi? En cevap, eğer muaraza mümkün olsaydı alâ küll ...katli teşebbüs edilecekti. Çünkü izzet ve namus meselesi... ...can ve mal tehlikesi vardı. Eğer teşebbüs edilseydi... ala külli hal... ...katli taraftarı pek çok bulunacaktı. Çünkü Hakk'a muarız... ...ve daha daima kesretliydi. Eğer taraftar bulsaydı... ala külli hal iştihar bulacaktı. Çünkü küçük bir mücadele... ...beşerin nazarı istiharabını celbedip... ...destanlarda iştihar eder. Şöyle acık bir mücadele... ...ve vukat ise gizli kalamaz... İslamiyet aleyhinde ta en çirkin ve en şenil şeylere kadar nakledilir, meşhur olur. Halbuki muarezeye dair Müseylime-i Kezzab'ın bir iki fıkrasından başka nakledilmemiş. O Müseylime de çendan belagat varmış. Fakat hassiz bir kısmı cemale malik olan beyan Kur'an'ın Kur'an'ı edildiği için onun sözleri Hezeyan suretinde tarihlere geçmiştir. İşte Kur'an'ın belagatındaki ihrcaz, hatiyyen, iki kere iki, dört eden gibi mevcuttur ki iş böyle oluyor. İkinci suret. Belâgatındaki ihrcaz-ı Kur'aniye'nin hikmetini beş noktada beyan edeceğiz. Birinci nokta. Kur'an'ın nazmında bir cezalet-i harika var. Onun nazmdaki cezalet ve metanet, işarat-ül baştan aşağıya kadar bu cezalet-i nazmiyeyi beyan eder. Saatin saniye, dakika, saati sayan, ve birbirinin nizamını tekmil eden ne ise, kuran Hakim'in her bir cümledeki heyatındaki nazım ve kelimelerindeki nizam ve cümlelerin birbirine karşı münasebatındaki intizamı öyle bir tarzda, işarat-ül ircazda ahirine kadar beyan edilmiştir. Kim isterse ona bakabilir ve bu nazımdaki cezaleti harikayı bu surette görebilir. Yalnız bir iki misal, bir cümlenin heyatındaki nazımı göstermek için zikredeceğiz. Mesela وَلَاِمْ مَسَّدْهُنْ لَفْقَةٌ مِنْ اَذَاءُ بِرَبِّكْ And olsun, Rabbinin azabından en küçük bir esinti onlara hafifçe dokunacak olsa bu cümlede azabı dehşetli göstermek için en azının şiddetle tesirini göstermekle göstermek ister. Demek tatmili ifade edecek. Cümlenin bütün heyetleri de bu tatmile bakıp ona kuvvet verecek. İşte bu Le'in lafzı teşkiktir. Şeyh kıllete bakar. Mese lafzı azıcık dokunmaktır. Yine kılleti ifade eder. Nefhatun lafzı maddesi bir kokucuk olup kılleti ifade ettiği gibi sırası yere delalet eder. Mastar-ı Merve tabir-i biricik demektir. Kılleti ifade eder. Nefhatundaki tenlini tenkiri taklini içindir ki o kadar küçük ki bilinemiyor demektir. Nim lafzı teb'iz içindir, bir parça demektir, kılleti ifade eder. Azabi lafzı nekal, ikaba nispeten hafif bir nevi cezadır ki kılleti işaret eder. Rabbike lafzı tahar cebbar, müntakime bedel, yine şefkatı ihsas etmekle kılleti işaret ediyor. İşte bu kadar külletteki bir parça azap böyle tesirli ise, ikab-ı ilahi ne kadar dehşetli olur, kıyas edebilirsiniz diye ifade eder. İşte şu cümlede küçük heyetler nasıl birbirine bakıp yardım eder? Maksad-ı her biri kendi lisanıyla takviye eder. Şu misal bir derece nafız ve maksada bakar. İkinci misal وَمِنَّا رَزَقْلَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlara rızık olarak verdiğimizden bağışta bulunurlar. Şu cümlenin heyatı Satakanın şerait kabulünün beşine işaret eder. Birinci şart Sadakaya muhtaç olmamak derecede sadaka vermek ki, وَنِنْمَا lafzındaki min temiz ile o şartı ifade eder. İkinci şart, Ali'den alıp veliye vermek değil, belki kendi malından vermektir. Şu şartı, اَرَزَقْنَاهُمْ lafzı ifade ediyor. Size rızık olandan veriniz demektir. Üçüncü şart, minnet etmemektir. Şu şarta razık na'daki na işaret eder. Yani, ben size rızkı veriyorum. Benim malımdan, benim addime vermekte minnetiniz yoktur. Dördüncü şart, öyle adama veresin ki nafakasına sarketsin. Yoksa sefahete saf edenlere sadaka makbul olmaz. Şu şarta yunfikune lafzı işaret ediyor. Beşinci şart, Allah namına vermektir ki razık lahum ifade ediyor. Yani mal benimdir. Benim namunla vermelisiniz. Şu şartlarla beraber tevsi de var. Yani sadaka nasıl mal ile olur, ilim ile dahi olur, kavul ile, kil ile, nasihat ile de oluyor. İşte şu aksama min manasındaki ma, ma umumiyeti ile işaret ediyor. Hem şu cümlede bizzat işaret ediyor çünkü mutlaktır umumi ifade eder. İşte sadakayı ifade eden şu kısacık cümlede. Beş şartla beraber geniş bir dairesini akla ifsa ediyor. Heyetiyle ihsas ediyor. İşte heyette böyle pek çok nazımlar var. Kelimatın dahi birbirine karşı aynen geniş böyle bir daire-i var. Sonra kelamların da mesela ''Hul huvallahu ahadı'' ''De ki, o Allah birdir'' de altı cümle var. Üçü müsbet, üçü menti. Altı mertebeyi i tevhidi ispat etmekle beraber Şirkin altı enva'ını reddeder. Her bir cümlesi. Öteki cümlelere hem delil olur, hem netice olur. Çünkü her bir cümlenin iki manası var. Bir mana ile netice olur, bir mana ile de delil olur. Demek sure-i da, 30 sure-i kadar muntazam, birbirini ispat eden delillerden mürekkep sureler vardır. Mesela, Kul huvallâh. لِأَنَّهُ أَحَادَ لِأَنَّهُ سَمَد لِأَنَّهُ لَنْ يَلِد لِأَنَّهُ لَنْ يُولَد لِأَنَّهُ لَنْ يَكُنْ لَهُ كُفُورًا أَحَادَ De ki, O Allah'tır. Çünkü O birdir. Çünkü O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve her şey O'na muhtaçtır. Çünkü O doğurmamıştır. Çünkü O doğurulmamıştır. Çünkü, Çünkü, Çünkü O'na denk olacak hiçbir şey yoktur. Hem وَلَنْ يَكُنْ لَهُ كُفُورًا أَحَادَ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْلَدِ لِأَنَّهُ لَمْ يَلِدِ لِأَنَّهُ سَمَدٌ لِأَنَّهُ أَحَدٌ لِأَنَّهُ هُوَ اللّٰهُ Hiçbir şey onun dengi değildir. Çünkü o doğurulmamıştır. Çünkü o doğurmaktan münezzehtir. Çünkü o hiçbir şeye muhtaç değildir. Ve her şey ona muhtaçtır. Çünkü o bildir. Çünkü o Allah'tır. Hem هُوَ اللّٰهُ فَهُوَ أَحَدٍ فَهُوَ سَمَدٍ فَاِذَا مَّمْ ي Teydemlemiye <gülüyor> kulu o Allah'tır. Öyleyse o birdir. Öyleyse o samettir. Öyleyse o dolunurmamıştır. Öyleyse o dolunurmamıştır. Öyleyse onun hiçbir denge yoktur. Daha sen buna göre kıyas et. Mesela el İslam min dalik el Şu kitap ki onda asla şüphe yoktur. O tatva sahipleri için bir yol göstericidir. Şu dört cümlenin her birisinin iki manası var. Bir mana ile öteki cümlelere delildir. Diğer mana ile onlara neticedir. 16 münasebet hatlarından bir nakşı nazmi ircazi hasıl olur. İşarat-ül da öyle bir tarzda beyan edilmiş ki, bir nakşı nazmi ircazi teşkil eder. 13. sözde beyan edildiği gibi, Güya ekser ayat Kur'aniyenin her birisi, ekser ayatın her birisine bakar bir gözü ve nazır bir yüzü vardır ki, onlara münasebatın kutut-u maneviyyesini uzatıyor. Birer nakş-i ircaz diyor. İşte işarat-ül ircaz baştan aşağıya kadar bu cezaleti, nazmiyeyi şerh etmiştir. İkinci nokta, manasındaki belagat-ı harikadır. 13. sözde beyan olunan şu misale bak, Mesela, Subhâ lillâhi mâ fî semâvâti vel ard, ve huvel Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Ayetindeki belagat maneviyeyi zevk etmek istersen kendini nuru Kur'an'dan evvel, asr-ı cahiliyette, sahra-i bedeviyette farz ki her şey zulmeti cehil ve gaflet altında, perdeyi çumuldut tabiata sarılmış olduğu bir anda Kur'an'ın lisan-ı semavîsinden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 ve o karanlık gökyüzünde birer canet atespare olan yıldızlar ve yerde perişan mahlukat, çüsebbühü sayhasıyla ve nuruyla, işitenin nazarında gökyüzü bir ağız, bütün yıldızlar birer kelime hikmet nûma ve birer nuru hakikat eda ve küre-i arz bir baş ve ber ve bahir birer lisan ve bütün hayvanlar ve nebatlar birer kelime tesbih ve suretinde arz-ı eder.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 ''Ve onları şeytanlar için birer taş yaptık.'' Ayetlerini dinle bak ki ne diyor? Diyor ki, ''Ey acz ve hakareti içinde mağrur ve mütemerri ve zaaf ve fakr içinde serkeş ve muannit olan ins ve cin.'' ''Emirlerime itaat etmezseniz haydi elinizden gelirse hudud mülkümden çıkınız.'' ''Nasıl cesaret edersiniz ki öyle bir sultanın emirlerine karşı gelirsiniz.'' Yıldızlar, aylar, güneşler, emirber neferleri gibi emirlerine itaat ederler. Hem tuğyanınızla öyle bir hakim Zülcelal'e karşı mübareze ediyorsunuz ki, öyle azametli muti askerleri var. Faraza şeytanlarımız dayanabilseler, onları dağ gibi güllelerle rejim Hem küfranınızla öyle bir Malik Zülcelal'in memleketinde isyan ediyorsunuz ki, cünudundan öyleleri var. Değil sizin gibi küçük, aciz mahluklar belki farz-ı muhal olarak dağ ve arz büyüklüğünde birer adun mükafir olsaydınız arz ve dağ büyüklüğünde yıldızları, ateşli demirleri size atabilirler, sizi dağıtırlar. Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki onunla öyleler bağlıdır. Eğer lüzum olsa arzınızı yüzünüze çarpar, gülleler gibi. Küreler misirli yıldızları üstünüze Allah'ın izniyle yağdırabilirler. Daha sair ayetin manalarındaki kuvvet ve belagatı ve uyumiyet ifadesini bunlara kıyas 3 Üçüncü nokta Üslubundaki bedaat harikadır. Evet Kur'an'ın üslupları hem gariptir hem bediidir hem aciptir hem mukmidir. Hiçbir şeyi hiçbir kimseyi taklit etmemiş. Hiç kimse de onu taklit edemiyor. Nasıl gelmiş? Öyle o üsluplar harabetini, gençliğini garabetini daima muhafaza etmiş ve ediyor. En cümle bir kısım surelerin başlarında şifre misal... Elif lam mîm, elif lâm râ, bâhâ, yâsîn, hâmîm âyîn sin kâf ...gibi mukattaat hurufundaki üslûb-u 5 ...beş-altı lem'an ircazı kazanmın ettiğini... işaret ı ircazda yazmışız ez cimle. Surelerin başında mezkur olan huruf... ...hurufatın aksam-ı olan... mechure mehmûse, şedîde, rahve zilaka, kalgale gibi aksam-ı kesirisinden her bir kısmından nısfını almıştır. Kabili taksim olmayan hafiyetinden nısf ekser, sakilinden nısf akal olarak bütün aksamını tansif etmiştir. Şu mütedahil ve birbiri içindeki kısımları ve 200 ihtimal içindeki mütereddit, yalnız gizli ve fikren bilinmeyecek bir tek yolla umumunu tansif etmek kabil olduğu halde o yolda, o geniş mesafede sevgi kelam etmek, fikri beşerin işi olamaz, tesadüf hiç karışamaz. İşte bir şifri ilahiği olan surelerin başlarındaki huruf, bunun gibi daha 5-6 lemai icaziyeyi gösterdikleriyle beraber, ilme esrarı huruf ulemasıyla, evliyanın muhakkikleri şu mukattaattan çok esrar istihraç etmişler ve öyle hakaik bulmuşlar ki onlarca şu mukattaat kendi başıyla gayet parlak bir mucizedir. Onların ısrarına ehil olmadığımız, han umum göz görecek derecede ispat edemediğimiz için bu kapıyı açamayız. Yalnız İşaratül İcazla şunlara dair beyan olunan 5-6 lem'ai icaza havale etmekle ittifa ediyoruz. Şimdi eseri bir Kur'an'a sure itibarıyla, maksat itibarıyla ayak ve kelam ve kelime itibariyle birer işaret edeceğiz. Mesela, Sure-i dikkat edilse, öyle bir üslub bu bedi ile ahireti, haşri, cennet ve cehennemin ahvalini öyle bir tarzda gösteriyor ki, şu dünyadaki ef'al-ı as'ar-ı o ahval-i birer birer bakar, ispat eder gibi kalbi ikna eder. Şu suredeki üslubun izahı uzun olduğundan Yalnız bir iki noktasına işaret ederiz. Şöyle ki, şu surenin başında, kıyamet gününü ispat için der, size zemini güzel, serilmiş bir beşik, dağları hanenize ve hayatınıza defineli direk, hazineli kazık, sizi birbirine seven ünsiyet eder çift, geceyi havu rahatınıza örtü, gündüzü meydan-ı maişe, güneşi ışık verici, ısındırıcı bir lamba, bulutları abi hayat çeşmesi gibi ondan suyu akıttır. Basit bir sudan bütün erzakınızı taşıyan bütün çiçekli, meyveli muhtelif eşyayı kolay ve az bir zamanda icat ederiz. Öyleyse yevme pas olan kıyamet sizi bekliyor. O günü getirmek bize ağır gelmez. İşte bundan sonra kıyamette dağların dağılması, semavatın parçalanması, cehennemin hazırlanması ve cennet ehline bağ ve dostan vermesini gizli bir surette ispatlarına işaret eder manen ber. Madem gözünüz önünde, dağ ve zeminde şu işleri yapar. Ahirette dahi bunlara benzer işleri yapar. Demek surenin başındaki dağ, kıyametteki dağların haline bakar. Ve bağ ise ahirde ve ahiretteki hadikaya ve dağa bakar. İşte sair noktaları buna kıyas et. Ne kadar güzel ve ali bir üslubu var, göl Mesela Kulli Llahum ma Malik al Mulk, ve tenzi al men ey Mülkün hakiki sahibi olan Allahım, sen Mülkü dilediğine verir, dilediğinden ben de Mülkü çeker alırsın. İlla ahir. Öyle bir isbu aliyde, beni beşerdeki şu unat ilahiyeyi ve gece ve gündüzün devranındaki tecelliyat ilahiyeyi ve senenin mevsimlerinde olan tasavrufat-ı Rabbaniye'yi ve yeryüzünde hayat, memat, haşir ve neşre-i icraat-ı Rabbaniye'yi öyle bir ulvi üslupla beyan eder ki, ehl dikkatin akıllarını tespit eder. Parlak ve ulvi, geniş üslubu az dikkatle göründüğü için şimdilik o hazineyi açmayacağız. Mesela اِلَى السَّمَاءُمْ شَقَّقْ وَاَذِنَتْ ve وَفَقَّقْ وَاِذَا الْاَعْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا ف۪يهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ Gök yarıldığında, Rabbinin emrine boyun eğdiğinde ki, ona layık olan da budur. Yer dümdüz edildiğinde, içinde ne varsa atık boşaldığında, Rabbinin emrine boyun eğdiğinde ki, ona layık olan da budur. Gök ve zeminin, Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı derece-i ve itaatlerini şöyle âli bir üslupta beyan eder ki, Nasıl bir kumandana azam, mücahede ve manevra ve ahz asker şubeleri gibi mücahedeye lazım işler için iki daireyi teşkil edip açmış, o mücahede, o muamele işi bittikten sonra o iki daireyi başka işlerde kullanmak ve teddil ederek istimal etmek için o kumandana azam o iki daireye müteveccih olur. O daireler, her birisi kademeleri lisanıyla veya nokta gelip kendi lisanıyla der ki, Ey kumandanım! Bir parça mühlet ver ki, eski işlerin ufak tefeklerini, pırtın mırtılarını temizleyip dışarı atayım. Sonra tefriş ediniz. İşte, atıp senin emrine hazır duruyoruz. Buyurun, ne yaparsanız yapınız. Senin emrine müntahadız. Senin yaptığın işler bütün halk güzel, maslahattır. Öyle de. Semalak da az. Böyle iki daireyi teklif ve tecrübe ve imtihan için açılmıştır. Müddet bittikten sonra semavat ve az, daire-i teklife ait eşyayı emri ilahi ile taraf eder, derler. Ya Rabbena, buyurun. Ne için bizi istihdam edersen et, hakkımız sana itaattır. Her yaptığın şey de haktır. İşte cümlelerindeki üslubun haşmetine bak, dikkat et. Hem mesela. Ya erdub-la'i ma'eki ve ya semâ etli'i ve gîdel mâ ve kudiyel emr ve ağır burdenin inkiz zalimi eyle suyunu yok ey gök suyu tut su çekildi iş bitirdi ve gemi cudi da oturdu ve zalimler gururu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi işte şu ayetin bahri belagatından bir katre işaret için bir üslubunu bir temsil aynasında göstereceğiz nasıl bir harp umumiide bir komandan zaferden sonra ateş eden bir ordusuna ateş kes. Ve hücum eden diğer bir ordusuna dur der, emreder. O anda ateş kesilir, hücum durur. İş bitti, istila etti. Bayrağımız düşmanın merkezlerinde yüksek kalelerinin başında dikildi. Eser-i safirine giden o edepsiz zalimler cezalarını buldular der. Aynen öyle der. Padişahı ı din Kalm-i Nuh'un için semavat ve arz emir vermiş. Vazifelerini yaptıktan sonra ferman ediyor. Ey arz, suyunu yut. Ey sema dur, işin bitti. Su çekildi. Dağın başında memur ilahinin çadır vazifesini gören gemisi kuruldu. Zalimler cezalarını buldular. İşte şu üslubun ulviyetine bak. Zemin ve gök. İki muti asker gibi emir dinler. itaat ederler diyor. İşte şu üslub işaret eder ki, İnsanın isyanından kaynak kızıyor. Semavat ve arz hiddete geliyorlar. Ve şu işaretle der ki, yer ve gök iki muti asker gibi emirlerine bakan bir zata isyan edilmez, edilmemeli. Dehşetli bir zecri ifade eder. İşte tufan gibi bir hadise-i umumiyeyi bütün metaiciyle, hakaıkıyla, birkaç cümlede, icazlı, icazlı, cemalli-icmalli bir tarzda beyan eder. Şu denizin sahip patrelerini şu katreye piyas Şimdi, kelimelerin penceresiyle gösterdiği üsluğuna bak. Mesela, وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ hatta عَذِكَ الْعُجُونِ الْقَدِينَ Aya gelince, onun için de menziller takdir ettik ki, kurumuş hurma dalının ince yay halini alıncaya kadar incelir. De ki, كَالْعُجُونِ Kurumuş hurma dalının ince yaya benzer şekli gibi kelimesine bakarak ne kadar latif bir üslubu gösteriyor. Şöyle ki, kamerin bir menzili var ki, Süreyya yıldızlarının dairesidir. Kameri, hilal vaktinde, hurmanın eskimiş beyaz bir dalına teşbih eder. Şu teşbih ile, semanın yeşil perdesi arkasında güya bir ağaç bulunuyor gibi, beyaz, sivri, nurani bir dalı. Perdeyi yırtıp, başını çıkarıp, Süreyya o dalın bir salkımı gibi, ve sair yıldızlar o gizli hırkat ağacının birer münevver meyvesi olarak, işitenin hayali olan gözüne göstermekle, medar-ı en mühimi hurma ağacı olan sahraniyeşinlerin nazarında ne kadar münasip, güzel, batı, ulvi bir üslubu ifade olduğunu zevkin varsa anlarsın. Mesela 19. sözün ahirinde ispat edildiği gibi وَشَمْتُ تَجْرِي مُسْتَقَرِّ اللّٰهَ laha, güneşte kendisine tayin edilmiş bir yere doğru akıp gider de ki kelimesi şöyle bir üslub bu âliye pencere açar şöyle ki tecrih lafzıyla, yani güneş döner tabiriyle kış ve yaz gece ve gündüzün deveranındaki muntazam tasarrufatı kudret-i ilahiye-i sani'in azametini ifham eder ve o mevsimlerin sayfalarında kalem kudretin yazdığı mektubat-ı samadaniyeye nazarı çevirir Halik Celal'in hikmetini ilan eder. Ve cealeşşem fesiraca. Güneş ile bir kandil yaptı. Yani lamba tabiriyle şöyle bir üsluba pencere açar ki şu Alem bir saray. Ve içinde olan eşya ise insana ve zihayete ihzar edilmiş müzeyyenat ve maklumat ve levazımat olduğunu ve güneş dahi müseffar bir mundar olduğunu ihbarla sani'in haşmetiyle ve halikin ihsanını ifham ederek tevhide bir delil gösterir ki müşriklerin en mühim, en parlak, mabut zannettikleri güneş musahar bir lamba, camit bir muhluktur. Demek Siraj tabirinde halikin azamet-i rububiyetindeki rahmetini iftar eder, rahmetin müs'atindeki ihsanını ifham eder ve o ifhamda saltanatının haşmetindeki keremini ihsas eder ve o ihsasta muhtaniyeti ilam eder, ''Ve mâne'en der ki, camit bir sirac-ı musakhar, hiçbir cihette ibadete layık olamaz. Hem cereyan-ı tecri tabirinde gece gündüzün kış ve yazın dönmelerindeki tasarrufat-ı muntazama-yı acibeyi iftar eder ve o ihtarda rebubiyetinde münferit bir sani'in azamet kudretin ifham eder. Demek şems ve kamer noktalarından beşerin zihnini gece ve gündüz, kış ve yaz sayfalarına çevirir.'' Ve o sayfalarda yazılan hadisatın satırlarına nazar dikkateceğim eder. der. Evet, Kur'an güneşten güneş için bahsetmiyor. Belki onu ışıklandıran zat için bahsediyor. Hem güneşin insana rüzumsuz olan mahiyetinden bahsetmiyor. Belki güneşin vazifesinden bahsediyor ki, sanat-ı Rabbaniye'nin intizamına bir zemberek ve hılkı-ı Rabbaniye'nin nizamına bir merkez, hem nakkaş-ı gece gündüz ipleriyle dokuduğu eşyadaki sanat-ı Rabbaniye'nin insicamına bir mekik vazifesini yapıyor. Daha sair kelimat Kur'aniye'yi bunlara kıyas edebilirsin. Adeta basit, mevluf birer kelime iken, latif manaların definelerine birer anahtar vazifesini görüyor. İşte ekseriyetle, üslub-ı Kur'an'ın geçen tarzlarda ulvi ve parlak olduğundandır ki, bazen bir bedeli Arap bir tek kelamı meftun olur, Müslüman olmadan secdeye giderdi bir bedeli emrolunduğun şeyi açıkla. Kelamını işittiği anda secdeye gitti. Ona dediler, Müslüman mı oldun? Yok dedi. Ben şu kelamın belagatına secde ediyorum. Dördüncü nokta. Lafzındaki fesahat-ı harikasıdır. Evet Kur'an manen, üslubu beyan cihetiyle fevkalade olduğu gibi, lafzında gayet selis bir fesahatı vardır. Fesahatın katli vücuduna Usandırmaması delildir ve fesahatın hikmetine, fenli beyan ve maaniyenin dahi ulemasının şehadetleri bir bürhan-ı Evet, binler defa tekrar edilse usandırıyor. Belki lezzet veriyor. Küçük basit bir çocuğun hafızasına ağır gelmiyor. Hıfsedebilir. En hastalıklı az bir sözden müteezzi olan bir kulağa hoş gelmiyor, hoş geliyor. Sekeratta olanın damağına şerbet gibi oluyor. Zemzemî Kur'an, onun kulağında ve dimağında, aynen ağzında ve damağında, ma zemzem gibi leziz geliyor. Usandırmamasının sırr hikmeti şudur ki, Kur'an, kulu ve kut ve gıda ve ukule kuvvet ve günahdır Ve ruha ma ve ziya ve nüfuse deva ve şifa olduğundan usandırmaz. Her gün ekmek yeriz, usanmayız. Fakat en güzel bir meyveyi her gün yesek usandıracak. Demek Kur'an haklı hakikat, sık ve hidayet ve harika bir fesahat olduğundandır ki usandırmıyor. Daima gençliğini muhafaza ettiği gibi haravetini, halavetini de muhafaza ediyor. Hatta Kureyş'in esasından müdahkik bir beli, müşrikler tarafından Kur'an'ı dinlemek için gitmiş, dinlemiş, dönmüş demiş ki, şu kelamın öyle bir halaveti ve taraveti var ki, kelam-ı benzemez. Ben şairleri, kahinleri biliyorum. Bu onların hiç sözlerine benzemez. Olsa olsa, etbaımızı kandırmak için sihir demeliyiz. İşte, Kur'an-ı Hakim'in en muannib düşmanları bile tesahatından hayran oluyorlar. Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinde, kelamlarında, cümlelerinde tesahatın esbabını izah çok uzun gider. Onun için sözü kısa kesip, yalnız numuna olarak bir ayetteki huruf ve hecaiyyenin vaziyetiyle hasıl olan bir salaset ve fesahat lafziyeyi ve o vaziyetten parlayan bir lem'an icazı göstereceğiz işte. ثُمَّ أَنْزَلَ aleykum min ba'dil الْغَمِّ اَمَلَةً نُعَاسَا يَعْشَا قَائِفَةً minkum Sonra Allah, bu kederin ardından size bir emniyet, bir uyku verdi de. İçinizden bir topluluğu o uyku verdi. İlâ ahir. İşte şu ayette bütün huruf heca mevcuttur. Bak ki sakil, ağır, bütün aksam huruf beraber olduğu halde selasetini bozmamış. Belki bir revnak ve muhtelif tellerden mütenasip, mütesanit bir nağmeyi tesahat katmış. Hem şu lem'ay-ı dikkat et ki huruf heca'dan ya ile elif en hafif, ve birbirine kalp olduğu için iki kardeş gibi. Her birisi 21 kere tekrarı var. Nim ile Nun birbirinin kardeşi. Ve birbirinin yerine geçtiği için her birisi 33'er defa zikredilmiştir. Haşiye, tenvin dahi Nun'dur. Sin, çin, sab, mahretçe, sıfatça, savkça, kardeş oldukları için her biri 3 defa aynı, gayn, kardeş oldukları halde Ayn daha hafif altı defa. Ayn sıkleti için yarısı olarak üç defa zikredilmiştir. Zal, Z, z zı, mahrakça, sıfatça, sesce kardeş oldukları için her birisi ikişer defa. Lam ve Elif ile beraber ikisi Lam Elif suretinde ittihak ettikleri. Ve Elif Lam Elif suretinde hissesi Lam'ın yarısıdır. Onun için Lam kırk iki defa. Elif onun yarısı olarak 21 defa zikredilmiştir. Hemze H ile mahretçe kardeş oldukları için hemze 13, haşi 2, hemze melfuz ve gayri melfuz 25'tir. Ve hemzenin sakin kardeşi Elif'ten 3 derece yukarıdır. Zira hareket 3'tür. H ha bir derece daha hafif olduğu için 14 defa. Kaf, F kaf kardeş oldukları için kaf'ın bir noktası fazla olduğu için kaf 10, T9, K9, H9, T12. Ta Tanın derecesi 3 olduğu için 12 defazik edilmiştir. Ra, Lamın kardeşidir. Fakat ebcet hesabıyla Ra 200, Lam 30dur 6 derece yukarı çıktığı için 6 derece aşağı düşmüştür. Hem Ra telaffuzca tekerdil ettiğinden sakin olup yalnız 6 defazik edilmiştir. D, S, H, Hı sıkmekleri ve bazı cihat münasebat için birer defa zikredilmiştir. Vav H'dan ve hemzeden daha hafif, ve Ya'dan ve Elif'ten daha sakil olduğu için 17 defa. Sakil hemzeden 4 derece yukarı, hafif Elif'ten 4 derece aşağı zikredilmiştir. İşte şu rufun bu zikrinde, harikulade bu vaziyet-i muntazamı ile, ve o münasebet-i ile, ve o güzel intizam, ve o dakik ve ince nazım ve insicam ile, iki kere iki, dört eden derecede gösterir ki, beşer fikrinin haddi değil ki, şunu yapabilsin. Tesadüf ise muhaldir ki ona karışsın. İşte şu vaziyeti huruftaki intizam acip ve nizamı garip, selaset ve fesahat lafziyeye medar olduğu gibi, daha gizli çok hikmetler bulunabilir. Madem hurufatında böyle intizam gözetilmiş, elbette kelimelerinde, cümlelerinde, manalarında öyle esrarlı bir intizam Öyle elvarlı bir insicam gözetilmiş ki göz görse maşallah, akıl anlasa Allah diyecek. Beşinci nokta. Beyanındaki beraattı yani tefevvuk ve metanet ve hışmettir. Nasıl ki nazmında cezalet, nafzında fesahat, manasında belagat, üslubunda bedaat var. Beyanında dahi faik bir beraat vardır. Evet terhid ve terhip, medih ve zen, ispat ve irşad. İfham ve ifham, ifham anlatmak, ifham ikna ile iskat etmek gibi bütün aksam kelamiyede ve tabakat-ı hitabiyede beyanat-ı Kur'aniye en yüksek mertebededir. Mesela, makamı tergib ve teşvikte, hadsiz misallerinden mesela, Suri'i hel-etâ alel-insan, insan üzerinden öyle bir devir geçti ki, beyanatı Abi kevser gibi hoş selsebil çeşmesi gibi selasitle akar. Cennet meyveleri gibi tatlı, huri libası gibi güzeldir. Haşiye 3 şu üslubu beyan, o surenin mealinin libasını giymiş. Makamı terhip ve pek çok misallerinden mesela hel etâki hadiyetul gâşiye dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi? Suresinin başında Beyanatı ı Kur'aniye, ehl dalaletin simahında kaynayan rasas gibi, limağında yakan ateş gibi, damağında yanan zakkım gibi, yüzünde saldıran cehennem gibi, midesinde acı, dikenli darıya gibi tesir eder. Evet, bir zatın tehdidini gösteren cehennem gibi bir azap memuru, öfkesinden ve gayzından parçalanmak vaziyetini alması ve neredeyse öfkeden Parçalanacak söylemesi, söylenmesi o zatın terhibi ne derece dehşetli olduğunu gösterir. Makam-ı Medhin binler misallerinden başında Elhamdülillah olan beş surede, beyana ı Kur'aniye, güneş gibi parlak, yıldız gibi ziynetli, semavat ve zemin gibi hışmetli, melekler gibi sevimli, dünyada yavrulara rahmet gibi şefkatli, ahirette cennet gibi güzeldir. Haşi'ye, şu tadiratta surelerdeki bahislere işaret var. Makamız Zem ve Zecir'de binler misallerinden mesela <gülüyor> sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı ayetinde dahi zenn-i 6 derece zenneder. Gıybetten 6 derece şiddette zekreder. Şöyle ki mahduddur. Ayetin başındaki hemze sormak anlamına manasındadır. O sormak manası su gibi ayetin bütün kelimelerine girer. İşte birinci hemze ile der, aya, sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki? Bu derece çirkin bir şey anlamıyor. İkincisi, yuhib bu lafzıyla der, anayya, sevmek, nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki? En menful bir işi sever. Üçüncüsü, ahadukun kelimesiyle der, cemaattan hayatını alan hayat-ı içtimaliye ve medeniyetiniz ne olmuş ki? Böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder. Dördüncüsü, en ye'kula lahme, kelamıyla der. İnsaniyetiniz ne olmuş ki? Böyle sana arkadaşını dişle parçalamayı yapıyorsunuz. Beşincisi, ehih-i kelimesiyle der. Hiç dikkat içiyesiyeniz, hiç sıvayı rahminiz yok mu ki? Böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahsı manevisini insafsızca dişliyorsunuz. Hiç aklınız yok mu ki kendi ağzınızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz. Altıncısı neyten kelamıyla der? Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş ki, ki en muhterem bir halde bir kardeşine karşı etini yemek gibi en müstekre bir iş yapılıyor. Demek zem ve gıybet, aklen, kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve asabiyeten ve milliyeten mezmundur. İşte bak, nasıl ki şu ayet İcazkarane 6 mertebe zemimize metmekle icazkarane 6 derece o zefreder. züfredir. Makamı ispatta binler misallerinden mesela hayunzur ila afari rahmetillahi keyfe yuhil azababa nihha in zalik lemuhyil mauta ve hu ala kulli şeyin kadir. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzüne ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öyle şekilde o her şeye hakkıyla kadirdir. Ve haş ispat ve istibad-ı izane için öyle bir tarzda beyan eder ki, fevkinde ispat olamaz. Şöyle ki, 10. sözün 9. hakikatında, 22. sözün 5. aslında ispat ve izah edildiği gibi, her bahar mevsiminde, ihya-i arz keyfiyetinde, 300 bin tarzda haş numunelerini nihayet derecede girip, birbirine karıştırdığı halde, nihayet derecede intizam ve temizle, nazar-ı beşere gösteriyor ki, bunları böyle yapan zata haşir ve kıyamet ağır olamazlar. Hem zeminin sayfasında yüzbinler envağı beraber birbir içinde kalemi kudretiyle hatasız, kusursuz yazmak, bir tek vahide ahadın sikkesi olduğundan şu ayetle güneş gibi muhtaniyeti ispat etmekle beraber güneşin tulu ve grubu gibi kolay ve kat'i kıyamet ve haşri gösterir. İşte keyfe lafzındaki keyfiyet noktasında şu hakikati gösterdiği gibi çok surelerde tafsille zikreder. Mesela Sure-i Kaf vel Kur'an-ı Mecid. Kaf şerefi pek yüce olan Kur'an'a yemin olsun da öyle parlar ve güzel bir şiir ve yüksek bir beyanla haklı ispat eder ki baharın gelmesi gibi katı bir surette kanaat verir. İşte bak kafirlerin çürümüş kemiklerin dirilmesini inkar ederek bu aciptir, olamaz demelerine cevaben Etelen <Sessizlik> yan Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina edip süsledik ki hiçbir gedi yoktur? İla ahir, kedaalikel kadar ferman ediyor. Beyanı su gibi akıyor, yıldızlar gibi parlıyor, kalbe hurma gibi hem lezzet hem zeh veriyor, hem rızık oluyor, hem makam ispatın en natif misallerinden Yasim el Kur'an hakîm. İnne selemenel Yani hikmetli Kur'an'a kasem ederim. Sen Resullerdensin. Şu kasem işaret eder ki risaletin hücceti o derece yakînî ve haktır ki hakkaniyette makamı tazim ve hürmete çıkmış ki onunla kasem ediliyor. İşte şu işaretle de der sen Resulsun. Çünkü senin elinde Kur'an var. Kur'an ise haktır ve Hakk'ın kelamıdır. Çünkü içinde hakiki hikmet, üstünde siddetli ircaz var. Ham makamı ispatın ircazlı ve ircazlı müsallirinden şu: "Qal man yuhil izama ve yaramin kull yuhi hal lizi ansha'ha awla marva, wahu bi kullu khalekin alim." Yani insan der: Çürümüş kemikleri kim diriltecek, Sen de? Kim onları bidayeten inşa edip hayat vermişse o diritlecek.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 ve sair zihayatın tabur misal cesetlerini kemal intizamla ve mizanı ı hikmetle o bedenlerin zerratını ve letaifini emrikün feykun ile kaydedip birleştiren ve her karında hatta her baharda ruh-i zeminde yüzbinler oldu misal zevil hayat envalarını, taifelerini icat eden bir zatı Kadir-i Alim, tabur misal bir cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışmış zerrat-ı ve eczai asliyeyi bir sayha ile sur israfilin borusuyla nasıl toplayabilir, istibat suretinde denilir mi? Denilse evdehcesine bir divaniliktir. makam irşatta beyanat-ı Kur'aniye o derece esir ve rakiktir. Ve o derece munis ve şefiktir ki, şevk ile ruhu, zenk ile kalbi, aklı merakla ve gözü yaşla doldurur. Binler misallerinden yalnız şu... ثُنَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَالِ ذَٰلِكَ تَهِيَّكَ الْحِجَارَةَ اَلْ Sonra, bütün bunların ardından kalbiniz katılaştı, sanki taş kesildi, hatta taşlarında katılaştı, ila ahir. 20. sözün 1. makamında, 3. ayet mevhasinde ispatla izah edildiği gibi, بَنْيْسَرَيْا دَرْ Musa Aleyhisselam'ın asası gibi bir mucizesine karşı sert taş, iki gözünden... Keşme gibi yaş akıttığı halde size ne olmuş ki? Musa Aleyhisselam'ın bütün mucizatına karşı lakay kalıp gözünüz kuru, yaşsız, kalbiniz katı, ateşsiz duruyor. O sözde şu manayı, irşadi izah edildiği için oraya havale ederek burada kısa istiyorum. Makam-ı ve İlzam'da binler misallerinden yalnız şu iki misale bak. Birinci misal. وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْدٍ مِنْمَا نَزَّلْنَا عَلَى أَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ نِتِّهِ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Yani, eğer bir şüpheniz varsa, size yardım edecek, şahadet edecek bütün büyüklerinizi ve taraftarlarınızı çağırınız. Bir tek suresine bir nazire yapınız. İşarat-ül izah ve ispat edildiği için, burada yalnız icmaline işaret ederiz, şöyle ki Kur'an-ı Mocüzül Beyan diyor. Ey insvecin, eğer Kur'an kelam ilahi olduğunda şüpheniz varsa, bir beşer kelamı olduğunu tevehüm ediyorsanız, haydi işte meydan geliniz. Siz dahi ona Muhammed'ül Emin dediğiniz zıt gibi, okumak yazmak bilmez, kıraat ve kitabet görmemiş bir ümmiden, bu Kur'an gibi bir kitap getiriniz, yaptırınız. Bunu yapamazsanız, haydi ümmi olmasın. En meşhur bir edep, bir âlim olsun. Bunu da yapamazsanız, haydi bir tek olmasın. Bütün bülâganız, hutabanız, belki bütün geçmiş belirlerin güzel eserlerini ve bütün gelecek ediplerin yardımlarını ve ilahlarınızın himmetlerini beraber alınız. Bütün kuvvetinizle çalışınız. Kur'an'ı bir nazira yapınız. Bunu da yapamazsanız, haydi kabili taklit olmayan, hakiki Kur'anı yeden ve manevi çok mucizatından kat nazar, yalnız nazmındaki belagatına nazire olarak bir eser yapınız. فَاَتُوا بِاَشْيَ سُوَرِمْ مُفْدِهِ مُفْتَرَيَاتِ İzamıyla der, haydi sizden mananın doğruluğunu istemiyorum. Müftereyat ve yalanlar ve batır hikayeler olsun. Bunu da yapamıyorsunuz. Haydi, bütün Kur'an kadar olmasın. Yalnız bir aşısı ver, on suresine nazire getiriniz. Bunu da yapamıyorsunuz. Haydi bir tek suresine nazire getiriniz. Bu da çoktur. Haydi kısa bir suresine bir nazire ibraz ediniz. Hatta madem bunu da yapmazsanız ve yapamazsınız. Hem bu kadar muhtaç olduğunuz halde çünkü haysiyet ve namusunuz, izzet ve dininiz, asabiyet ve şerefiniz, can ve malınız, dünya ve ahiretiniz buna nazire getirmekle kurtulabilir. Yoksa dünyada haysiyetsiz, namussuz, dinsiz, şerefsiz, zillet içinde... ...can ve malınız helaketle mahvolup ve ahirette... <gülüyor> ...yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden sakının. İşaretiyle, cehennemde hapsi ı ebediyle mahkum... ...ve sanemlerinizle beraber ateşe odunluk edeceksiniz. Hem madem sekiz mertebe acizimizi anladınız... Elbette sekiz defa Kur'an dahi mucize olduğunu bilmekliğiniz gerektir. Ya imana geliniz veyahut susunuz, cehenneme gidiniz. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın mekâm-ı ilzamına bak ve de ليse ba'de beyanil kuran beyanun. Evet, beyan-ı Kur'an'dan sonra beyan olamaz ve hacet kalmaz. İkinci misal فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةَ رَبِّكَ ve la مِجْمُونَ أم يقولون شاعر لا به رأي المنون قلت ربص فإنني ما من المتربيين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أمهم قوم طافون أن يقولون تقبله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلك من غير شيء أمهم الخالقون أم, أم خلك السماوات والأرض بل لا يُمكن أَمْ عِندَهُمُ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ أَمْ لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُّثْقَلٍ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَإِلَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ işte şu ayetin binler hakikatlarından yalnız beyan-i misal için bir hakikatini beyan ederiz. Şöyle ki en en mufsilat 15 tabaka istifam ı inkari-i ile ehli dalaletin bütün aksamını susturur ve şubahatın bütün şeylerini kapatır. Ehli balalet için içine girip saklanacak şeytani bir delik bırakmıyor, kapatıyor. Altına girip gizlenecek bir perdeyi i bırakmıyor, yırtıyor. Yalanlarından hiçbir yalanı bırakmıyor, başını eziyor. Her bir fıkrada bir taifenin hulasai fikr-i ya bir kısa tabirle iptal eder, ya mutlağını zahir olduğundan sükürt mutlağını bedahete havale eder veya başka ayetlerde tafsilen reddedildiği için burada mücmelen işaret eder. Mesela birinci fıkra, ve ma allamna ushiara ma biz ona şiir öğretmedik bu ona yakışmaz da ayetini işaret eder. 15. fıkra ise Levkan fihi ma alihi nefise eğer güçlerde ve yerde Allah'tan başta ilahlar olsaydı ikisi de karar olup giderdi ayetine denzer. Daha sahil fıkraları buna kıyas et. şöyle ki başta diyor. Ahkam ilahiye tebliğ et, sen kahin değilsin, zira kahinin sözleri karışık ve tahminidir, seninki halkla yakimidir, Mecnun olamazsın, düşmanın dahi senin kemale aklına şahid eder. Em yakulun Şairun la Tabbassubhiyir aydelmenin ya, Acaba muhakemesiz, âmi kafirler gibi sana şair mi diyorlar? Senin helaketini mi bekliyorlar? Sen de bekleyiniz, ben de bekliyorum. ''Senin parlak, büyük hakikatların, şiirin hayalatından münezzeh ve tezyinatından müstahmidir.'' ''Em <gülüyor> te'muruhum ahlâmuhum bihâdâ.'' ''Yahut acaba akıllarına güvenen akılsız filozoflar gibi aklımız bize yeter deyip sana itibadan istinkâh mı ederler?'' ''Halbuki akıl ise sana ittibağı emreder. Çünkü bütün dediğin nakuldür. Fakat akıl kendi başıyla ona yetişemez.'' اَمْ هُمْ قَوْمٌ Yahut inkarlarına sebep tâhi zalimler gibi hakka serfuru etmemeleri midir? Halbuki bir zalimlerin rü'eshalara olan firavunların nemrutların ahibetleri mağrumdur. اَمْ يَكُولُونَ تَقَوَّلِهُ بَا لَا ve Yahut yalancı, vicdansız münafıklar gibi Kur'an senin sözlerindir diye seni itham ediyorlar halbuki taahşim diye kadar Muhammedül Emin diyerek içlerinde seni en doğru sözlü biliyorlardı. Demek onların imana niyetleri yoktur. Yoksa Kur'an'ın asara beşeriyye içinde bir nazirini bulsunlar. En huliku min gayri şey ve yahukta'inat abes ve gayesiz itikad eden felsefeyi abesi yün gibi kendilerini başıboş, hikmetsiz, gayesiz, vazifesiz, خالiksiz musanne zannediyorlar? Acaba gözleri kör olmuş, görmüyorlar mı ki, ki aynak baştan aşağıya kadar hikmetlerle müzeyyen, ve mis misnirdir. Ve mevcuda zerrelerden güneşlere kadar vazifelerle muvazzaftır. Ve evamil ilahiyeye müsahharlardır. Enhümül halikun. Veyahut firavunlaşmış maddi gün gibi, kendi kendine oluyorlar, kendi kendini besliyorlar, kendilerine lazım olan her şeyi yaratıyorlar mı, tahayyül ediyorlar ki, İmandan, ubudiyetten istinkâf ederler. Demek kendilerini birer halik zannederler. Halbuki bir tek şeyin haliki, her bir şeyin haliki olmak lazım gelir. Demek kibir ve gururları onları nihayet derecede ahmaklaştırmış ki, bir sineğe, bir mikroba karşı olup bir aciz-i mutlakı, bir kadir-i mutlak zannederler. Madem bu derece akıldan, insaniyetten sıkıt etmişler, Hayvandan, belki cemadattan daha aşağıdırlar. Öyleyse bunların inkarlarından müteessir olma. Bunları dahi bir nevi muzur hayvan ve pis maddeler sırasına say. Bakma, ehemmiyet verme. Veyahut haleti inkar eden fikirsiz, sersen mi gibi Allah'ı inkar mı ediyorlar ki Kur'an'ı dinlemiyorlar. Öyleyse semavat ve arzın vücutlarını inkar etsinler. Veyahut biz halk ettik desinler, bütün bütün aklın zamanasından çıkıp divaneliğin hezeyanına girsinler. Çünkü semada yıldızları kadar, zeminde çiçekleri kadar berahini tevhid görünüyor, okunuyor. Demek yakine ve hakkı niyetleri yoktur. Yoksa bir harf katipsiz olmaz bildikleri halde, nasıl bir harfinde bir kitap yazılan şu kainat kitabını katipsiz zannediyorlar, اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكِ Veyahut Cenab-ı Hakk'ın ihtiyarını nefyeden bir kısım mükemmay-i gibi ve berâhime gibi asl-ı mübüvvetimi inkâr ediyorlar, sana iman getirmiyorlar, öyleyse bütün mevcudatta görünen ve ihtiyar ve iradeyi gösteren bütün asarı hikmeti ve gayatı ve intizamatı ve semeratı ve asarı rahmet ve inayatı, ve bütün enbiyanın bütün mucizatlarını inkar etsinler veya mahlukata verilen ihsanatın hazineleri yanımızda ve elimizde dinlesinler Kabile hitap olmadıklarını göstersinler, sen de onların inkârından müteellim olma, Allah'ın akılsız hayvanları çoktur, de. En hümül ve veyahut aklı hakim yapan mütehakkim mutezile gibi kendilerini halıkın işlerine rakip ve müfettiş tehayyül edip Halık-ı Celal'i mesul tutmak mı istiyorlar? Sakın fütur getirme. Öyle huddinlerin inkarlarından bir şey çıkmaz. Sen de aldırma. <gülüyor> Veyahut cin ve şeytana uyup kehanet vuruşlar, ispirtizmacılar gibi âlem-ı gayba başka bir yol mu bulunmuşlar nelerler? Öyleyse şeytanlarına kapanan semavata onunla çıkılacak bir merdivenleri mi var tahayyül ediyorlar ki senin semavi haberlerini tekzip ederler böyle şarlatanların inkarları hiç hükmündedir اَمْ لَهُ الْبَنَادْ وَلَكُمُ الْبَنُونَ veyahut ukul aşere ve erbabun elvanamiyle şeritleri itikad eden müşrik felasefe gibi ve yıldızlara ve melaikelere bir nevi uluhiyet isnat eden sabi i Yun gibi, Cenab-ı Hakk'a velet nisbet eden mülhit ve dallimler gibi, zatı ı Ahad ve Samed'in rücub vücuduna, vahdetine, samediyetine, istinay mutlakına zıt olan veledin ismet nisbet ve melaikenin uburiyetine ve ismetine ve cinsiyetine münafî olan ünuseti ispatlı ederler, kendilerine şefaatçı mı zannederler ki sana tabi olmuyorlar, insan gibi mümkün fani beka ile ina muhtaç ve cismani bemeteczi tekessuretabil ve aciz dünya feres yardımcı bir varise müşat mahluklar için vasay tekesür ve taavül ve rabita hayat ve beka olan tenasül elbette ve elbette vücudu vacip ve daim bekası ezeli ve ebedi zatı cismaniyetten mücerret ve mualla ve mahiyeti teczi ve tekesürden münezzeh ve müberra ve Kudreti acizden mukaddes ve bi hemta olan Zat-ı Zülcelal'e evlat isnat etmek, hem o aciz, mümkün, miskin insanlar dahi beğenmedikleri ve izzet-i mağruranesine yakıştıramadıkları bir nevi evlat, yani haksiz kızları isnat etmek öyle bir safsatadır ve öyle bir divanelik hezeyanıdır ki o fikirde olan heriflerin tekzipleri inkarları hiçtir aldırmamalısın. Her bir sersemin safsatasına, her divanenin ezeyanına kulak verilmez. Em keselhum ecra <gülüyor> fehum min magremil muqrim. Ve yahut kırsa alışmış tabi, bahi dünya perestler gibi senin tekalefini ağır mı buluyorlar ki senden kaçıyorlar ve bilmiyorlar mı ki sen ecrini, ücretini yalnız Allah'tan istiyorsun? Ve onlara Cenab-ı Hak tarafından verilen maldan hem bereket hem fakirlerin haset ve beddualarından kurtulmak için ya ondan veya kırptan birisini kendi fakirlerine vermek ağır bir şey midir ki en zekatı ağır görüp İslamiyet'ten çekiniyorlar. Bunların tekzipleri ehemmiyetsiz olmakla beraber hakları tokattır cevap vermek değil. En اَنْدَهُمُ الْغَائِبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ veyahut gayb aşinalık dava eden bu da iyiler gibi ve umuru gaybiye dair tahminlerini yakın tahayyül eden akıl kuruşlar gibi senin gaybi haberlerini beğenmiyorlar mı? gaybi kitaplarını var ki senin gaybi kitabını kabul etmiyorlar öyleyse vahya masar resullerden başka kimseye açılmayan ve kendi başıyla ona girmeye kimsenin haddi olmayan âlem-i gayb kendi yanlarında hazır açık tahayyül edip ondan malumat alarak yazıyorlar hulyasında bulunuyorlar. Böyle hadbinden hassiz tecavüz etmiş, mağrur hotkuruşların teksikleri sana fütür vermesin. zira az bir zamanda senin hakikatların onların hulyalarını zîr-i zeber edecek. En yurîdû leke izâm fellezîne fıtratları bozulmuş, vicdanları çürümüş şarlatan münafıklar, bessta zındıklar gibi Ellerine geçmeyen hidayetten halkları aldatıp çevirmek, hile edip döndürmek mi istiyorlar ki sana karşı kâh kâhin, kâh mecnun, kâh sahil deyip kendileri daha inanmadıkları halde başkalarını inandırmak mı istiyorlar? Böyle hile bas şarlatanları insan sayıp vesiselerinden, inkarlarından müteessir olarak tutur getirme. Belki daha ziyade gayret et. Çünkü onlar kendi nefislerine hile ederler kendilerine zarar ederler ve onların fenalıkta muvafakatleri muvaffak değil ve istidraçtır bir nakri ilahidir emnehu ilahu gayrullah subhanallahi amma yusrikun ve yahud halikun khayr ve halikun şehnaami la e ayrı ayrı iki ilah kabul eden mecrusiler gibi ve ayrı ayrı esbaba bir nevi uluhiyet veren ve onları kendilerine birer noktayı istinaf daha göreden asbab perestler, perestler, gibi başka ilahlara dayanıp sana muhalefet ederler. Senden istinaf ediyorlar. Demek levkâne ki hümâ âlihetün illallahü hükmünce şu bütün kainatta gündüz gibi görünen bu imtizan ekmeli, bu insican-ı ecmeli kör olup görmüyorlar. Halbuki bir köyde ikimidür bir şehirde iki vali, bir memlekette iki padişah bulunsa intizam zir zeber olur ve insicam her cümerce düşer. Halbuki sinek kanadından ta kandillerine kadar o derece ince bir intizam gözetilmiş ki sinek kanadı kadar şirke yer bırakılmamış. Madem bunlar bu derece hilaf-ı akıl ve hikmet ve münafihiz ve bedahet hareket ediyorlar, onların tekzipleri seni keskirden vazgeçilmesin. İşte silsile-i olan şu ayetin güzel cevherlerinden yalnız ifham ve inzama dair bir tek cevheri i beyanisini icmalen beyan ettik. Eğer iktidarım olsaydı, birkaç cevherlerini daha gösterseydin şu ayetler tek başıyla bir mucizedir, sen dahi diyecektin. Ama ifham ve talimdeki beyanat-ı Kur'ani o kadar harikadır, o derece letafetli ve selasetlidir. En basit bir âmî. En derin bir hakikatı onun beyanından kolayca tetehmim eder. Evet, Kur'an-ı Mucizü'l-Beyan çok hataiki gamizayı, nazar umumi umumiyi okşayacak, hiç siam de etmeyecek, fikri avamı taciz edip yormayacak bir surette basitane ve zahirane söylüyor, ders veriyor. Nasıl bir çocukla konuşursa, çocukça tadirat istiman edilir. Öyle de, فَنَزُّلَاتٌ اِلٰهِيَتٌ ila Ukulül الْبَشَرِ denilen mütekellim üslubunda muhatabın derecesine sözüyle nüzul edip öyle konuşan esalib-i Kur'aniye, en mütebahir ütemanın fikirleriyle yetişemediği hakaiki vanız-ı ve esrar-ı Rabbaniye'yi müteşabihat suretinde bir kısım teşbihat ve temsiratla en ümmi bir aniye itham eder. Mesela Er-Rahmanu alel arş-ı O Rahman ki hükümranlığı ahşı kaplamıştır. Bir temsil ile rububiyet ilahiyeyi İlahiye'yi saltanat misalinde ve alemin tedbirinde mertebe rububiyetini bir sultanın tahtı saltanatında durup icra-i hükümet ettiği gibi bir misalda gösteriyor. Evet, Kur'an bu kainat Halik-i kelamı olarak rububiyetinin mertebe-i azamından çıkarak umum mertebeler üstüne gelerek o mertebelere çıkanları irşad ederek yetmiş bin perdelerden geçerek, o perdelere bakıp tenvir ederek, fehin ve zekaca mühtelif binler tabaka muhataplara teyizini dağıtıp ve nurunu neşrederek, tabiliyetçi ayrı ayrı asırlar, karınlar üzerinde yaşamış ve bu kadar mevzuliyet manalarını ortaya saçmış olduğu halde, kemal-i şababetinden, gençliğinden zerre kadar zayi etmeyerek, gayet taravette, nihayet metafette kalarak, gayet suhuretli bir tarzda, sehli i bir surette, her âmiye anlayışlı ders verdiği gibi aynı derste, aynı sözlerle, fehinler-i muhtelif ve dereceleri i mütebâyin pek çok tabakalara dahi ders verip ikna eden, işba eden bir kitabı, muciz hangi tarafına dikkat edilse elbette bir lem'ayı ircaz görülebilir. En hasıl, Nasıl Elhamdülillah gibi bir lafz Kur'an'ı okunduğu zaman, dağın kulağı olan mağarasını doldurduğu gibi aynı lafız, sineğin küçücük kulağına da tamamen yerleşir, aynen öyle de. Kur'an'ın manaları, dal gibi akılları işba ettiği gibi, sinek gibi küçücük, basit akılları dahi aynı sözlerle talim eder, tatmin eder. Zira Kur'an bütün ins ve cinnin bütün tabakalarını imana davet eder, hem umumuna imani ulumunu talim eder, ispat eder. Öyleyse avamın en ümmesi, havasın en ahasına, omuz omuza, diz dize verip beraber ders Kur'an'ı dinleyip istifade edecekler. Demek Kur'an-ı Kerim öyle bir maide mavi semaviyedir ki, binler muhtelif tabakada olan afikâr ve okul ve kulûb ve ervağ o sofradan gıdalarını buluyorlar, müstehiyatını alıyorlar, arzuları yerine gelir hatta pek çok kapıları kapalı kalıp istikbalde geleceklere bırakılmıştır. Şu makama misal istersen bütün Kur'an baştan nihayete kadar bu makamın misalleridir. Evet, bütün müşkehidin ve sıddıkin ve hükema İslamiye ve muhakkikin ve ulema usulü'l-fıkıh ve mütekillinin ve evliyayı âretin ve akrab-ı aşikin ve müdakkikini ulema ve avam-ı müslimin gibi Kur'an'ın filmleri ve dersini dinleyenleri müttefikan diyorlar ki, dersimizi güzelce anlıyoruz, en hasıl. Sair makamlar gibi, ifham ve halim makamında dahi Kur'an'ın lemat-ı parlıyor. İkinci şua, Kur'an'ın camiyet-i harikuladesidir. Şu şuanın beş leması var, birinci lema. Lahzındaki camiiyettir Elbette, evvelki sözlerde hem bu sözde zikrolunan ayetlerden şu camiyet aşikarı görünüyor. Evet. لِكُلِّ آيَةٍ زَحُرٌ وَبَطْنُ Ve وَمُطْتَلَعُونَ وَلَكُمْ لِنْ شُجُونُ ve وَخُنُونَ olan hadisin işaret ettiği gibi Elfaz-ı Kur'aniye öyle bir tarzda vaaz edilmiş ki her bir kelamın, hatta her bir kelimenin, hatta her bir harfin, hatta bazen bir sükûnun çok vücuhu bulunuyor. Her bir muhatabına ayrı ayrı bir kapıdan hissesini verir. Mesela... Dağları da birer kazık yaptık. Yani dağları zeminimize kazık ve direk yaptığın bir kelamdır. Bir aminin şu kelamdan hissesi zahiren yere çakılmış kazıklar gibi görünen dağları görür. Onlardaki menafiini ve nimetlerini düşünür, halıkına şükreder. Bir şairin bu kelamdan hissesi zemin bir taban. Ve kubbe sema üstünde konulmuş yeşil ve elektrik lambalarıyla süslenmiş bir muhteşem çadır. Ufki bir daire suretinde ve semanın etekleri başında görünen dağları o çadırın kazıkları misalinde tahayyül eder. Sâni-i Zülcelâline hayrekârâne perestiş eder. Haymenişin bir edibin bu kelamdan nasibi, zeminin yüzünü bir çöl ve sahra, dağların silsilelerini pek kesretle ve çok muhtelif bedevi çadırları gibi güya tabakayı i yüksek direkler üstünde atılmış, o direklerin sivri başları, o perdeyi i turabiyeyi yukarıya kaldırmış, birbirine bakar, pek çok muhtelif mahlukatın meskeni olarak tasavvur eder, o büyük, azametli mahlukları böyle yeryüzünde çadırlar misirli, kolayca kuran ve koyan Fatih Zülcelal'ine karşı secdeyi hayret eder. Coğrafyacı bir edibin o kelamdan kısmeti, küre-i Bahri Muhit Havai'de veya Esiri'de yüzen bir sefine ve dağları o sefinenin üstünde tespit ve muvazene için çakılmış kazıklar ve direkler şeklinde tefekkür eder. O koca küre-i zemini muntazam bir gemi gibi yapıp bizleri içine koyup aktar-ı alemde gezdiren karşı i Zülkemâle karşı Sen her türlü kusur ve noksandan mezzetsin. Ne yücedir senin şanın der. Medeniyet ve heyet-i içtimaiyenin bir hakiminin bu kelamdan hissesi zemini bir hane ve o hane hayatının direği hayat-ı hayvaniye ve hayat-ı hayvaniye direği şerait-i hayat olan su, hava ve topraktır. Su ve hava ve toprağın direği ve kazı dağlardır. Zira dağlar suyun mahzeni, havanın karağı, ve ı muzurrayı tersip edip havayı kısmi eder ve toprağın hamisi bataklıktan ve denizin istilasından muhafaza eder, vesail ve vazimatı hayat insaniyenin hazinesi olarak vehmeder, şu koca dağları şu suretle hani hayatımız olan zemini direk yapan ve maişetimize hazinedar tayin eden sani-i ve i ikrama kemal-i tazimle hamdü sena eder, İbn Mete tabiiyyenin bir filozofunun şu kelamdan nasibi şudur ki küre zeminin karnında bazı inkılapat ve imtizaciatun neticesi olarak hasıl olan zelzele ve ihtisasatı dağların zuhuru ile sükûnet bulduğu ve medar ve mihverindeki istikrarına ve zencinenin irticacıyla medar-ı senedisinden çıkmamasına sebep dağların kurucu olduğunu ve zeminin şiddeti ve gazabı dağların menafiziyle teneffüs etmekle sükunet ettiğini fahm eder. Tamamen imana gelir. El-Hekmetu der. Mesela Enne-Semâvâti vel-ârdâ kânetâ ratkan tefataknâhumâ Gökler ve yer bitişik iken biz onları birbirinden koparıp ayırdık. Daki ratkan kelimesi teklikat-ı felsefe ile âlûde olmayan bir âlime o kelime şöyle ifham eder ki, sema berrak, bulutsuz, zemin kuru ve hayatsız, tevellüde gayr kabil bir halde iken, semayı yağmurla, zemini hazravatla tepkedip, bir nevi izdivaç ve telkih suretinde bütün zihayatları o sudan kalk etmek, öyle bir Kadir-i işidir ki, ruh zemin onun küçük bir bostanı ve samanın yüz örtüsü olan bulutlar, ''O'nun bostanında bir süngerdir anlar, azamet-i kudretine secde eder ve muhakkik bir hakime o kelime şöyle ifham eder ki, ''Bidayet-i hırtakle sema ve arz, şekilsiz birer küme ve menfaatsız birer yaş hamur, veletsiz, mahlukatsız, toplu birer madde iken, fatır hakim onları fetih ve bastedir, güzel bir şekil, menfaatlar birer suret, zinetli ve kesretli mahlukata menşe etmiştir anlar.'' rüsat hikmetine karşı hayran olur. Yeni zamanın filozofuna şu kelime şöyle ifham eder ki, Malzume-i Şemsiye'yi teşkil eden türemiz, sair seyyareler bidayette güneşle mümteziç olarak açılmamış bir hamur şeklindeyken kadir-i kayyum, o hamuru açıp o seyyareleri birer birer yerlerine yerleştirerek, güneşi orada bırakıp zeminimizi buraya getirerek, zemine toprak sererek, sema canibinden yağmur yağdırarak, güneşten ziya serptirerek, dünyayı şenlendirip bizleri içine koymuş duranlar, başını tabiat bataklığından çıkarır, âmentü billâhil vâhidil ahd der. <gülüyor> Mesela, وَشَّمْتُ تَجْرِيلْ مُسْتَقَرِّنْ لَهَا Güneşle kendisine tayin edilmiş bir yere doğru akıp gider. De ki, lan, hem kendi manasını, hem fi manasını hem ila manasını ifade eder. İşte Limsakarri'nin lamı, avam o lamı ila manasında görüp fehmeder ki, size nispeten ışık verici, ısındırıcı, müteharrik bir lamba olan güneş, elbette bir gün sevgi bitecek, mahalli kararına yetişecek, size faydası dokunmayacak bir suret alacaktır anlar. O da Halik Celal'in güneşe bağladığı büyük nimetleri düşünerek, Subhanallah, elhamdülillah der. Ve âlime dahi o lâmı manasında gösterir. Fakat güneşi yalnız bir lamba değil, belki bahar ve yaz tezgahında dokunan mensucat-ı rabbaniyenin bir mekiği, gece gündüz sayfalarında yazılan mektubat-ı samadaniyenin mürekkebi, nur bir oktası suretinde tasavvur ederek güneşin cereyan-ı alamet olduğu ve işaret ettiği intizamat alemi düşündürerek, sani-i insan altına maşallah ve hikmetine barekallah diyerek secdeye kapanır. Ve kozmorafyacı bir filozofa lam fi manasını şöyle ifham eder ki, güneş kendi merkezinde ve mihveri üzerinde zemberekvari bir cereyanla manzumesini emir ilahi ile tanzim edip tahrik eder, Şöyle bir saat-i halk edip tanzim eden sani zulcelaline karşı kemale halledip ve istihsanla el azametülillah bel kudretülillah der felsefeyi atar hikmet-i girer ve dikkatli bir hakime şu lahmı hem illet manasında hem zarfiyet manasında tutturup şöyle ifam eder ki sani hakim işlerini esbab-ı zahiriye yeterde ettiğinden cazibe-i namında bir kanun ilahisiyle sapan taşları gibi seyyareleri güneşle bağlamış ve o cazibeyle muhtelif fakat muntazam hareketle o seyyareleri daireyi hikmetinde döndürüyor ve o cazibeyi tevlid için güneşin kendi merkezinde hareketini zahiriliğe sebep etmiş demek limustakarrin manası ki mustakarrin leha bi istikrari malzumetiha yani kendi müstakarrı içinde manzumesinin istikrarı ve nizamı için hareket ediyor. Çünkü hareket harareti, hararet kuvveti, kuvvet cazibeyi zahiren tevhid eder gibi bir adet ilahiye, ilahiyye, bir kanun-ı rabbani'dir. İşte şu hakim, böyle bir hikmeti Kur'an'ın bir harfinden fehmettiği zaman Elhamdülillah, Kur'an'dadır halk hikmet, felsefeyi beş paraya saymam der ve şairane bir fikir ve kalp sahibine şu lambdan ve istikrardan şöyle bir mana tehmine gelir ki, güneş nurani bir ağaçtır. Seyyareler onun müteharrit meyveleri. Ağaçların hilafına olarak güneş silkinir, ta o meyveler düşmesin. Eğer silkinmezse düşüp dağılacaklar. Hem tahayyül edebilir ki, şems meczup bir serzakirdir. Halka-ı zikrin merkezinde cezveli bir zikir eder ve ettirir. Bir risalede şu manaya dair şöyle demiştim. Evet güneş bir meyvedardır. Silkinir ta düşmesin seyyar olan yemişleri. Eğer süküntüyle sükunet eylese cezbe kaçar, ağlar tezada muntazam meczupları. Hem mesela ulaikehumu'l-müthrihum. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Da bir sükut var, bir ıplak var. Ne zafer bulacaklarını tayin etmemiş. Ta herkes istediğini içinde bulabilsin. Sözü az söyler, ta uzun olsun. Çünkü bir kısım muhatabın maksadı ateşten kurtulmaktır. Bir kısmı yalnız cenneti düşünür. Bir kısım saadet-i ebediyeyi arzu eder. Bir kısım yalnız rıza-ı ilahiyi rica eder. Bir kısım rü'yet-i ilahiyeyi gaye-i emel bilir. Daha keza bunun gibi pek çok yerlerde Kur'an sözü mutlak bırakır, ta ağam olsun. Hasfeder, ta çok manaları ifade etsin. Tusa keser, ta herkesin hissesi bulunsun. İşte el der, neye felah bulacaklarını tayin etmiyor. Güya o sükutla der, ey Müslümanlar, müjde size. Ey müttaki, sen cehennemden felah olursun. Ey salih, sen cennete felah olursun. Ey arif, sen rıza ilahiye nail olursun. Ey aşık, sen rülyete meshar olursun ve hakeza... İşte Kur'an, camiyet lafzı yeciyetiyle, kelamdan, kelimeden, huruhtan ve sükuttan, her birisinin binler misallerinden yalnız numune olarak birer misal getirdik. Ayeti ve kıssatı bunlara kıyas edersin. Mesela, فَعَلًا اَنَّهُ la اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْلِكِ Bil ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Günahın için istiğfar et. Ayeti o kadar vücuhu var. Ve o derece meratibi var ki, bütün tabakat evliya, bütün sülüklerinde ve mertebelerinde şu ayete ihtiyaçlarını görüp, ondan kendi mertebesine layık bir gıdayı manevi, bir taze mana almışlar. Çünkü Allah bir ismi cani olduğundan, esma-i isma adedince tevhidler içinde bulunur. Ey, la razzâk illahu, la hâlete illahu, la rahman illahu. yani, Ondan başka Rezzat yoktur. Ondan başka halik yoktur. Ondan başka Rahman yoktur. Daha keza. Hem mesela kasası Kur'an'ı yeden kıssayı Musa aleyhisselam adeta Asay Musa aleyhisselam gibi binler faydaları var bu kıssada. Hem Peygamber aleyhisselatü vesselamı teskin ve teselli, hem küffarı tehdit, hem münafıkları takbih, hem Yahudileri tevbih gibi çok makasıdır. Pek çok vücuhu vardır. Onun için surelerde tekrar edilmiştir. Her yerde bütün maksatları ifade ile beraber, yalnız birisi maksudu bizzat olur, diğerleri ona tabi olurlar. Eğer desen, geçmiş misallerdeki bütün manaları, nasıl bileceğiz ki Kur'an onları irade etmiş ve işaret ediyor? Anadır cevap, madem Kur'an bir kutbe-i hem muhtelif tabaka tabaka olarak asırlar üzerinde, ve arkasında oturup dizilmiş bütün bin-i e hitap ediyor, ders veriyor. Elbette o muhtelif ifhama göre müteaddik manaları derc edip, irade edecektir ve iradesine emareleri vahd edecektir. Evet, işarat ı İrcaz'da, şuradaki manalar, misilli Kelimat-ı kuran müteaddik manalarını ilmi sar ve nahmin kaideleriyle ve ilmi beyan ve fenn-i maani'nin felli belagatın kanunlarıyla ispat edilmiştir. Bununla beraber ulûmu arabiyece sahih ve usûlü diniyece hak olmak şartıyla ve felli makbul ve immi beyanca münasib ve belagatca müstahsen olan bütün vücuh ve muani ehli i ve ehli tefsir ve ehl-i din ve ehl-i usûlü icmaıyla ve ihtilaflarının şehadetiyle Kur'an'ın manalarındandırlar. O manalara Derecelerine göre birer emare vaz etmiştir. Ya laksiyedir, ya maneviyedir. O maneviyi ise ya siyah veya siyahlık kelamdan veya başka ayetten birer emare o manaya işaret eder. Bir kısmı 20 ve 30 ve 40 ve 60 hatta 80 cilt olarak muhakkikler tarafından yazılan yüz binler tefsirler, Kur'an'ın camiyet ve harikiyet laksiyesine kat'i bir durhanı bahirdir. Her neyse, biz şu sözde her bir manaya delalet eden emare-i kanunuyla, kaidesiyle göstersek söz çok uzanır. Onun için kısa kesip kısmen işaratul ihrcaza havale ederiz. İkinci nema, manasındaki camiyet harikadır. Evet, Kur'an bütün müştehitlerin me'fazlarını, bütün ariflerin vesaklarını bütün vasılların meşretlerini bütün kâmillerin mesleklerini, bütün muhakkiklerin mezheplerini, manasının hazinesinden ihsan etmekle beraber, daima onlara rehber ve terakkiyatlarında her vakit onlara mürşid olup, o tükenmez hazinesinden, onların yollarına neşre-envar ettiği bütün onlarca musaddaktır ve müttefakun aleyhdir. Üçüncü lem'a, ilmindeki camiyet harikadır. Evet, Kur'an, şeriatın müteaddit, ve çok ilimlerini, hakikatın mütenevvi ve kesvetli ilimlerini, tarikatın muhtelif ve hassiz ilimlerini, kendi ilminin denizinden akıttığı gibi, daire-i hakiki hikmetini ve daire-i vücubun ulûm hakikiyesini ve daire-i ahiretin muarif-i o denizinden mümtazaman ve kesvetle akıtıyor. Şulem aya misal getirilse, bir cilt yazmak lazım gelir, öyleyse Yalnız mümune olarak şu 25 adet sözleri gösteriyoruz. Evet, bütün 25 adet sözlerin doğru hakikatleri, Kur'an'ın bahri ilminden ancak 25 katredir. O sözlerde kusur varsa benim fehmi i aittir. 4 lem'a, Medahisindeki camiyet harikadır. Evet, insan ve insanın vazifesi, kainat ve halif-i kainatın, arz ve dünya ve ahiretin, mazi ve müstakbelin, ezel ve ebedin, mebahis-i cem etmekle beraber, nutfeden halk etmek, ta kabre girinceye kadar yemek, yatmak adabından tut, ta kaza ve kader mebhaslerine kadar, altı gün hılfık alemden tut, ta vel mursalat ve dâriyat, yemin olsun peş peşe gönderilen meleklere, Yemin olsun esip tavran rüzgara, kasenleriyle işaret olunan rüzgarların esmesindeki vazifelerine kadar yaholü beynel meri ve kalbi Allah kişi ile onun kalbi arasına girer ve ma'teşa'u ne illa inyşe Allah Allah gilemedikçe siz hiçbir şeyi isteyemezsiniz işareti insanın kalbine ve iradesine müdahalesinden ta ve cemaatu mabliyatun <gülüyor> biyini Gökler onun kudret elinde görülmüştür. Yani bütün semavatı bir kabzasında tutmasına kadar. وجعلنا فيها جنات من نخيل yüzünde hurma ve üzüm bahçeleri yarattık. Zeminin çiçek ve üzüm ve hurmasından ta Ne zaman ki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır. ile ifade ettiği hakikati acibeye kadar. Ve semanın tüm mesleva ile semai vehi duhan, sonra iradesini buhar halindeki semaya yöneltti, haletindeki vaziyetinden tut, ta duhanla inşikakına ve yıldızlarının düşüp tatsiz fedada dağılmasına kadar ve dünyanın imtihan için açılmasından ta kapanmasına kadar ve ahiretin birinci menzili olan kabirden sonra berzahdan, haşirden, köprüden tut ta cennete ta saadet ebediye kadar mazi zamanının mukatından Hazreti Adem'in kırlaticesedinden iki oğlunun kavgasından ta tufana ta kavm-i dil oğunun garkına ta eksel enbiyanın mühim hadisatına kadar ve elestü bi rabbikum ben sizin rabbiniz değil mi işarete etti hadisi ezeliye'den ta vecûhun yûmu edin nazire ila rabbiha nazire Yüzler var, o gün ışıl ışıldır. Rabbine bakar, ifade ettiği vakıai ebediyeye kadar bütün mebahis esasiyeyi ve mühimmeyi öyle bir tarzda beyan eder ki, o beyan, bütün kainatı bir saray gibi idare eden ve dünyayı ve ahireti iki oda gibi açıp kapayan ve zemin bir bahçe ve sema misbahlarıyla süslendirilmiş bir dam gibi tasarruf eden ve mazi ve müstehbel bir gece, ve gündüz gibi nazarına karşı hazır iki sayfa hükmünde temaşa eden ve ezel ve ebel, ve bugün gibi silsilen i iki tarafı birleşmiş, ittisal teyda etmiş bir surette, bir zamana hazır gibi onlara bakan bir Zat-ı Zülcelal'e yakışır bir tarzı beyandır. Nasıl bir usta, bina ettiği ve idare ettiği iki haleden bahseder, programını ve işlerinin liste ve yapar, Kur'an dahi, şu kainatı yapan ve idare eden ve işlerinin listesini ve fiil listesini tabirca ise programını yazan, gösteren bir zatın beyanına yakışır bir tarzdadır. Hiçbir cihetle eseri tasammu ve tekellüf görünmüyor. Hiçbir şaibe-i taklit veya başkasının hesabına ve onun yerinde kendini farz edip konuşmuş gibi bir Kudan'ın emaresi olmadığı gibi bütün ciddiyetiyle, bütün sohbetiyle, bütün hulusuyla safi, berrak, parlak beyanı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 Bir münimden başka şu velveli takdir ve istihsanla ve zemzemeyi i ve şükranla dünyayı dolduran ve zemini bir zikirhane, bir mescid, bir tema şagahı senat-ı ilahiyeye çeviren Kur'an-ı mucizül beyan kime yakışır ve kimin kelamı olabilir? Ondan başka kim ona sahip çıkabilir? Ondan başka kimin sözü olabilir? Dünyayı ışıklandıran ziya güneşten başka hangi şeye yakışır? Kılsım-ı ki keşfedip alemi ışıklandıran beyan Kur'an, şems-i ezeliden başka kimin nuru olabilir, kimin haddine düşmüştü ona nazire getirsin, onun takvibini yapsın, hal. Bu dünyayı sanatlarıyla ziynetlendiren bir sanatkarın, sanatını istihsan eden insanla konuşmaması muhaldir. Madem ki yapar da bilir, elbette konuşur. Madem konuşur, elbette konuşmasına yakışan Kur'an'dır. Bir çiçeğin taziminden lakayt kalmayan bir malikül mülk, bütün mülkünü velveleye veren bir kelama karşı nasıl lakayt kalır, hiç başkasına mal edip içe indirir mi? Beşinci lem'a. Kur'an'ın üslup ve icazındaki camiyet harikadır. Bunda beş ışık var, birinci ışık. üslub Kur'an'ın o kadar acip bir cemiyeti var ki, bir tek sure, kainatı içine alan bahri muhiyyet Kur'an'iyi içine alır. Bir tek ayet o surenin hazinesini içine alır. Ayetlerin çoğu, her birisi birer küçük sure. Surelerin çoğu, her birisi birer küçük Kur'an'dır. İşte şu İrcazkârâne icazdan büyük bir lütf irşattır ve güzel bir tesbindir. Çünkü herkes, her vakit Kur'an'a muhtaç olduğu halde, ya kabavetinden veya başka esbaba binaen, her vakit bütün Kur'an'ı okumayan, veyahut okumaya vakit ve fırsat bulamayan adamlar, Kur'an'dan mahrum kalmamak için, her bir sure birer küçük Kur'an hükmüne. Hatta her bir uzun ayet birer kısa sure makamına geçer. Hatta Kur'an Fatiha'da, Fatiha dahi Besmele'de münderiç olduğuna ehli keşif müttefiktirler. Şu hakikat birhan ise ehli kim icmaıdır. İkinci ışık. Ayatı Kur'aniye emir ve nehi, buat ve vaid, tergib ve terhib, zecir ve ihşad, kasas ve emsal ahkam ve maârieti ilahiye, ve ulumü kavmiye, ve kavânin ve şerâitı hayatı şarşiye, ve hayatı ıştmaaye, ve hayatı kalbiye, ve hayatı maneviye, ve hayatı ufreviye gibi onun tabakatı kelamiye ve maâri fetihiyi ve hacat beşeriyeye delâlatiyle, isâratiyle cami olmakla beraber. خُذْ ما شِئتَ لِمَا Yani istediğin her şey için Kur'an'dan ne istersen al ifade ettiği mana o derece doğruluğuyla mukbul olmuş ki el hakikat mağdeleninde doğruluk emsal sırasına geçmiştir. Ayat-ı Kur'aniyede öyle bir camiyet var ki her derde de var, her hacetabı da olabilir. Evet öyle olmak lazım gelir. Çünkü daima terakkiyatta katle meratip eden bütün tabakatı el kemalin rehber mutlakı. Elbette şu hasiyete malik olması elzemdir. Üçüncü ışık, Kur'an'ın bir acazkârâne icazıdır. Kah olur ki, uzun bir silsilenin iki tarafını öyle bir tarzda zikreder ki, güzelce silsileyi gösterir. Hem kah olur ki, bir kelimenin içine sarihan, işareten, remzen, imaen, bir davanın çok yurhanlarını derc eder. Mesela, وَمِنْ آيَاتِهِ حَلْقُ السَّمَٓاءِ وَالْعَرْضُ göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin farklılığı da yine onun ayetlerindendir. Ve ayet ve delaili i vahdamiyet silsilesini teşkil eden silsile-i kainatın mevde ve müntehasını zikirle o ikinci silsileyi gösterir. Birinci silsileyi okutturuyor. Evet, bir saniye hakime şehadet eden, sıhaif-i alemin birinci derecesi semavat ve arzın aslı hılkatleridir. Sonra gökleri yıldızlarıyla tezyim ile, zeminin zihayatlarla şenlendirilmesi, sonra güneş ve ayın ile mevsimlerin değişmesi, sonra gece ve gündüzün ihtilaf ve deveranı içindeki silsile-i şuvmaktır. Daha gene gele ta kesretin en ziyade intişar ettiği mahal olan simaların ve seslerin hususiyetlerine ve intiyazlarına ve tışakkuslarına kadar Madem ki en ziyade intizamdan uzak kalan ve tesadüfün karışmasına maruz olan farkların simalarındaki teşeffüsatta hayret verici bir intizamı hakimane bulunsa, üzerinde gayet sanatkar bir hakimin kalemi işlediği gösterilse elbette intizamları zahir olan sair sayfalar kendi kendine anlaşılır, nakkaşını gösterir. Hem yani madem koca semavat ve arzın Aslı eser sanat ve hikmet görünüyor. Elbette Kainat Sarayı'nın binasında temel taşı olarak gökleri ve zemini hikmetle koyan bir saniyin. Sair eczalarında eser sanatı, nakş hikmeti pek çok zahirdir. İşte şu ayet. Hafiyi ishar, zahiri iffâ ederek gayet güzel bir icaz yapmış. En hak. fe subhanallahı haynetum sun'' ''Ahşama erdiğinizde Allah'ı tesbih edin.'' ''Ben tutta ve lehû ala, âlâ fissemâvâki vel ard ve huvel hakim.'' ''Göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfatlar O'nundur. O'nun kudreti her şeye galiptir. O'nun hikmeti her şeyi kuşatıra kadar altı defa.'' ''Ve min âyâtihi ve min âyâtihi.'' ''Yine O'nun ayetlerindendir ki ile başlayan.'' Silsile-i berahim, bir silsile-i cebahirdir, bir silsile-i bir silsile-i bir silsile-i ihrcaz Kalp istiyor ki, şu definelerde gizli olan elmasları göstereyim, fakat ne yapayım? Makam kaldırmıyor. Başta vakti talik edip, o kapıyı şimdi açmıyorum. Hem mesela, -e Yusuf -e -ey Beni gönderin ey Yusuf ey doğru sözlü kişi. Fe ersilun Yusuf'u kelimesi ortalarında şunlar var var. Ila Yusufa la asta'bara minhu'l rü'ya Yusuf. Yusuf'a rüyayı ona tabir ettirmek için gönderin. Onu gönderdiler. O da zindana gitti ve dedi ki Demek 5 cümleyi bir cümlede icmal edip icazet ettiği halde Nuzulu ihlal etmemiş, tehmi işkal etmemiş. Hem mesela ''Ellezî ceâlelekum mineşşecel akhtari nâra'' odur ki yen yeşil ağaçtan size ateş çıkarır. İnsanı ı çürümüş kemikleri kim diriltecek diye meydan okur gibi inkarına karşı Kur'an der. Kim bidayeten yaratmışsa o diriltecek. O yaratan ise her bir şeyi her bir keyfiyette bilir. Hem size yeşil ağaçtan ateş karanı bir zat, çürümüş kemiğe hayat verebilir. İşte şu kelam, birirtmek davasına müteaddik cihetlerle bakar, ispat eder. Elbela, insana karşı ettiği silsile ihsanatı şu kelamıyla başlar, tahrik eder, hatıra getirir. Başka ayetlerde tavsiye ettiği için kısa keser, aklı havale eder. Yani... Size ağaçtan meyveyi ve ateşi ve ottan erzatı ve hübubu ve topraktan hübubatı ve nebatatı verdiği gibi. Zemini size hoş, her bir erzakınız içinde konulmuş bir beşik ve alemi güzel ve bütün nevazımatınız içinde bulunur bir saray yapan bir zattan kaçıp, başıboş kalıp, ademe gidip saklanılmaz. Vazifesiz olup, tabre girip uyandırılmamak üzere rahat yatamazsınız. Sonra... O davanın bir deliline işaret eder, eşşeceril aktar. Kelimesiyle remzen der, ey haşrı inkar eden adam, ağaçlara bak. Kışta ölmüş kemikler gibi hassiz ağaçları baharda dirilten, yeşillendiren, hatta her bir ağaçta yaprak ve çiçek ve meyve ciyetiyle üç haşrin numunelerini gösteren bir zata karşı inkar ile, istibat ile kudretine meydan okunmaz. Sonra bir delile daha işaret eder, der. ''Size ağaç gibi kesif, sakil, karanlıklı bir maddeden, ateş gibi latif, hafif, nurani bir maddeyi çıkaran bir zattan, odun gibi kemiklere ateş gibi bir hayat ve nur gibi bir şuur vermeyi nasıl istibaat ediyorsunuz?'' Sonra bir deliyle daha tasrih eder, belki ki, ''Bedeviler için kibrit yerine ateş çıkaran meşhur ağacın, yeşilken iki dalı birbirine sürdüğü vakit ateşi yaratan, ve rütubetiyle yeşil ve hararetiyle kuru gibi iki zıt tabiatı cin edip onu buna menşe etmekle her bir şey. Hatta anasır asliye ve tabai esasiye onun emrine bakar, onun kuvvetiyle hareket eder. Hiçbirisi baş olup tabiatıyla hareket etmediğini gösteren bir zattan, topraktan yapılan ve sonra toprağa dönen insanı topraktan yeniden çıkarması istibak edilmez, isyan ile ona meydan okunmaz. Sonra, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şeceri meşhuresini hatıra getirmekle, şu davayı i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam, Musa Aleyhisselam'ın dahi davasıdır. Enbiyanın ittifakına kafi bir ima edip, şu kelimenin icazına bir letafet daha katar. Dördüncü ışık. İcaz-ı Kur'an'ı, o derece cami ve hariktir. Dikkat edilse görünüyor ki, bazen bir denizi bir ibrikte gösteriyor gibi, Pek geniş ve çok uzun ve külli düsturları ve umumi kanunları basit ve âni fehimlere merhameten, basit bir cüz'üyle, hususi bir hadise ile gösteriyor. Binler misallerinden yalnız iki misaline işaret ederiz. Birinci misal, yirminci sözün birinci makamında, tavsilen beyan olunan üç ayettir ki, şahsı Adem'e talim-i esma unmanıyla... Nevi-i Adem'e ilham olunan bütün ulum ve fenonun talimini ifade eder. Ve Adem'e melaikenin secce etmesi ve şeytanın etmemesi hadisesiyle nevi insana İsa'na semekten meleğe kadar ekser mevcudat musahhar olduğu gibi yılandan şeytana kadar muzur mahlukatın dahi ona itaat etmeyip düşmanlık ettiğini ifade ediyor. Hem Kavmi Musa aleyhisselam bir bakarayı bir ineği kesmekle Mısır Bakar Perestliği'nden alınan ve icil Hadisesinde tesirini gösteren bir Bakar Perestlik metkûresinin Musa Aleyhisselam'ın bıçağıyla kesildiğini ifade ediyor. Hem taştan su çıkması, çay atması ve dağılıp yuvarlanması unvanıyla tabakayı toprağın altında olan taş tabakası su damarlarına hazinedarlık ve toprağa analık ettiğini ifade ediyor. 2. Nisan Kur'an'da çok tekrar edilen kıssa Musa aleyhisselam'ın cümleleri ve cüzleridir ki, her bir cümlesi, hatta her bir cüz'ü, bir düstur türlüğünün ucu olarak gösterilmiş ve o düsturu ifade ediyor. Mesela, ''Ya Haman sarha, ey Haman, bana bir kule yap.'' Firavun vezirine emreder ki, ''Bana yüksek bir kule yap, semavatın halini ruhsat edip bakacağım.'' Sema'nın gidişatından acaba Musa'nın dava ettiği gibi semada tasarruf eden bir ilah var mıdır? İşte Serhan kelimesiyle ve şu cüz'i hadiseyle dağsız bir çölde olduğundan dağları arzulayan ve Halık'ı tanımadığından perest olup rübubiyet dava eden ve asar ceberutlarını göstermekle ipka-i nam eden, şöhretperest olup dağ misal meşhur ehramları bina eden, ve sihir ve tenasuha kail olup, cenazelerini münge edip, dağ misilli mezarlarda muhafaza eden Mısır Firavunlarının ananesinde bütün ferma bir düsturu acibi ifade eder. Mesela Fel yevme bi bedenit Bugün senin cesedini kurtaracağız. Garp olan Firavun eder. Bugün senin garp olan cesedine necat ünvanıyla unvanıyla umum Firavunların tenasuf fikrine binaen cenazelerini mumyalamakla maziden alıp mustakbeldeki ensal-i atiyenin temaşagahına göndermek olan Mevut-i ibret-numa bir düstur hayatiyelerini ifade etmekle beraber şu asr-ı ahirde o garp olan Firavun'un aynı cesedi olarak keşfolunan bir beden o mahalli garp denizinden sahile atıldığı gibi zamanın denizinden asırların mevceleri üstünde şu asır sahiline atılacağını mucizane bir işareti gaybiyye ifade eder. Mesela Yüzebbihun ebnaekum ve yastahiyun nisaekum Kızlarınızı sağ bırakıp yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlardı. Beni İsrail'in oğullarının kesilip kadın ve kızlarını hayatta bırakmak bir firavun zamanında yapılan bir hadise ünvanıyla Yahudi milletinin ekser memleketlerde her asırda maruz olduğu müteaddit katliamları kadın ve kızları hayatı beşeriyi seki hâlede oynadıkları vurulu ifade eder. Oneteciden nehum harasan nasi ala haya sen onları hayata karşı insanların en kırsısı olarak bulursun ve teraketi ram minhum yusariunekil ism ve ve ekbihimiz sufelabi ise ma kanu Onların çoğunun günaha, zulme ve haram yeme kışkırttıklarını görürsün. Ne kötü bir şeydir o yaptıkları. Ve fil nefil ardı tesada. Vallaha yahbur mühsidin. Onlar yeryüzünde hep bozguncuna koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Vakayina ila bini İsrail etiltab. Letusidin İsrail oğullarına tevratta şöyle bildirdik: Siz yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız. Vela taafetil ardı bozgunculuk yaparak yeryüzünü fesada vermeyin. Yahudileri öveci şu iki hükmü Kur'ani. o milletin hayatı, İslami insaniyede dolap hilesiyle, çevirdikleri şu iki müthiş düsturu umumi-i tazammun eder ki, hayatı, iştimai beşeriyeyi şerieyi sarsan, say ve ameli sermaye ile mübarezi ettirip, kokarayı zenginlerle çarpıştıran, muzaaf, riba yapıp, bankaları tesise sebebiyet veren, ve hile ve kud'a ile cem iman eden o millet olduğu gibi, mahrum kaldıkları ve daima zulmünü gördükleri hükümetlerden, ve galiplerden intikamlarını almak için her çeşit fesat komitelerine karışan ve her nevi ihtilale parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor. Mesela, ne مَوْتِ Haydi ölümü isteyin. Eğer doğru iseniz mevti isteyiniz, hiç istemeyeceksiniz. İşte Meclis-i Nebevi'de küçük bir cemaatin cüz'i bir hadise immanıyla Millet insanlığı içinde kırsa hayat ve kafü mematla en meşhur olan milleti Yahudun ta kıyamete kadar lisanı halleri mevki istemeyeceğini ve hayat kırısını bırakmayacağını ifade eder. Mesela ve bu ibad dinletüvel onların üzerine bir zillet ve yoksulluk damlası bulundu. Şu ünvanla o milletin mukadderat-ı istikbaliyesini umumi bir surette ifade eder. İşte şu milletin seciyelerinde ve mukadderatında münderiş olan şöyle müthiş satif içindir ki, Kur'an onlara karşı pek şiddetli davranıyor, dehşetli sille tehdit vuruyor. İşte şu misallerden, kıssayı Musa aleyhisselam ve Beni İsrail'in sair cüzlerini ve sair kıssalarını bu kıssaya kıyas et. Şimdi şu dördüncü ışıktaki icazi, lem'ay-i icaz gibi, Kur'an'ın basit kelimatlarının ve cüz'i mebaslarının arkalarında pek çok lemat-ı vardır. Arife işaret yeter. Beşinci ışık. Kur'an'ın makasit ve mesail, maali ve esalif, ve letaif ve mehasil ciyetiyle camiyet harikasıdır. Evet, Kur'an-ı Beyan'ın surelerine ve ayetlerine ve hususan surelerin fatihalarına, Ayetlerin mebde ve maktalarına dikkat edilse görünüyor ki, belagatların bütün enva'ını, fezaim kelamiyenin bütün aksamını, ulvi üslupların bütün esnafını, mehasin ahlakiyenin bütün efradını, ulûm-ü kevniyenin bütün tezlikelerini, maarif ilahiyenin bütün fiilistelerini, hayat-ı şahsiye ve içtimai beşeriyenin bütün nâfi bisturlarını, ve hikmeti aleyi kainatın bütün nurani kanunlarını cem etmekle beraber hiçbir müşebbişiyet eseri görünmüyor elhak. O kadar ecmasi muhtelifliği bir yerde toplayıp bir münakaşa, bir karışık çıkmamak tıhar bir nizami icazinin işi olabilir elhak. Bütün bu camiyet içinde şu intizamla beraber geçmiş 24 sözlerde izah ve ispat edildiği gibi. Cehli mürekkebin menşe'i olan adiyat perdelerini keskin beyanatıyla yırtmak, adet perdeleri altında gizli olan harikuladeleri çıkarıp göstermek ve dalaletin menba olan tabiat tağutunu burhanın elmas kılıcıyla parçalamak ve gaflet uykusunun kalın tabakalarını rah misal sayhalarıyla dağıtmak ve felsefeyi beşeriyeyi, ve hikmet-i insaniyeyi aciz bırakan kainatın tasavvuru muhakkını ve kulkata alemin muamma-i fetih ve keşfetmek elbette hakikat bin ve gayb aşina ve hidayet bahş ve hakmuha olan Kur'an gibi bir mucizekarın harikulade işleridir. Evet Kur'an'ın ayetlerine insafla dikkat edilse görünüyor ki sair kitaplar gibi bir iki maksadı takip eden Tedrici bir fikrin silsilesine benzemiyor. Belki defti ve ani bir tavrı var. Ve ilka olunuyor bir gidişatı var. Ve beraber gelen her bir taifesi, müstakil olarak uzak bir yerden ve gayet ciddi ve önemli bir muhaberenin tek tek, kısa kısa bir surette geldiğinin nişanı var. Evet, kainatın Halik'ından başka kim var ki? Bu derece kainat ve Halik'i kainatla ciddi alakadar bir muhabireyi yapabilsin. Hadsiz derece haddinden çıkıp Halik Celal'i kendi keyfiyle söyleştirsin. Kainatı doğru olarak konuştursun. Evet Kur'an'da kainat saniyenin pek cibbi ve hakiki ve ulvi ve hak olarak konuşması ve konuşturması görünüyor. Taklidi ima edecek hiçbir emare bulunmuyor. O söyler ve söylettirir. farz ı muhal olarak müseyyine gibi hassiz derece haddinden çıkıp taklitkârâne, o izzet ve cebarut sahibi olan Halik Üzülcelal'ini kendi fikriyle konuşturup ve kainatı onunla konuştursa, elbette binler taklit emareleri ve binler sahtekanlık alametleri bulunacaktır. Çünkü en pes bir halinde en yüksek tavrı takananların her haleti taklitçiliğini gösterir. İşte şu hakikatı kısemle ilan eden, وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُ أَنِ الْهَوَا اِلْهُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا Kayan yıldıza yemin olsun ki, Peygamberimiz ne şaştı, ne de batıla inandı. O kendi keyfine göre de konuşmaz. O ancak kendisine vahyolulanı söyler. Bak dikkat et. Üçüncü şua. Kur'an-ı Beyan'ın ihbarat gaybiyesi ve her asırda şebabiyetini muhafaza etmesi ve her tabaka insana muvafık gelmesiyle hasıl olan ijazdır. Şu şu üç cildesi var. birinci cilt ve ihbarat-ı gaybiyesidir. Şu cilvenin üç şarkı var. birinci şarkı. Maziye ait ihbarat-ı gaybiyesidir. Evet. Kur'an Hakim bil ittifak ümmi ve emin bir zatın lisanıyla zamanı Adem'den ta asr-ı saadete kadar NDA'ların mühim halatını ve अहमiyetli bu ku'atını öyle bir tarzda zikrediyor ki Tevrat ve İncil gibi kitapların tasdiki altında gayet kuvvet ve ciddiyetle ifade ediyor. Kütüb-i salifenin ittifak ettikleri noktalarda muvafakat etmiştir. İhtilaf ettikleri bahislerde musaffihane hakikat bu akaidi tasd ediyor. Demek Kur'an'ın nazarı gaybîni o kütüb-i salifenin umumunun tevkinde ahval-i görüyor ki ittifaki mes'elelerde musaddikane onları tezkiye ediyor. İhtilafi mes'elelerde musaffihane onlara faysal oluyor. Halbuki Kur'an'ın rukuat ve ahvali maziye dair ihbaratı akli bir iş değildir ki akılla ihbar edilsin. Belki semaa mütevakkuf nakildir. Nakil ise kıraat ve kitabet ehline mahsustur. Dost ve düşmanın ittifakıyla kıraatsiz kitabetsiz, emanetle mağut, ümmi lakabıyla mevsuf bir zata nüzul ediyor. Hem o ahval-i öyle bir surette ihbar eder ki, bütün o ahvali görür gibi bahseder. Çünkü uzun bir hadisenin ütte-i ve ruhunu alır, maksadına mukaddime yapar. Demek Kur'an'daki fezlekeler, hulasalar gösteriyor ki, bu hulasa ve fezlekeyi gösteren bütün maziyi bütün ahvaliyle görüyor. Zira bir zatın bir fende veya bir sanatta mütehassıs olduğu hülasalı bir sözle, tezlekeli bir sanatçıkla o şahısların maharet ve melekelerini gösterdiği gibi, Kur'an'da zikrolunan vukuatın hülasaları ve ruhları gösteriyor ki, onlar söyleyen, bütün vukuatı ihata etmiş, görüyor, tabiri caizse bir mahareti fevkalade ile ihbar ediyor. İkinci şavr. İstikbali ait ihbaratı gayebiyesidir. Şu kısım ihbaratın çok envaı var. Birinci kısım hususudur. Bir kısım ehli keşif ve velayete mahsustur mesela. Muhiddin Arabi El-Kalam min Gulbetir Rum El-Flamm Rumlar mağlup düştüler. Suresinde pek çok ihbarat-ı gaybiyeyi bulmuştur. İmam Rabbani surelerin başındaki mukattaat-ı hurufla çok muamelat gaybiyenin işaretlerini ve ihbaratını görmüştür ve hatta ulemayı batın için Kur'an baştan başa ihbaratı gaybiyeninindendir. Biz ise umuma ait olacak bir kısmına işaret edeceğiz. Bunun da pek çok tabakatı var. Yalnız bir tabakadan bahsedeceğiz. İşte Kur'an-ı Hakim Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'a aذهب haşiye bu gaybdan haber veren ayetler pek çok tefsirlerde izah edilmesinden ve eski harfle kab etmek niyeti müellifine verdiği acelelik hatasından burada izahsız ve o kıymetler hazineler kapalı kaldılar. Pasbir inna wadul hak. Allah'ın vaadi haktır. Letadqulannas Sidi al Haram. İnşa Allahu amininah muhalliynah ruusukum. Vamukasirinah la -tahafun. فَاَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِّ ذَٰلِكِ تَقَانُ قَرِيبًا وَالَّذ۪ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّ İnşaAllah. Hepiniz emniyet içinde ve saçlarınızı tıraş etmiş veya kısaltmış olarak Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Bütün dinlere üstün kılmak üzere Resulünü Hak din ile gönderen o tür. Rahim min badı galibihin sayalim ki bid esinin elillahin emir. Bu madulbiyetlerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Hüküm Allah'ındır. Fesertubesiuru bayubsiyun. Bir eyikumül meftun. Yakında sen de göreceksin. Onlar da görecekler. Hanginiz dinlete uğramış? An yikulun şairin terabbesu bhi raybalmanun. Kull Fiin niyma min al-mutarabbisin, yoksa onlar o bir şairdir. Biz onun başına gelecek felaketi bekliyoruz mu diyorlar? Sen bekleye durun de. Ben de sizinle beraber bekliyorum. Vallahu yasi muqminen nas? Allah seni insanlardan korur. Fiinlam tet'alu walan tet'alu. Eğer bunu yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız. Walan yetemenehu ebeda. Ölümü hiçbir zaman temenni etmeyecekler. Senurihim âyâtinâ fil âtaâki ve fî enfısihim hatta yetebeyyene lehûm ennehu l Onlara gerek âlemin her tarafında, gerekse kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz. Ta ki Kur'an'ın hak olduğu onlara iyice açıklanmış olsun. Kulleyn iştemâtil insü vel cinnu alâ en ye'etû bimithdi hâzel Kur'an. La ye'etûne bimithdi.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 siz de onları tanıyacaksınız. "Kulun Rahmanu Amin Nabi ve ona tebakkil ma, fesat alamun men ve "Peki, o Rahmandır, ona inandık ve ona güvendik. Kimin açık bir sapıklık içinde bulunduğunu yakında bileceksiniz. ve ladin Aminu min Kum ve Salih Salihah, liyistqlifanlhum fil min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 Ve korkularını emniyete çevirecektir. Gibi çok ayatın ifade ettiği ihbaratı ı gaybiyedir ki, aynen doğru olarak çıkmıştır. İkçişte pek çok itirazat ve tenkidata maruz ve en küçük bir hatasından dolayı davasını kaybedecek bir zatın lisanından böyle tereddütsüz, kemar-ı ve emniyetle ve kuvvetli bir visufu ihsas eden bir tarzda böyle ihbarat-ı katiyen gösterir ki o zat Üstad-ı ders alıyor, son söylüyor. Üçüncü şahuk Hakai'ki ilahiyeye ve hakai'ki kevniyeye ve umuru ukreviyeye dair ihbarat-ı gaybiyesidir. Evet. Kur'an'ın hakai'ki ilahiyeye dair beyanatı ve tılsım-ı keainatı fethedir ve hılkati alemin muammasını açan beyanat-ı kevniyesi ihbarat-ı gaybiyenin en mühimlidir çünkü o hakikati gaybiyi hassiz balalet yolları içinde istikametle onları gidip bulmak akla ve beşerin karı değildir ve olamaz. Beşerin en dahi mükemmaları o mesailin en küçüğüne akıllarıyla yetişmediği malumdur. Hem Kur'an gösterdiği o hakikat-ı ilahiyye ve o hakikat-ı beyandan sonra ve safay-ı ve keske-i nefisten sonra ve ruhun terakkiyatından ve aklın tekemmülünden sonra beşerin ukulu, sabah de değil, o hakaiti kabul eder. Kur'an'a barek Allah der. Bu kısmın kısmen on birinci sözde izah ve ispatı geçmiştir, tekrara hacet kalmamıştır. Ama ahval-i uhreviye ve berzahigi ise, kendan aklı beşer kendi başıyla yetişemiyor, göremiyor. Fakat Kur'an'ın gösterdiği yollarla onları görmek derecesinde ispat ediyor. Onuncu sözde, Kur'an'ın şu ihbarat-ı ne derece doğru ve hak olduğu izah ve ispat edilmiştir, ona müracaat et. İkinci cilve, Kur'an'ın şebabetidir. Her asırda taze nazil oluyor gibi tazeliğini, gençliğini muhafaza ediyor. Evet, Kur'an bir hutbe-i olarak umum asırlardaki umum tabakatı beşeriyeye birden hitap ettiği için öyle daimi bir şebabeti bulunmak lazımdır. Hem de öyle görülmüş ve görünüyor. Hatta efkarca muhtelif ve istidatça mütebain asırlardan her asra göre güya o asra mahsus gibi bakar, baktırır ve ders verir. Beşerin asar ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tedbir ediliyor. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasiftir ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet en ziyade kendine güvenen. Ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır ve şu asrın ehli kitap insanları Kur'an'ın ya ehli kitap ya ehli kitap kitabı ı danesine o kadar muhtaçtır ki yu ya o kitap doğrudan doğruya şu asrı mütevexcidir ve ya ehli kitap lafzı ya ehli mektep manasını dahi kazanmın eder bütün içindekiyle bütün şababetiyle ya ehli kitap. Ta'al ile kelimetin sevâen baina ve Ey, kitap edin. Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Sayhasını âlemin kıtlarına savuruyor. Mesela şahıslar, cemaatlar müarazasından aciz kaldıkları Kur'an'a karşı bütün mev i beşerin ve belki cinlilerin ve neticeyi efkarları olan medeniyet hazıra Kur'an'a karşı müaraza vaziyetine almıştır. Evcancı Kur'an'a karşı sihirleriyle muhareze ediyor. Şimdi şu müthiş yeni muarazacıya karşı İrcaz-ı Kur'an'ı ayetinin davasını ispat etmek için medeniyetin muhareze suretiyle vaaz esasatı ve desatirini esasatı ı Kur'an'iye ile karşılaştıracağız. Birinci derecede birinci sözden ta 25. söze kadar olan muazeneler ve mizanlar ve o sözlerin hakikatları ve başları olan ayetler iki kere iki dört eden derecesinde medeniyete karşı Kur'an'ın ircazını ve ganebesini ispat eder. İkinci derecede, on ikinci sözde ispat edildiği gibi bir kısım düsturlarını kulasa etmektir. İşte medeniyete hazıra, felsefesiyle, hayatı içtimaiye beşeriyede noktayı istinadı kuvvet kabul eder. Hedefi menfaat bilir, düstur hayatı ciden tanır. Cemaatların rabıtasını unsuriyet ve menfi milliyet bilir. Gayesi, hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve hacat-ı beşeriyeyi tezyid etmek için bazı lehviyattır. Halbuki kuvvetin şe'ni tecavüzdür. Menfaatin şe'ni her arzuya kâfi gelmediğinden üstünde boğuşmaktır. düstur cidalin şe'ni çarpışmaktır. Unsuriyetin şe'ni başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte şu medeniyetin şu düsturlarındandır ki bütün ile beraber beşerin yüzde ancak yirmisine bir nevi Suriye saadet verip seksenini rahatsızlığa sefalete atmıştır. Ama hikmet-i ise noktayı istinadı kuvvet yerine hakkı kabul eder. Gayede menfaat yerine fazile ve rıza ilahiyi kabul eder. Hayatta düsturu cidal yerine düsturu teavunu esas tutar. Cemaatlerin rabıtalarında unsuriyet ve milliyet yerine rabıkay dini ve sınıfi ve vatani kabul eder. Dayatı hevesat efsaniyenin nefsaniyenin nameşru tecavüzatına set çekip, ruhu maaliyata teşvik ve hissiyat-ı tatmin etmektir. Ve insanı kemalat-ı insaniyeye sevk edip insan etmektir. Hakkın şe'ni ise ittifaktır. Faziletin şe'ni tesamüktür. Teavunun şe'ni birbirinin indadına yetişmektir dinin şe'ni kuvvettir, incizattır. Nefsi emmariyi cemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şe'ni saadet-i dareyindir. İşte, medeniyete hazıra, edyanı sabıkın semaviyeden, bahusuz Kur'an'ın irşadatından aldığı mehasimle beraber, Kur'an'a karşı böyle hakikat nazarında mağlup düşmüştür. Üçüncü derece, binler mesailinden yalnız numune olarak üç, dört meseleyi göstereceğiz. Evet, Kur'an'ın düsturları kanunları ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Medeniyetin kanunları gibi ihtiyar olup ölüme mahkum değildir. Daima gençtir, kuvvetlidir. Mesela, medeniyetin bütün cemiyat-ı bütün cebbarane şedid inzibat ve nizamatlarıyla, bütün ahlak-ı terbiyegahlarıyla, Kur'an-ı Hakimin iki meselesine karşı muarize edemeyip mağlup düşmüşlerdir. Mesela bu aqimus salate ve atu'z zekat. Namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin. Ve ahallallahu bey'a ve harrama'r riba. Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı. Kur'an'ın bu galib-i karanesini bir mukaddime ile beyan edeceğiz. Şöyle ki, İşaratul İcaz'da ispat edildiği gibi bütün ihtilalat-ı beşeriyenin madeni bir kelime olduğu gibi. Bütün ahlak-ı menbaı dahi bir kelimedir. Birinci kelime, ben top olayım, başkası açlıktan mı ölse bana ne? İkinci kelime, sen çalış, ben yeyim. Evet, hayatı, içtimai beşeriyede havas ve avam, yani zenginler ve fakirler, muvazeneleriyle rahatla yaşarlar. O muvazenenin esası ise, Havas tabakasında merhamet ve şefkat, aşağısında hürmet ve itaattır. Şimdi birinci kelime, havas tabakasını zulme, ahlaksızlığa, merhametsizliğe serk etmiştir. İkinci kelime avamı, Çin'e, hasede, mübarizeye sevk edip, rahat ve birkaç asırdı serbettiği gibi. Şu asırda say, sermaye ile mübareze neticesi, herkesçe malum olan Avrupa hadisat azinesi azimesi meydana geldi. İşte medeniyet, bütün cemiyat-ı hayriye ile ve ahlaki ile ve şedif inzibat ve nizamatıyla beşerin o iki tabakasını musala edemediği gibi, hayat-ı beşerin iki müthiş yarasını tedavi edememiştir. Kur'an, birinci kelimeyi esasından vücubu zekat ile tam eder, tedavi eder. İkinci kelimenin esasını hürmet-i riba ile kal edip tedavi eder. evet. Ayet-i Kur'aniye, alem kapısında durup ribaya yasaktır der. Kavga kapısını kapamak için riba kapısını kapayınız diyerek insanlara ferman eder. Şakirtlerine girmeyiniz emreder. İkinci esas. Medeniyet taaddüd-i ezvacı kabul etmiyor. Kur'an'ın o hükmünü kendine muhalefet hikmet ve maslahat-ı beşeriyeye münafi telakki eder. Evet. Eğer izdivaçtaki hikmet Yalnız kazay şehvet olsa taaddüt bil akis olmalı. Halbuki hatta bütün hayvanatın şehadetiyle ve izdivaç eden nebatatın tafsikiyle sabittir ki, izdivacın hikmeti ve gayesi tenasuldür. Kazay-ı şehvet lezzeti ise o vazifeyi görmek için rahmet tarafından verilen bir ücret-i Madem Hikmet hakikaten izdivaç nesil içindir, mev'in bekası içindir, Elbette bir senede, yalnız bir defa de kabil ve ayın yalnız yarısında kabili i telakkuh olan ve 50 senede ye'ese düşen bir kadın, eksediği vakitte ta yüz seneye kadar kabil telkih bir erkeğe kafi gelmediğinden, medeniyet pek çok şahaneleri kabul etmeye mecburdur. Üçüncü esas, muhakemesiz medeniyet Kur'an kadına sülüs verdiği için ayeti, Erkeğe iki kız hissesi vardır, tenkik eder. Halbuki hayat-ı içtimaiye de ekser ahkam, ekseriyet itibariyle olduğundan, ekseriyet itibariyle bir kadın kendini himaye edecek birisini bulur. Erkek ise ona yük olacak ve nafakasını ona bırakacak birisiyle teşrik mesai etmeye mecbur olur. İşte bu surette bir kadın kederinden yarısını alsa, kocası laksaniyetini temin eder. Erkek pederinden iki parça alsa, bir parçasını tezavvüç ettiği kadının idaresine verecek. Kız kardeşine misavi gelir. İşte adalet Kur'aniye böyle iktiza eder, böyle hükmetmiştir. Haşiye bir, mahkemeye karşı ve mahkemeyi susturan layihay temyizin müdafatından bir parçadır. Bu makama harciye olmuş. Ben de adliyenin mahkemesine derim ki, 1350 senede ve her asırda, 350 milyon insanların hayat içtimaiyesinde en küsri ve hakikatlı bir düstur-ü ilahi 350 bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına istinaden ve 1350 sene zarfında geçmiş ecdadımızın itikatlarına iktidaren, tefsir eden bir adamı mahkum eden haksız bir kararı. Elbette ruh-i adalet varsa o kararı red ve bu hükmü mahz Dördüncü esas. Sanem şiddetle Kur'an men ettiği gibi sanem perestliğinin bir nevi taklidi olan suret peresliği de men eder. Medeniyet ise suretleri kendi mahseninden sayıp Kur'an'ı muaraza etmek istemiş. Halbuki gölgeli, gölgesiz suretler ya bir zulmün mütehaccir veya bir riyanın متجسد veya bir hevesi متجسimdir ki beşeri zulme ve riyaya ve hevaya hevesi kamçılayıp teşvik eder. Hem Kur'an merhameten, kadınların hürmetini muhafaza için haya perdesini takmasını emreder. Ta hevesat rezilenin ayağı altında o şafkat madenleri zillet çekmesinler. Alete hevesat, ehemmiyetsiz bir meta hükmüne geçmesinler. Haşi iki. tesettürün İslam hakkında 31. mektubun 24. leması gayet kat'i bir surette ispat etmiştir ki tesettür ...kadınlar için fıkridir. Ref-i tesettür, fıtrata münafidir. Medeniyet ise... ...kadınları yuvalarından çıkarıp... ...perdelerini yırtıp... ...beşeri de baştan çıkarmıştır. Halbuki aile hayatı... ...kadın erkek maveyninde... ...mütakabim, hürmet ve muhabbetle devam eder. Halbuki açık saçıklık... ...samimi hürmet ve muhabbeti izale edip... ...ailevi hayatı zehirlemiştir. suret suretperestlik... ...ahlakı fena halde sarstığı ve sukut-u ruha sebebiyet verdiği şununla anlaşılır. Nasıl ki merhume ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine nazarı şehvet ve hevesle bakmak ne kadar ahlak tahrip eder, öyle der. Ölmüş kadınların suretlerine veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan suretlerine heves ferverane bakmak derinden derine hissiyatı ulvi insani insaniyeyi sarsar tahrip eder. İşte bu şu üç misal gibi binler mesail-i Kur'aniyenin her birisi saadet-i beşeriyeyi dünya ve temine hizmet etmekle beraber hayatı ebediyesine de hizmet eder. Sail meseleleri meskul meselelere kıyas edebilirsin. Nasıl medeniyete hazıran Kur'an'ın hayatı içtimai beşere ait olan düsturlarına karşı mağlup olup Kur'an'ın ilcaz-ı manevisine karşı hakikat noktasında iflas eder, öyle de. Medeniyetin ruhu olan felsefi avrupa ve hikmet-i beşeriyeyi, hikmet-i Kur'an'la 25 adet sözlerde, mizanlarla iki hikmetin muazenesinde, hikmet felsefiye, acize ve hikmet-i Kur'aniyenin mucize olduğu kat'iyetle ispat edilmiştir. Nasıl ki 11. ve 12. sözlerde hikmeti felsefiyenin aczi ve iflası ve hikmet-i Kur'aniyenin ihracazı ve gınası ispat edilmiştir müracaat edebilirsin. Hem nasıl medeniyete hazıra, hikmet Kur'an'ın ilmi ve ameli ercazına karşı mağlup oluyor, öyle de. Medeniyetin edebiyat ve belagatı da, Kur'an'ın edep ve belagatına karşı nispeti öksüz bir yetimin, bir üzümle ümitsiz ağlayışı, hem süfli bir vaziyette sarhoş bir ayyaşın velveli rınasının, Şarkı demektir. Nisbeti ile, ulvi bir aşığın, muvakkat bir iftiraktan müştakane, ümmitkârâne bir hüzün vınası, şarkısı. Hem zafer veya harbe ve ulvi fedakârlıklara sevk etmek için teşvikkârâne, tasaidi vataniyeye nisbeti gibidir. Çünkü edep de belâgat, tesiri üstlük itibarıyla ya hüzün verir ya neşe verir. Hüzün ise iki kısımdır ya faktül ahbaptan gelir yani ahbapsızlıktan sahipsizlikten gelen karanlıklı bir hüzündür ki dalalet âlut, tabiat perez gaflet olan medeniyetin edebiyatının verdiği hüzündür. İkinci hüzün firakul ahbaptan gelir yani ahbablar firakın da bir hüzün verir. İşte şu hüzün hidayet eda, nur efşan Kur'an'ın verdiği hüzündür. Ama Neşe ise o da iki kısımdır. Birisi nefsi hevesatına teşvik eder. O da tiyatrocu, sinemacı, romancı medeniyetin edebiyatının şehnidir. İkinci neşe, nefsi susturup ruhu, kalbi, aklı, sırrı, maaliyata, vatan aslilerine, makar ve ebedilerine, ahbab-ı uhrevilerine yetişmek için latif ve edepli, masumane bir teşviktir ki o da cennet ve saadet-i ebediyeye. Ve liyette cemaatullaha sevk eden ve şerefe getiren Kur'an-ı mucizü'l-beyanın verdik neşedir. İşte kulleyn ihtimaati'n ins ve'l cinne ala en yetu bi misl kur'an la yetuuna bi mislih velau ba'duhum li andolsun eğer bu Kur'an'ın benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya toplanıp da hepsi birbirine yardımcı olsalar yine de onun benzerini getiremezler ifade ettiği azim mana ve büyük hakikat, kasirul fehim olanlarca ve dikkatsizlikle mübalağalı bir belagat için muhal bir suret zannediliyor. Haşa! Mübalağa değil, muhal bir suret değil. Aynı hakikat bir belagat ve mümkün ve vaki bir surettedir. O suretin bir veçişudur ki yani, Kur'an'dan tereşşuh etmeyen ve Kur'an'ın malı olmayan ins ve cinnin bütün güzel sözleri toplansa, Kur'an'ı tanzir edemez demektir. Hem edememiş ki gösterilmiyor. İkinci veci şudur ki cin ve insan, hatta şeytanların netice-i efkarları ve muhassalayı mesaileri olan medeniyet ve hikmet felsefe ve edebiyat-ı Kur'an'ın ihkam ve hikmet ve belagatına karşı acil derecesindedirler demektir. Nasıl ki numunesini gösterdik. Üçüncü ve kuran Hakim. Her asırdaki tabakat-ı beşerin her bir tabakasına, dünya doğrudan doğruya o tabakaya hususi müteveccihtir hitap ediyor. Evet, bütün Bini Adem'e bütün tabakatıyla en yüksek ve en dakik ilim olan imana ve en geniş ve nurani fen olan marifetullah'a ve en ehemmiyetli ve mütenezzim arif olan Ahkam-ı İslamiye'ye davet eden, ders veren Kur'an ise her neve, her taifeye muvafık, gelecek bir ders vermek ensemdir. Halbuki ders birdir. Ayrı ayrı değil. Öyleyse aynı derste tabakat bulunmak lazımdır. Derecata göre her biri Kur'an'ın perdelerinden bir perdeden hissey dersini alır. Şu hakikatın çok numunelerini zikretmişiz. Onlara müracaat edilebilir. Yalnız burada bir iki çözünün hem yalnız bir iki tabakasının hissey tahmine işaret ederiz. Mesela lem yelid ve lem yulad." وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا ahad. <أحد> o doğurmamış ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey onun dengi değildir. Kesretli tabaka olan avam tabakasının şundan hissi fehmi. Cenab-ı Hak peder ve veletten ve akrandan ve zevceden münezzehtir. Daha mutavassıb bir tabaka. Şundan İsa aleyhisselamın ve melaikelerin ve tevellüde mazhar şeylerin uluhiyetini etmektir. Çünkü muhal bir şeyi nefretmek zahiren faydasız olduğundan belaatta medar fayda olacak bir lazımı hüküm murad olunur. İşte cismaniyete mahsus veled ve validi nefretmekten murad ise veled ve validi ve küffü bulunanların nef uluhiyetleridir. Ve mabut olmaya layık olmadıklarını göstermektir. Şu surdandır ki ...sure-i ihlas herkese hem her vakit fayda verebilir. Daha bir parça ileri bir tabakanın hisse-i tahmi. Cenab-ı Hak mevcudata karşı tevlüt ve tevennüdü işman edecek bütün rabıtalardan münezzehtir. Şerit ve muimden, ve hem cinsten ve berradır. Belki mevcudata karşı nisbeti hallakiyettir. Emri kün feyekun ile, irade-i eziliyesi ile, ihtiyari ile icat eder vicabi ve istirari ve suduru gayri ihtiyari gibi münafi kemal her bir zabıtadanın münasebdir. Daha yüksek bir tabakanın hisseleri Cenab-ı Hak ezelidir, ebedidir. evvel ve ahirdir. Hiçbir cihette ne zatında, ne sıfatında, ne ef'alinde naziri, küffü, şebih-i, misli, misali yoktur. Yalnız ef'alinde şu onunda teşbih ifade eden mesel var. Ve lillahi metelun Bu tabakata arifin tabakası, ehli aşk tabakası, sıddıkin tabakası gibi ayrı ayrı hisse sahiplerine kıyas edebilirsin. İkinci misal mesela: Ma kana Muhammedun eba ahadin min Muhammed sizden hiçbir erkeğin babası değildir. Tabakayı ulanın şundan hissetmek şudur ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarı ve veledim hitabına mashar olan zeyd, izzetli zevicesini kendine küfür bulmadığı için katlılık etmiş. Allah'ın emriyle Resul-i Aleyhisselatü Vesselam almış ayetler. Peygamber size evladım dese, Risalet söyler. Şahsiyet itibariyle pederiniz değil ki, aldığı kadınlar ona münasip düşmesin. İkinci tabakanın hisseyi temişudur ki, bir büyük amir râiyetine pederâne şefkatle bakar. Eğer o amir, zahir ve batın bir padişah ruhani olsa, o vakit merhameti pederin yüz defa şefkatinden ileri gittiğinden, o râiyetin efradı, onun hakiki evladı gibi ona peder nazarıyla bakarlar. Peder nazarı zevç nazarına inkılap edemediğinden, kız nazarı da zevce nazarına kolayca değişmediğinden, öfkâr-ı Peygamber aleyhissalâtu Vesselam müminlerin kızlarını alması, şu uygun gelmediğinden Kur'an der. Peygamber aleyhissalatü vesselam merhamet-i ilahiye nazarıyla size şefkat eder. Pederane muamele yapar. Risalet namına siz onun evladı gibisiniz. Fakat şahsiyet-i insaniyet itibarıyla pederiniz değildir ki sizden zevce alması münasip düşmesin. Üçüncü kısım şöyle fehm ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam intisab edip, onun kemalatına istinad ederek, onun pederane şefkatine itimat edip kusur ve hatiat etmemelisiniz demektir. Evet çoklar var ki büyüklerine ve mürşitlerine itimat edip tembellik eder. Hatta bazen namazımız kılınmış der. Bir kısım Aleviler gibi. Dördüncü lükte. Bir kısım şu ayetten şöyle bir işareti gaybiyye tehmeder ki, Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam, evladı zükuru rical derecesinde kalmayıp, rical olarak nesli bir hikmete binaen kalmayacaktır. Yalnız rica tabirinin ifadesiyle Nisa'nın pederi olduğunu işaret ettiğinden Nisa olarak nesli devam edecektir. Felillahilham Hz. Fatıma'nın nesli mübareki Hasan ve Hüseyin gibi iki nurani silsilenin Bedir-i Münebberi, Şems-i manevi ve maddi neslini idame ediyorlar. Allahümme salli aleyh ve ala ali. Allah'ım ona ve aline rahmet etti. Birinci şule, üç şua ile kitabı erdi. İkinci şule. İkinci şulenin üç nuru var. Birinci nur. Kur'an-ı Beyan'ın heyet mecmasında raik bir selaset, faik bir selamet, metin bir tesamüt, muhkem bir tenasüt, cümleleri ve heyetleri maveyninde kavi bir teavun ve ayetler ve maksatları maveyninde ulvi bir tecavüb olduğunu, ilmi beyan, ve fennim ve âni ve beyaniyenin mahşeri sekkaki abdülkahir Kahir Cüccani gibi binlerle dahi imamların şahadetiyle sabit olduğu halde o tecavüb ve teavun ve tesanüdü ve selaset ve selameti kıracak, bozacak sekiz dokuz mühim esbab bulunurken o esbab bozmaya değil belki selasetine, selametine tesanüdüne kuvvet vermiştir yalnız o esbab bir derece Hükmünü icra edip başlarını perde-i nizam ve selasetten çıkarmışlar. Fakat nasıl ki yetmesek düz bir ağacın gövdesinden bir kısım çıkıntılar, sivricikler çıkar. Lakin ağacın tenasülünü bozmak için çıkmıyorlar. Belki o ağacın zinetli tekemmülüne ve cemaline medar olan meyveyi vermek için çıkıyorlar. Aynen bunun gibi şu esvah dahi Kur'an'ın selaset nazmına kıymettar manaları ifade için sivri başlarını çıkarıyorlar. İşte o Kur'an mübin 20 senede hacetlerin mevkileri itibarıyla necim necim olarak müteferrik, parça parça nuzul ettiği halde öyle bir kemal-i tenasubu vardır ki güya bir defada nazil olmuş gibi bir münasebet gösteriyor. Hem o Kur'an 20 senede hem muhtelif, mütebain, esbab-ı nuzule göre geldiği halde tesanüdün kemalini öyle gösteriyor. Güya bir sebeb-i vahidle nuzul etmiştir. Hem o Kur'an, mütefavit ve mükerref suallerin cevabı olarak geldiği halde, nihayet imtizaç ve ittihadı gösteriyor. Dünya bir sual vahidin cevabıdır. Hem Kur'an, mütegayir, müteaddet hadisatın ahlamını beyan için geldiği halde, öyle bir kemal intizamı gösteriyor ki, dünya bir hadise vahidin beyanıdır. Hem Kur'an, mütehalif, mütenezi halette, hadsiz mufatatların fehimlerine münasip üsluplarda, tenezzülat kelamiye ile nazil olduğu halde öyle bir kıs mütemasul ve güzel bir selaset gösteriyor ki dünya halet birdir, bir derece fehimdi, su gibi akar bir selaset gösteriyor. Hem o Kur'an mütebaid, müteaddit muhatabin esnatına müteveccihen mütekellim olduğu halde öyle bir suhuleti i beyanı, bir cezalet-i nizamı, bir vuzuh-ı var ki, dünya muhatabı bir sınıftır. Hatta her sınıf zanneder ki, bil asale, muhatab yalnız kendisidir. Hem Kur'an, mütefavid, mütederric, irşadi, bazı gayelere isal ve hidayet etmek için nazil olduğu halde, öyle bir kemal-i istikamet, öyle bir dikkat-i muvazenet, öyle bir gusm intizam vardır ki, dünya maksat birdir. İşte bu esbaplar, müşevreşiyetin esbabı iken, Kur'an'ın ercazi beyanında, selaset ve tenasülünde istihdam edilmişlerdir. Evet, kalbi sakamsız, aklı mustakin, vicdanı marasız, zevki selim her adam. Kur'an'ın beyanında güzel bir selaset, rana bir tenasüp hoş bir ahenk, yakla bir tesahat görür. Hem basiresinde selim bir gözü olan görür ki... Kur'an'da öyle bir göz vardır ki, o göz bütün kainatı zahir ve batınıyla vazı, göz önünde bir sayfa gibi görür, istediği gibi çevirir, istediği bir tarzda o sayfanın manalarını söyler. Şu birinci nurun hakikatını misallerle tavzih etsek birkaç mücellek lazım. Öyleyse, Sair risaleyi i Arabiyyem'de ve işaratı ercazda, ve şu 25 adet sözlerde şu hakikatın ispatına dair olan ve iktifa edip misal olarak mecmu Kur'an'ı birden gösteriyorum. İkinci nuru Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinin hatimelerinde gösterdiği fezlekeler ve Esma-i Sınar cihetindeki Islub-u bedi isimde olan Meziyet-i İrcaziye'ye dairdir. İhtar şu ikinci nurda çok ayetler gelecektir. O ayetler Yalnız ikinci nurun misalleri değil, belki geçmiş mesail ve şu âlığın misalleri dâhil olurlar. Bunları hakkıyla izah etmek çok uzun gelir. Şimdilik iftisar ve icmale mecburum. Onun için gayet muhtasar bir tarzda şu sırrı azim-i ircaz -i misallerinden olan ayetlere birer işaret edip hasilatını başka vakti talip ettik. İşte Kur'an mucizül beyan. Ayetlerin hatimelerinde galiben bazı fezlekeleri zikreder ki o fezlekeler ya esma-ı veya manalarına tazammın ediyor. Veyahut aklı tefekküre sert etmek için akla havale eder. Veyahut makasad-ı Kur'aniyeden bir kaide-i külliyeyi eder ki ayetin tekkit ve teyidi için fezlekeler yapar. İşte o fezlekelerde Kur'an'ın hikmet-i ulviyesinden bazı işarat ve hidayet-i ilahiyenin ağabey hayatından bazı reşahşat, ihrcaz Kur'an'ın berklerinden bazı şerarah vardır. Şimdi pek çok o işaretten yalnız on tanesini icmalen ederiz Hem pek çok misallerinden birer misal ve her bir misalin pek çok fakatından yalnız her birinde bir hakikatın meali icmalisine işaret ederiz. Bu on işaretin ekserisi. Ekser ayetlerde müşkemi an beraber bulunup hakiki bir nakş i ircazi teşkil ederler. Hem misal olarak getirdiğimiz ayetlerin ek serisi, ekser işarata misaldir. Biz yalnız her ayetten bir işaret göstereceğiz. Misal getireceğimiz ayetlerden eski sözlerde bahsi geçenlerin yalnız mı aline bir hafif işaret ederiz. Birinci meziyet-i cezalet, Kur'an-ı Hakim, ircazkar beyanatıyla Sani i Zülcelal'in efe'al ve eserlerini nazara karşı serer, bast eder. Sonra o asar ve efe'alinde Esma-i İlahiye'yi eder. Veya faşir ve tevhid gibi bir makasılı Asliye-i kuran ispat ediyor. Birinci mananın misallerinden mesela ''Hüvellezî halepe lekum ma fil ardı cemi'a ''Hümme estevâ ilessemâi fe sevdâhum Yehû ve küll Odur ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra iradesini semaya yöneltti ve gökleri 7 tabaka olarak tanzim etti. O her şeyi hakkıyla bilendir. İkinci şıkkın misallerinden mesela: "Elem nec'alil arda mihada ve'l cibala otada ve halaknâkum Yeryüzünü bir döşek, dağları birer kazık yapmadık mı? Sizi de çift çift yarattık. Şüphesiz, bütün günü belirlenmiş bir vakittir. İlâ ahir. İnne yâvmal fâsdikân-i kadar. Birinci ayette asarı bahsedip bastedip, bir neticenin, bir mühim maksudun mukeddematı gibi, ilim ve kudrete, gayak ve nizamatıyla şehadet eden en azim eserleri serdeder. Alin ismini istihraç eder. İkinci ayette birinci şulenin birinci şu anın üçüncü noktasında bir derece izah olunduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın büyük ef'alini azim asarını zikrederek neticesinde yevmi faslı olan haşri netice olarak zikrediyor. İkinci müttih belagat Kur'an beşerin nazarına sanat-ı ilahiyenin mensucatını açığa gösterir. Sonra fezlekede o mensucatı esma içinde ve veyahut atla havale eder. Birincinin misallerinden mesela Kul Allah, fakul, Peki, kimdir sema'i ve gökten ve yerden sizi rızıklandıran. Kimdir kulak ve gözler yaratıp size veren. Kimdir ölüden diriyi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 Koca sema ve zemini ikimuti, hazinedar hükmüne kimse getirebilir mi? Öyleyse şükür ona münhasırdır. İkinci fıkra da der ki, sizin azalarınız içinde en kıymetdar göz ve kulaklarınızın maliki kimdir? Hangi tezgah ve dükkandan aldınız? Bu latif kıymetdar gözle ve kulağı verecek ancak Rabbimizdir. Sizi icat edip terbiye eden o, Bunları size vermiştir. Öyleyse yalnız Rabb Mabuk da o olabilir. Üçüncü fıkrada der, ölmüş yeri ihya edip yüz binler ölmüş taifeleri ihya eden kimdir? Hattan başka ve bütün kainatın hâlikinden başka şu işi kim yapabilir? Elbette o yapar. O ihya eder. Madem haktır. Hukuku zayi etmeyecektir. Sizi bir mahkeme kübraya gönderecektir. Yeri ihya ettiği gibi sizde ihya edecektir. Dördüncü fıkrada der, bu azim kainatı bir saray gibi bir şehir gibi kemali intizam ve idare edip tedbirini gören Allah'tan başka kim olabilir? Madem Allah'tan başka olamaz, koca kainatı bütün ecramıyla gayet kolay idare eden kudret o derece kusursuz, nihayetsizdir ki hiçbir şerit ve iştirake ve muavenet ve yardıma ihtiyacı olamaz. Koca kainatı idare eden küçük mahlukatı başka emlere bırakmaz. Demek ister istemez Allah diyeceksiniz. İşte birinci ve dördüncü fıkra Allah der. İkinci fıkra Rab der. İkinci fıkra El-Hak der. Fezâlikumullâhu rabbukumulhak Ne kadar mucizane düştüğünü Allah. İşte Cenab-ı Hakk'ın azim tasavvıfatını, kudretinin mühim mensucatını zikreder. Sonra da o azim asarın, mensucatının tezgahı, Fezâlikumullâhu rabbukumulhak yani Hak, Rab, Allah isimlerini zikretmekle o tasarrufat azimenin menbağını gösterir. İkincinin musellerinden: İnfī halkı cemaat ve aldr, باختلاف الليل والنهاض، ve الفُلك التي تجي في البحر بما ينفّق الناس، وما أنزل الله من السماء مما إنفأ حجابه الأرض بعد من كل الرياح بين السماء göklerin ve yerin yaratılmasında, gecenin ve gündüzün değişmesinde, insanlara faydalı şeylerle denizde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra büyütmesinde, her türlü canlıyı yeryüzüne yaymasında, rüzgarları etmesinde ve gökle yer arasında Allah'ın emrine boyun eğmiş bulutlarda, aklını kullanan bir topluluk için nice deliller vardı. İşte, Cenab-ı Hakk'ın kemal kudretini ve azamet-i rububiyetini gösteren ve vahdaniyetine şehadet eden semavat ve arzın hırkatındaki tecelli-i saltanat-ı ve gece gündüzün iftilatındaki tecelli-i rububiyet ve hayat-ı insana en büyük bir vasıta olan gemiyi denizde teshir ile tecelli-i rahmet ve semadan ad hayatı ölmüş zemine gönderip zemini biz din taifeleriyle ihya edip bir mahşeri acayip suretine getirmekteki tecelli-i ve kudret ve zeminde hadsiz, muhtelif hayvanatı basit bir topraktan halk etmekteki tecelli-i rahmet ve kudret ve rüzgarları, nebakat ve hayvanatın teneffüs ve hizmet gibi ve zaif azime ile kavzif edip, tedbir ve teneffüse salih vaziyete getirmek için tahrik ve idaresindeki tecelli-i rahmet ve hikmet ve zemin ve asuman ortasında vasırayı rahmet olan bulutları bir mahşere acayip gibi muallefte toplayıp dağıtmaz. Bir ordu gibi istirahat ettirip vazife başına davet etmek gibi tezgirindeki tecellî rübubiyet gibi mensucat sanatı tabat ettikten sonra aklı onların hakikine ve tafsiline sevk edip tefekkür ettirmek için le-âyâkin mi kavmin der. Onunla ukûlü ikaz için akla havane eder. Üçüncü, meziyet-i Bazen Kur'an, Cenab-ı Hakk'ın fiillerini kapsir ediyor. Sonra bir tezleke ile icmal eder. Tafsiliyle kanaat verir. İcmalle hufset verir, bağlar. Mesela, وَكَذَارِكِ يَشْتَد۪يكَ رَبِّكَ بَيُعَلِّنْكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِ وَيُتِمُّ نِيَمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اَعْلِيَهُ كَمَا اَتَمَّهَا عَل min kablu İbrahim ve İshak inna rabbeke alimun hakim Rabbin seni böylece seçkin kılacak, sana rüya kabirini öğretecek ve bundan önce ataların İbrahim ve İshak üzerine peygamberlik nimetini tamamladığı gibi senin ve Yakup oğullarının üzerine de nimetini tamamlayacaktır. Muhakkak ki senin Rabbin alim ve hakimdir. İşte Hazreti Yusuf ve ecdadına edilen nimetleri şu ayetle işaret eder. der ki ''Sizi bütün insanlar içinde makamı, mübidet ve serfiraz. Bütün silsile silsilenize edip, silsilenizi enbiyaya silsilenize vâkfedip silsilenizi neyi beşer içinde bütün silsilenin serdarı. Hanedanınızı ulum ilahiye ve hikmet rabbaniye bir hücre-i ve hidayet suretine getirir. O ilim ve hikmetle dünyanın saadet kâranı saltanatını ahiretin saadet-i ebediyyesiyle sizde birleştirmeyiz. Seni ilim ve hikmetle Mısır'a hem aziz bir reis, hem adi bir nebi, hem hakim bir müşrik etmek olan nimet ilahi ilahiye zikir ve kâbâ dedik. ve hikmetle onu, âbâ ve ecdadını mümtaz ettiğini zikrediyor. Sonra, senin Rabbin alim ve hakimdir der. Onun rububiyeti ve hikmeti iktiza eder ki, seni ve âbâ ve ecdadını alim Hakim ismine muzhar etsin. İşte o muhassam nimetleri şu fezzeke ile icmal eder. Hem mesela, قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْكِ ey mülkün hakiki sahibi olan, alemlerde dilediği gibi tasarruf eden Allah'ım, sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden de mülkü çeker, alırsın. İşte şu ayet. Cenab-ı Hakk'ın, mev'i beşerin hayat-ı tasavvufatını şöyle gösteriyor ki, izzet ve zillet, hak ve servet, doğrudan doğruya, Cenab-ı Hakk'ın meşiyetine ve iradesine bağlıdır. Demek kesret tabakatın en bağlı tasavvufatına kadar, Meşiyet ve takdiri ilahidir Tesadüf karışamaz. Şu hükmü verdikten sonra, insaniyet hayatında en yün iş, onun rüskıdır. Şu ayet, beşerin rüskını doğrudan doğruya, Rezzat-ı Hakikî'nin rahmetinden gönderdiğini, bir iki mukaddime ile ispat eder. Şöyle ki, der, rızkınız yerin hayatına bağlıdır Yerin dirilmesi ise buhara bakar. Bahar ise şems ve kamerayı tespih eden, gece ve gündüzü çeviren zatın elindedir. Öyleyse bir elmayı bir adama hakiki rızık olarak vermek, bütün yeryüzünü bütün meyvelerle dolduran o zat verebilir. Ve o ona hakiki rezzat olur. Sonra da وَتَارْزُكُ مَنْ bir بِغَيْلِ حِسَابُ Bu cümlede o tefsiratlı fiilleri icmal ve ispat eder. Yani size hesapsız rızık veren otur ki bu fiilleri yapar. Dördüncü nükteyi i Kur'an kah olur, mahlukat-ı ilahiyeyi bir tertiple zikreder. Sonra o mahlukat içinde bir nizam bir mizan olduğunu ve onun semereleri olduğunu göstermekle Lüya bir şefafiyet, bir parlaklık veriyor ki sonra o ayna misal terkibinden cilvesi bulunan esma ilahiyyeyi gösteriyor. Lüya o mahlukat-ı meskure elfazdır. Şu esma onun manaları Ve Yahut o meyvelerin çekirdekleri yahut hülasalarıdırlar. Mesela وَلَغَتْ خَلَقْنَا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 O et parçasını kemikler olarak yarattık. Kemiklere de et giydirdik. Sonra da onu bambaşka bir yaratışla inşa ettik. Yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan Allah'ın şanı ne yücedir. İşte Kur'an, 40 insanın o acı, garip, bedi, muntazam, mevzun etvarını öyle aynan misal bir tarzı zikredip tertip ediyor ki, فَتَبَارِكَ Allahu اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ içinde kendi kendine görünüyor ve kendini dedirttiliyor. Hatta vahyin bir katibi şu ayeti yazarken daha şu kelime gelmezden evvel şu kelimeyi söylemiştir. Acaba, bana da vahiy gelmiş zannında bulunmuş. Halbuki evvelki kelamın kemal-i nizam ve şeffafiyetidir ve insicamıdır ki o kelam gelmeden kendini göstermiştir. Hem mesela İnne rabbakumullahullezî halak's semâvâti vel ard'e sitte feyyam, semâ alâ'l arş, yuslü'l leyle'n nehar yeqlübühâ hafifen, veş-şems ve'l kamer ve'n nucûm musakhharâtin bi'emrih, enehu'l halık ve'l emir, tebârakallahu rabbü'l Şüphesiz ki sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da arş üzerinde eden Allah'tır.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 emirber neferleri gibi emirme ne müheyyâ. Gece ve gündüzü beyaz ve siyah, iki hak gibi veya iki şerit gibi bir biri arkasında döndürüp, ayat rubu rububiyetini kainat sayfalarında yazan ve arş-ı rububiyetinde duran bir Kadir-i gösterdiğinden gösterdiğimden her ruh işitse, bârekallah, maşallah, fe tebârekallâhu rabbul alemin demeye tahişkar olur. Demek, tebârekallâhu rabbul âlemîn sabıkın felsefesi çekirdeği meylesi ve âb-ı hayat uktuma geçer. 5. meziyet-i Kur'an bazen tegayyura maruz ve muhtelif cinsiyata medar maddi cisiyat zikreder. Onları hakiki sabite suretine çevirmek için sabit nurani külli esma ile icmal eder namalar. Ve yahut tefekküre ve ibrete teşvik eder bir fezleke ile katimi verir. 1. manasının misallerinden mesela "Ve allama <gülüyor> Adama esma'a Adem'e bütün isimleri öğrettikten sonra eşyayı meleklere gösterdi. "Eğer iddiâınız da doğru iseniz bunların isimlerini bana söyleyin." buyurdu. Melekler seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz dediler. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktu. Muhakkak ki alim ve hakim olan sensin. İşte şu ayet o bela. Hazreti Adem'in hilafet meselesinde melekelerin kâniyetineme dair ilmi olduğu olan bir hadiseyi i şerifle de sonra o hadisede Melaikelerin Hazreti Adem'e karşı ilim noktasında hadise-i malûmiyyetlerini eder. Sonra bu iki hadiseyi İki ismi ile icmal ediyor. Yani enpel alimul hakim. Yani alim ve hakim sen olduğun için Ademi talim etti. Bize galip oldu. Hakim olduğun için bize istidabımıza göre veriyorsun. Onun istidabına göre rüşhan veriyorsun. İkinci mananın misallerinden mesela o innale kun fil en amine ibreten muskiyum min ma fi butunhi min beyn ferth sayıran <Sessizlik> ehli hayvanlarda da sizin için birer ibret vardır onların karınlarında kan ile fışkı arasından çıkan ve içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir süt ve sizi besleriz. onda insanlar için şifa bulunur düşünen bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vardır işte şu ayetler Cenab-ı Hakk'ın koyun, keçi, inek, deve gibi mahluklarını insanlara hali safi, leziz bir su çeşmesi, üzüm ve hurma gibi masluları da insanlara lafiz, leziz, tatlı birer nimet tatlıları ve kazanları ve arı gibi küçük mucizatı kudretini şifalı ve tatlı, güzel bir şerbetçi yaptığını ayet şöylece gösterdikten sonra tefekküre, ibrete, başka şeyleri de kıyas etmeye teşvik için اِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَآيَةً لِكَوْمِنْ يَتَكَّنُونَ خَاتِنَا verir. Altıncı, لِبْتَي belagat. Kâh oluyor ki, ayet geniş bir kesrete, ahkâm-ı rububiyeti sever. Sonra birlik ciyeti hükmünde, bir rabıta-yı birleştirir. Veyahut bir kaide-i içinde yerleştirir. Mesela, وَسِيَا كُرْسِيّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ azim. O'nun hakimiyet ve saltanatı gökleri ve yeri kuşatmıştı. Gökleri ve yeri tısarrufu altında tutmak O'nun kudretine ağır gelmez. Her şeyden yüce ve her şeyden büyük olan da ancak O'dur. İşte Ayet-i Kürsi'de on cümle ile on tabaka-i tevhidi ayrı ayrı renklerde ispat etmekle beraber ''Menzellezi yeşfa'ı undehu illa bi'iznih'' O'nun katında... Onun izni olmaksızın kim şefaat edebilir? Cümlesiyle gayet keskin bir şiddetle şirki ve gayrın müdahalesini kesker atar. Hem şu ayet ism-i azamın mazharı olduğundan, hakaik-i ilahiyeye ait manaları azami derecededir ki, azamiyet derecesinde bir tasarruf-u lububiyeti gösteriyor. Hem onun semavatla arza birden müteveccih, tedbir-i uluhiyeti en azami bir derecede... Umuma şamil bir afiziyeti zikrettikten sonra bir rabıta vahdet ve birlik birlikciyeti o azami tecelliyatlarının manbarlarını ve hüvel Ali azim ile kulasah eder. Hem mesela Allahu lillahi halak al-ı semaati ve al-ı ardı ve anzel min al-ı semaî ma'a, faḫrjbih min al-ı thamaratı biskanlukum, lassahar li tedbiyati al-bahr bi-ı amri, lassahar lukum al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 Nehirleri de yine sizin hizmetinize verdi. Birbiri ardınca dönüp duran güneşi ve ayı da sizin hizmetinize verdi. Geceyi ve gündüzü de sizin hizmetinize verdi. O sözünüz ve halinizle istediğiniz her şeyden size verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. İşte şu ayetler evvela. Cenab-ı Hakk'ın insana karşı şu koca kainatı nasıl bir saray hükmünde halkedildi? semadan zemine adı hayatı gönderir. İnsanlara rızkı yetiştirmek için zemini ve semayı iki hizmetkar ettiği gibi, zeminin sair aktarında bulunan her bir nevi meyvelerinden her bir adama istifade imkanı vermek, hem insanlara semerin sahillerine mübadele edip her nevi medarama ı temin etmek için gemiyi insana musaffer etmiştir. Yani denize, rüzgara, ağaca öyle bir vaziyet vermiş ki, Rüzgar bir kamçı, gemi bir at, deniz onun ayağı altında bir çul gibi durur. İnsanları yeni vasıtasıyla bütün zemine münasebettar etmekle beraber, ırmakları, büyük nehirleri, insanın fitri birer vesait nakliyesi hükmünde teshir, hem güneşle ayı seyretleri, mevsimleri ve mevsimlerde değişen mün'im hakikinin renk renk nimetlerini insanlara takdim etmek için iki musahhar hizmetkarı, ve o büyük dolabı çevirmek için iki dümenci hükmünde hak etmiş. Hem gece ve gündüzü insana musahkat, yani ha bu rahatına geceyi örtü, gündüzü maişetlerine ticaretgah hükmünde teslim etmiştir. İşte bu ni'am-ı ilahiyeyi tâdat ettikten sonra insana verilen nimetlerin ne kadar geniş bir dairesi olduğunu gösterir. O dairede de ne derece hastsız nimetler dolu olduğunu şu ve ataakun min ma ve in la ile gösterir yani istidatla ihtiyacı fitri sanıyla insan ne içermişse bütün verilmiş insana olan nimet ilahiye taada ile bitmez tükenmez evet insanın madem bir sofranın nimeti semavatla arz ise ve o sofradaki nimetlerden bir kısmı şayan kamer, gece gündüz gibi şeyler ise Elbette insana müteveccih olan nimetler hatta hesabı gelmez. Yedinci, bela var. Kah oluyor ki ayet, zahiri sebebi icadın kabiliyetinden azletmek ve uzak göstermek için müsebbidin gayelerini, semerelerini gösteriyor. Ta anlaşılsın ki sebep yalnız zahiri bir perdedir. Çünkü gayet hakimane gayeleri ve mühim semereleri irade etmek gayet adim, hakim birinin işi olmak lazımdır sebebi ise şuursuz, camiktir. Hem semere vedaiyetini zikretmekle ayet gösteriyor ki, sebepler kendan nazar-ı zahiride ve vücutta müsebbebatla mutlasın ve bitişik görünür. Fakat hakikatta, mabeyinlerinde uzak bir mesafe var. Sebepten müsebbebin icadına kadar o derece uzaklık var ki, en büyük bir sebebin eli, en edna bir müsebbebin icadına yetişemez. İşte, Sebep ve müsebbep ortasındaki uzun mesafede... esma ilahiye birer yıldız gibi türlü eder. Matbaaları o mesafi maneviyedir. Nasır ki zahir nazarda dağların daire ufkunda... ...semanın etekleri muktasıl ve mukarim görülür. Halbuki daire ufku cibali'den semanın eteğine kadar... ...umum yıldızların matbaaları ve başka şeylerin meskenleri olan... ...bir mesafeyi azime bulunduğu gibi asfatti ile mesabbabat ma beyninde öyle bir mesafenin emaneliği var ki imani durumun Kur'an'ın nuruyla görünür mesela hal yanzuru al insan ila qaani inna sadadna al ma asba thumma shaqatna al ardha shaqqa fa anbatna fiha habba wa İnsan yediklerine bir baksın. Biz suyu bol bol indirdik. Toprağı yardıkça yardık. Ondan daneler, üzümler, sebzeler, zeytinlikler, hurmalıklar, bol ağaçlı bahçeler, çeşit çeşit meyveler ve oku bitirdik. Size ve hayvanlarınıza yazık olsun diye. İşte şu ayet-i kerime, mucizat-ı kudret-i ilahiyeyi bir tertibi hikmetle zikrederek, esbabı müsabbebâta rakdedip, en afirde, metâ annekum lafzıyla, bir gayeyi gösterir ki o gaye, bütün o mütesensil esbab ve müsebbetat içinde o gayeyi gören ve takip eden gizli bir mutasarrıf bulunduğunu ve esbab onun perdesi olduğunu ispat eder. Evet, metâ'annekum ve li'el'âmikum tabiriyle, bütün esbabı icat kabiliyetinden azleder. Manen der, size ve hayvanatınıza rızkı yetiştirmek için su semadan geliyor. O suda Size ve hayvanatınızı acıyıp, şefkat edip, rızık yetiştirme kabiliyeti olmadığından su gelmiyor, gönderiliyor demektir. Hem toprak ile açılır, rızkınız oradan geliyor. şu şuursuz toprak sizin de rızkınızı düşünüp şefkat etmek kabiliyetinden pek uzak olduğundan toprak kendi kendine açılmıyor. Birisi o kapıyı açıyor, nimetleri ellerinize veriyor. Hem otlar, ağaçlar, sizin rızkınızı düşünüp merhameten size meyveleri, hububatı yetiştirmekten pek çok uzak olduğundan ayet gösteriyor ki onlar bir hakim rahimin perde arkasından uzattığı ipler ve şeritlerdir ki nimetlerini onlara takmış, zihayatları uzatıyor. İşte şu beyanattan rahim, rezzat, yün'im, kerim gibi çok esmanın matbaları görülüyor. Hem mesela Alantara anna allaha yuzcih sahaba Thumme yuellifu beynahu Thumme yaj'aluhu rükama Feteral vatqa yakhruzu min khilalih Ve yunezziru min assemai Min jibalin min berat Hayusibu bihi man yashaa Ve yasrifuhu an man yashaa Yekadu senabartihi Yذهabu bil abasar Yukallibu allahu allayla ve la ibretan Vallahu <gülüyor> görmedin mi ki Allah bulutları dilediği yere sevk eder sonra onları birleştirir ve üst üste girer. sonra da onun arasından yağmur tanelerinin süzüldüğünü görürsün gökteki dağ gibi bulutlardan Allah dolu taneleri indirir ki onu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzak tutar. Şimşeğin parıltısı ise neredeyse gözleri alıverir. Allah geceyi ve gündüzü birbirine çevirir. Şüphesiz ki bunda gören gözler için bir idret vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir çeşit sudan yaratmıştır. Onlardan kimi kavmi üstünde sürülür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini dilediği şekilde yaratır. Allah'ın kudreti muhakkak ki her şey yeter. İşte şu ayet, mucizat-ı rübübiyetin en mühimlerinden ve hazine-i rahmetin en acil perdesi olan bulutların keskilatında yağmur yağdırmaktaki tasarrufat acibeyi beyan ederken güya bulutun eczaları cev havada dağılıp saklandığı vakit, istirahata giden neferak bir bir boru sesiyle toplandığı gibi emri ilahi ile toplanır bulut teşkil eder, sonra küçük küçük taifeler bir ordu teşkil eder gibi o parça parça bulutları tehlif edip kıyamette seyyar dağlar, cesamet ve şeklinde ve rutubet ve beyazlık cihetinde kar ve bulu keyfiyetinde olan o şahit parçalarından ab-ı hayatı bütün zihayata gönderiyor. Fakat o göndermekle bir irade, bir pas görünüyor. Hacata göre geliyor demek gönderiliyor. Cev, saati, hiçbir şey yokken bir mahşere acayip gibi davari parçalar kendi kendine toplanmıyor. Belki zihayatı tanıyan birisidir ki gönderiyor. İşte şu mesafi maneviyede tadir, adil, mutasarrıf, müdebbir, mürebbi, muhiz, mühni gibi esmaların mahbaaları görünüyor. Sekizinci meziyet cezale. cezalet. Kur'an kah oluyor ki, Cenab-ı Hakk'ın ahiretteki harika ef'allerini kalbe kabul ettirmek için ihzariye hükmünde ve zihni tasdike müheyyah etmek için bir idadiye suretinde dünyadaki acaib bir ef'alini zikreder veyahut istikbali ve ufredi olan ef'ali acib-i ilahiyeyi öyle bir surette zikreder ki meşhurumuz olan çok nazireleriyle onlara kanaatimiz gelir. Mesela اَوَلَنْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ نُكْفَةٍ فَإِذَاهُ وَحَسِينُ مُّبِينَ Görmedi mi o insan, biz onu bir damla sudan yarattık da, sonra o bize açık bir düşman kesili verdi. Ta surenin ahirine kadar, işte şu bahiste haşir meselesinde, kuran Hakim haşr ispat için 7-8 surette, muhtelif bir tarzda ispat ediyor. <gülüyor> اَبَّلَا نَشْعِ اُولَا-i nazara verir, der ki, mutfeden alakaya, alakadan mudgaya, mudgadan tahil kit kadar olan neş'etinizi görüyorsunuz. Nasıl oluyor ki neş'i-i uhrayı inkar ediyorsunuz? O onun misli belki daha ehvenidir. Hem Cenab-ı Hak insana karşı ettiği ihsanat-ı azimeyi, اَلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَشْتَجَلْ اَخْتَرِ نَعَرًا O'dur ki, yeni yeşil ağaçtan size ateş çıkarır, kelimesiyle işaret edip der, size böyle nimet eden zat sizi başıboş bırakmaz ki,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 hikmetle yoğrulmuş, kırkaç şeceresine abez ve beyhude yapar mı zannedersiniz? Der, Hasirde sizi ihya edecek zat öyle bir zattır ki, bütün kainat ona emir ver, nefer hükmündedir. Emri kün müteyefkuna karşı kemal-i inkiyatla serfuru eder. Bir baharı hak etmek, bir çiçek kadar ona ehven gelir. Bütün hayvanatı icat etmek, bir sinek icadı kadar kudretine kolay gelir bir zattır. Öyle bir zata karşı, Men izam çürümüş kemikleri kim verir deyip kudretine karşı tacizle meydan okunmaz. Sonra subhanellezi li yedihi melakutu kulli şey. Her şeyin hüküm ve tasarrufu elinde olan zat, Her türlü kusur ve noksanlıktan münezzehdir tabiriyle. Her şeyin dizgini elinde. Her şeyin anahtarı yanında. Gece ve gündüzü, kış ve yazı bir kitap sayfaları gibi kolayca çevirir. Dünya ve ahireti iki menzil gibi bunu kapar, onu açar bir Kadir-i Madem öyledir, bütün belâilin neticesi olarak وَاِلَيْنِ تُرْجَعُونَ Siz de ona döndürüleceksiniz. Yani kabirden sizi ihya edip, haşre getirip, huzur-u kibriyasında hesabınızı görecektir. İşte şu ayetler, haşrın kabulüne zihni müheyyâ etti, kalbi de hazır etti. Çünkü mezairini dünyevi et ile de gösterdi hem ki oluyor ki Efal okurabilesini öyle bir tarzda zikreder ki dünyevi nezahirlerini ihsas etsin, ta istibaat ve inkâre meydan kalmasın. Mesela İde Şem su güneş girilip toplandığında İle Afiir ve İde Semaunlu kabaret gök yarıldığında İle Afiir ve İde Semaunlu şakbet gök yarıldığında işte şu surelerde Kıyamet ve haşirdeki inkılaba azimeyi ve tasarrufat-ı öyle bir Tanrı'da zikreder ki, insan onların vazirelerini dünyada, mesela yüzde, baharda gördüğü için, kalbe dehşet verip akla o intilabatı kolayca kabul eder. Şu üç surenin meali icmaliyesine işaret dahi pek uzun olur. Onun için bir tek kelimeyi numune olarak göstereceğiz. Mesela, ides-suhof-u-nuşiret, defterler açıldığında kelimesi ifade eder ki, Haşirde herkesin bütün amali bir sayfa içinde yazılı olarak neşrediliyor. Şu mesele, kendi kendine çok acayip olduğundan akıl ona yol bulamaz. Fakat surenin işaret ettiği gibi, haş-ı başka noktaların naziresi olduğu gibi şu neşri, suhuf naziresi pek zahirdir. Çünkü her meyvedar ağacın geçiçekli bir otun da amelleri var, fiilleri var, vazifeleri var. Esma ilahiyeyi ne şekilde göstererek tesbihat etmişse ubudiyetleri var. İşte onun bütün bu amelleri, tarih hayatlarıyla beraber umun çekirdeklerinde, tohumcuklarında yazılır, başka bir baharda, başka bir zeminde çıkar. Gösterdiği şekil ve suret nisanıyla, gayet fasih bir surette, analarının ve asıllarının amalini zikrettiği gibi, dal, budak, yaprak, çiçek ve meyveleriyle, sahite amalini neşh işte gözümüzün önünde bu hakimane, hafizane, müderriane, müreddiane, latifane şu işi yapan otur ki der. Başka noktaları buna kıyasıyla kuvvetin varsa istinbat et. Sana yardım için bunu da söyleyeceğiz işte. ile Şu kelam tekbir lafzıyla yani sarmak ve toplamak manasıyla parlak bir ile işaret ettiği gibi nazirini dahi ima eder. Birinci, evet, Cenab-ı Hak tarafından aden ve esir ve sema perdelerini açıp, güneş gibi dünyayı ışıklandıran pırlanta misar bir lambayı, hazine rahmetinden çıkarıp dünyaya gösterdi. Dünya kapandıktan sonra o pırlantayı perdelerine sarıp kaldıracak. İkinci, veya ziya metaını neşretmek, ve zeminin kafasına ziyayı zulmetle beten sarmakla muvazzaf bir memur olduğunu Ve her akşam o memura metaını toplattırıp gizlettiği gibi, kah olur bir bulut perdesiyle alışverişini az yapar. Kah olur ay onun yüzüne karşı perde olur. Muamelesini bir derece çeker, metaını ve muamelat defterlerini toplatır gibi. Elbette o memur bir vakit o memuriyetten infisal edecektir.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 yüzünde 9 Dokuzuncu nükle-i Kur'an-ı Hakim olur cüz'i bazı maksatları zikreder. Sonra o cüz'iyat vasıtasıyla külli makamda zihinleri serketmek için o cüz'i maksadı bir kaide-i külliye hükmünde olan Esma-i ile takrir ederek tespit eder. Tahkik edip ispat eden mesela قَدْ Allahu اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَا دِلُكَ تِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي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 sana karşı mücadelesini Hak ismiyle işitir. Hem rahmetin en natif cillesine mazhar ve şefkatin en fedakar bir hakikatına maden olan bir kadının haklı olarak zevcinden davasını ve Cenab-ı Hak şekvasını umur-u azime suretinde Rahim ismiyle, ehemmiyetle işitir ve Hak ismiyle, ciddiyetle bakar. İşte bu cüz'i maksadı külliyleştirmek için mahlukatın en cüz'i bir hadisesini işiten, gören, kainatın daire-i imkaniyesinden hariç bir zat, elbette her şey işitir, her şeyi görür bir zat olmak lazım gelir. Ve kainata rat olan, kainat içinde mazlum, küçük mahlukların dertlerini görmek, feryatlarını işitmek gerektir. Dertlerini görmeyen, feryatlarını işitmeyen rat olamaz. Öyleyse, innallaha semî un basîr cümlesiyle iki hakikat azimeyi tespit eder. Hem mesela,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 İşte Kur'an. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yiracinin olan Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya olan seyaranını zikrettikten sonra ''İnnehu huve's-semi'ul basîr'' der. ''İnnehu'daki zamir ya Cenab-ı Hakk'a'dır veyahut Peygamber'e'dir.'' Peygamber'e göre olsa şöyle oluyor ki ''Bu seyahat-ı bir seyri umumi, bir uruci var ki ''Tâ sivretül müntehâya, tâ Kâb ı Kavseyn'e kadar'' Merakibi Külli-i Esmaiye'de gözüne, kulağına tezahür eden ayet ı ve acaibi bir sanat-ı işitmiş, görmüştür der. O küçük, cüzzü seyahatı, külli ve mahşere acayip bir seyahatın anahtarı hükmünde gösteriyor. Eğer zamir Cenab-ı Hakk'a raci olsa şöyle oluyor ki, bir abdini bir seyahatte huzuruna davet edip, bir vazife ile tanzih etmek için Mescid-i Haram'dan mecmu enbiya olan Mescid-i Aksa'ya gönderip, enbiyalarla görüştürüp, bütün enbiyaların usul-i dinlerine varis mutlak olduğunu gösterdikten sonra, ta Tâb-ı kadar mülk ve melekutunda gezdirdi. İşte Çendam uzak bir aptır, Bir miracı cüz'iyle seyahat eder. Fakat bu abde bütün kâinata taalluk eden bir emanet beraberdir. Hem şu kainatın rengini değiştirecek bir nur beraberdir. Hem saadete i ebediyenin açacak bir anahtar beraber olduğu için Cenab-ı hal kendi zanatını, bütün eşya'yı işitir ve görür sıfatıyla tavsit eder. Ta o emanet, onur, o anahtarı, cihan şumur hikmetlerini göstersin. Hem mesela Elhamdülillahi fâtirissemâvâti vel ardu Câilil melaiket rusulâ Uli ejmihatin metnâ ve thulâseveru Yezîdu fî halkihî mâ yeşâ Ala Han, Allah اللّٰهَ şeyin kadir. Ham o Allah'a muhsustur ki gökleri ve yeri yoktan yaratmış. Melekleri de ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılmıştır. O yarattıkları için neyi dilerse onu arttırır. Muhakkak ki Allah her şeye hakkıyla kadirdir. İşte şu surede Semavat ve arzı Fatih Zülcelali Semavat ve arzı öyle bir tarzda tezyin edip asar-ı kemalini göstermekle hadsiz seyircilerinden fatırına hadsiz medhusenalar ettiriyor. Ve öyle de hassiz nimetlerle süslendirmiş ki, sema ve zemin bütün nimetlerin ve nimet videlerin insanlarıyla o fatır rahmanına nihayetsiz hamd ve sitaiş ederler dedikten sonra, yerin şehirleri ve memleketleri içinde fatırın verdiği cihazatla ve kanatlarıyla seydu seyahat eden insanlarla hayvanat ve tuyur gibi Semavi saraylar olan yıldızlar ve ulvi memleketleri olan burçlarda gezmek ve tayaran etmek için o memleketin sakineleri olan meleklerine kanat veren zat-ı elbette her şeye kadir olmak lazım gelir. Bir sineğe bir meyveden, bir meyveye, bir serçeye, bir ağaçtan, bir ağaca uçmak kanadını veren, züfreden müşteriye, müşteriden zuha'le uçacak kanatları o diyor? Hem melaikeler, sekene-i zemin gibi cüz'iyete minhasır değiller. Bir mekanı muayyen onları kaydedemiyor. Bir vakitte dört veya daha ziyade yıldızlarda bulunduğuna işaret, mefna ve thulâfe ve rubâ, kelimeleriyle tafsil verir. İşte şu hâdisi iyi olan, melaikeleri kanatlarla teçhiz etmek tabiriyle, gayet türlü ve umumi bir azamet-ı kudretin tezgâhına işaret ederek, innallâ alâ külli şey'in kadir tezlekesiyle, tahkik edip, tespit eder. Onuncu mükteybe lağat. Kah oluyor. Ayet insanın isyankarane amellerini zikreder. Şedid bir tehditle zikreder. Sonra şiddeti tehdit, yese ve ümitsizliğe atmamak için rahmetine işaret eden bir kısım esma ile hatime verir, teselli verir. Mesela Kull levkânemâhu âlihe kemâ yekûlûne ilen mebtağû ilâ zil âşi sedîlâ taala illa kana İşte şu ayetler ki de eğer dediğiniz gibi mülkünde şeriki olsaydı elbette ash-şubuhiyetine el uzatıp müdahale eseri görünecek bir derecede bir intizamsızlık olacaktı. Halbuki yedi tabaka semavaktan, ta kurdediğini zihayetlere kadar her bir mahluk, külli olsun, cüz'i olsun, küçük olsun, büyük olsun, nashar olduğu bütün isimlerin cilve ve nakışları dilleriyle, o Esma-i Üstahı'nın müsemmar tesbih edip, şerif ve nazirden tenzih ediyorlar. Evet, nasıl ki sema, güneşler, yıldızlar denilen nur-efşan kelimatıyla, hikmet ve intizamıyla, onu takdis ediyor ve vahdetine şehadet ediyor. Ve cevr-ı hava dahi bulutların sesiyle, berk ve rahat ve katrelerin kelimatıyla onu tesbih ve takdis ve vahdaniyetine şehadet eder. Öyle der. Zemin, hayvanat ve nebatat ve mevcudat denilen hayattar kelimatıyla, halik Zül celalin Zülcelal'in tesbih ve tevhid etmekle beraber her bir ağacı, yaprak ve çiçek ve meyvelerin kelimatıyla yine tesbih edip birliğine şehadet eder. En küçük mahluk, en cüz'i bir maslut, küçüklüğü ve cüz'iyetiyle beraber taşıdığı nafışlar ve keyfiyetler işaretiyle, pek çok esma-i külliyeyi göstermekle Müsemmay-ı e Zülcelal'i tesbih edip vaktaniyetine şehadet eder. İşte, bütün iki aynak birden bir nisanla müttefikan Halik'izü celalini tesbih edip bahtaniyeten şahadet ederek kendilerine göre vazifet oldukları vazife-i ubudiyeti kemal-i yerine getirdikleri halde şu kainatın hülasası ve neticesi ve nazdar bir halifesi ve nazenin bir meyvesi olan insan bütün bunların aksine zıddına olarak ettikleri küfür ve şirkin ne kadar çirkin düşüp ne derece cezaya şayeste olduğunu ifade edip, Bütün bütün ise yes düşürmemek için hem şunun gibi nihayetsiz bir cinayete, hassiz çirkin bir isyana, Kahharü'z-Zülcelal nasıl meydan verip kainatı başlarına harap etmediğinin hikmetini göstermek için innehu kana halimen gafurade o katime ile hikmet-i imhali gösterip bir rica kapısı açık bırakır. İşte şu on işaret icazı eden ki ayetlerin katimelerindeki kezdekelerde, çok reçahat-ı hidayetiyle beraber çok lemâf-ı vardır ki, bülagaların en büyük dahileri şu bedî üsluplara karşı kemal hayret ve istihsanlarından parmağını ısırmış, dudağını dişlemiş. Ma hâza telâm beşer demiş. İn hüve illâ vahîn O ancak kendisine vah yolunu söyler? Ya hakkal yakîn olarak iman etmişler. Demek bazı ayette, bütün meskul işaretle beraber, bahsimize girmeyen çok mezayaya ahiri de kazammın eder ki, o mezayanın icmağında öyle bir makşi görünür ki, kör dahi görebilir. İkinci sulenin üçüncü nuru şudur ki, Kur'an başka kelamlarla havili kıyas olamaz. Çünkü kelamın tabakaları, ulviyyet ve kuvvet ve hiçbir cemal cihetinden dert menbaı var. Bir mütekellim, bir muhatap, bir maksat, bir makamdır. Ediplerin yanlış olarak yalnız makam gösterdikleri gibi değildir. Öyleyse, sözde kim söylemiş, kime söylemiş, niçin söylemiş, ne makamda söylemiş ise bak. Yalnız söze bakıp durma. Madem kelam kuvvetini, üstünü bu dört menbadan alır, Kur'an'ın menbaına dikkat edilse, Kur'an'ın derece belavatı, ulviyetle ve anlaşılır. Evet, madem kelam mütekellime bakıyor, eğer o kelam emir ve nehi ise, mütekellimin derecesine göre irade ve kudreti de tazammum eder. O vakit söz mukalemetsuz olur. Maddi elektrik gibi tesir eder. Kelamın ulviyet ve kuvveti o sıfte tezahür eder. Mesela ya erd Yani ya az. vazifen bitti suyunu yok ya sema hacet kalmadı yağmuru kes. Mesela yani "Fekal laha ve lil'ardi ek yaquan elkirha" ''Kâle tâ eteynâ ''Ya arz, ya seman, ister istemez veriniz, hikmet ve kudretime ram olunuz. Adem'den çıkıp vücutta Hasan sanatıma geliniz.'' dedi onlar da. ''Biz kemal-i itaatle geliyoruz. Bize gösterdiğin her vazifeyi senin kuvvetinle göreceğiz. İşte kulluk ve iradeyi tazammun eden, hakiki ve nafiz şu emirlerin kuvvet ve uğuriyetine bağırır. Sonra insanların uskimi, ya ardu. وَاَنْ ya يَا سَمَا وَقُونِي اَيَّتُهَا الْقِيَامَةِ اَيْ يَا سَاكِنُوا ey جَكْ ey, ey kıyamet, كِيَامَتُ gibi suret-i emirde cemaadata hezeyan valim haveresi hiç o iki emre kabili kıyas olabilir mi? Evet, temenniden meş'ep eden arzular ve o arzulardan meş'ep eden fuzuliyan emirler nerede? hakikat amiriyetle mutfasır bir animin iş başında hakikat emri nerede? Evet, emri nafiz. Büyük bir amirin muti ve büyük bir ordusuna arş emri nerede? Ve şöyle bir emir adi bir neferden işitirse, iki emir sureten bir iken manen bir neferle bir ordu kumandanı kadar farkı var. Mesela, اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْءًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ كَيَكُنْ Bir şeyin olmasını murad ettiği zaman, onun işi sadece ol demektir. O da olur edir. Hem mesela, lil لِلْمَلٰئِكَ تَسْجُدُوا لِآدَمٍ Meleklere, Âdem'e secde edin dediğimizde, şu iki ayette iki emrin kuvvet ve ulviyetine bak, sonra beşerin emirler mev'indeki kelamına bak, acaba yıldız böceğinin güneşe nispeti gibi kalmıyorlar mı? Evet, hakiki bir malikin iş başındaki bir tasviri ve hakiki bir sanatkarın işlediği vakit sanatına dair verdiği beyanatı, ve hakiki bir mümin insan başında iken, beyan ettiği ihsanatı yani kaville fiili birleştirme, kendi ki iline hem göze hem kulağı tasvir etmek için şöyle dese bakınız, işte bunu yaptım, böyle yapıyorum, işte bunu bunun için yaptım, bu böyle olacak, bunun için işte bunu böyle yapıyorum. Mesela Efələm yanzuriyle semaif alkhum keife beneyna ha, wazeynna ha, wmalha min kuruş. Ve araba maddeni فيها ruası ve فيها min kullizinde min behije. Qu bussire ve dıkra li kulle abd minid. Ve nizelnâ min al-çamay Kur'anın semasında, şu burcunda yıldız misal, cennet meyveleri gibi şu tasviratı, şu efallerin içindeki intizam-ı çok tabaka belâilini zikredip, neticesi olan haşri fedalikel kuruş tabiriyle ispat edip, surenin başında haşri inkar edenleri ilzam etmek nerede? İnsanların fuzulü yani, onlarla teması az olan afalden bahisleri nerede? Taklit suretinde çiçek resimleri, Hakiki hayatlar çiçeklere nispeti derecesinde olamaz. Şu efelem yanzurudan ta kezalikel huruca kadar. Güzelce maali söylemek çok uzun gider. Yalnız bir işaret edip geçeceğiz. Şöyle ki, Surenin başında küffar haşin inkar ettiklerinden, Kur'an onları haşrın kabulüne mecbur etmek için şöylece bastı mukaddemat eder der. Baya üstünüzdeki samaya bakmıyor musunuz ki? Biz ne keyfiyette, ne kadar muntazam, muhteşem bir surette bina etmişiz. Hem görmüyor musunuz ki nasıl yıldızlarla, ay ve güneşle tezvin etmişiz. Hiçbir kusur ve noksaniyet bırakmamışız. Hem görmüyor musunuz ki zemini size ne keyfiyette sermişiz. Ne kadar hikmetle tefriş etmişiz. O yerde dağları tesvit etmişiz. Denizin istilasından muhafaza etmişiz. Hem görmüyor musunuz? O yerde ne kadar güzel, rengarenk, her bir cinsten çift hadravatı, nebatatı halk ettik. Yerin her tarafını o güzellerle güzelleştirdik. Hem görmüyor musunuz? Ne tehfiyette sema canibinden bereketli bir suyu gönderiyoruz. O suyla bal ve bostanları, hububatı, yüksek leziz meyveli hurma gibi ağaçları halkedip, ibadıma rızkı onunla gönderiyorum, yetiştiriyorum. Hem görmüyor musunuz? Osuyla ölmüş memleketi ihya ediyorum. Binler dünyevi haşirleri icat ediyorum. Nasıl bu nebatatı kudretimle bu ölmüş memleketten çıkarıyorum? Sizin haşirdeki kurulucunuz da böyledir. Kıyamette az ölüp siz sağ olarak çıkacaksınız. İşte şu ayetin ispatı haşirde gösterdiği cezalet beyan ki binden birisine ancak işaret edebildik. Nerede? insanların bir dava için servettikleri, Kelime nerede? Şu Risale'nin başında şimdiye kadar tahkik namına bir parâfane muhakeme suretinde Kur'an'ın ircazını muannik bir hasmı kabul ettirmek için Kur'an'ın çok hukukunu gizli bıraktı. O güneşi mumlam sırasına getirip muvazene ediyordu. Şimdi tahkik vazifesini ifa edip parlak bir surette ircazını ispat etti. Şimdi ise tahkik namına değil, hakikat namına bir iki sözde Kur'an'ın muvazeneye gelmez hakiki makamına işaret edeceğiz. Evet. Sair kelamların Kur'an'ın ayatına nisbeti, şişelerdeki görünen yıldızların küçücük ile, yıldızların aynına nisbeti gibidir. Evet. Her biri birer hakikat sabiteyi tasvir eden, gösteren Kur'an'ın kelimatı nerede? Beşerin fikri ve duygularının aynacıklarında kelimatıyla tersim ettikleri manalar nerede? Evet envar-ı hidayeti ilham eden ve şems ve kamer'in Halik-i Zülcelal'inin olan Kur'an'ın menaike misal zihayet kelimatı nerede? Beşerin hevesatını uyandırmak için sahar nefesleriyle müzerber incelikleriyle ısırıcı kelimatı nerede? Evet ısırıcı haşerat ve böceklerin mübarek menaike ve nurani ruhanilere nispeti ise Beşerin kelimatı Kur'an'ın telimatına nispeti odur. Şu hakikatları 25. sözle beraber geçen 24 adet sözler ispat etmiştir. Şu davamız mücerred değil, bürhanı geçmiş neticedir. Evet, her biri cevahir i hidayetin birer sedefi ve hakait-i imaniyenin birer menbaı ve esasat İslamiyenin birer madeni ve doğrudan doğruya arşurrahman'dan gelen ve kainatın kevkinde ve haricinde insana bakıp inen, ve ilim ve kudret ve iradeyi tazammun eden ve hitab-ı olan elfaz-ı Kur'aniye nerede? İnsanın hevâ'i hevaperestane dâhi hevesperverane elfazı nerede? Evet Kur'an bir şecere tuğba hükmüne geçip şu âlem İslamiye'yi bütün mâneviyatıyla şaair ve kemalatıyla vesâtir ve ahkâmıyla yapraklar suretinde meşredip asliya ve evliyasını birer çiçek hükmünde o ağacın ağabey hayatıyla taze, güzel gösterip, bütün kemala ve hakait-i kevniye ve ilahiyye-i semere verip, meyvelerindeki çok çekirdekleri ameli birer distur, birer program hükmüne geçip, yine meyveden ağaç hükmünde mütesensil hakaiti gösteren Kur'an nerede? Beşerin malumunuz olan kelamı nerede? اَيْنَ السَّرَا مِنَ السُّرَيْا 1350 senedir, Kur'an-ı Bütün hakaikini kainat çarşasında açıp teşhir ettiği halde herkes, her millet, her memleket onun cevahirinden, hakaikinden almıştır alıyorlar. Halbuki ne o ülfet, ne o mevzuriyet ne o nürür zaman, ne o büyük tahubulatlar onun kıymetli hakaikine, onun güzel üslutlarına halel verememiş, ihtiyarlakmamış, kurutmamış, kıymetten düşürmemiş, hüsnünü söndürmemiştir. Şu halet tek başıyla bir icazdır. Şimdi biri çıksa, Kur'an'ın getirdiği hakikten bir kısmına kendi hevesince çocukça bir intizam verse, Kur'an'ın bazı ayatına muarıza için Nispet etse, Kur'an'a yakın bir kelam söyledim dese, öyle ahmakane bir sözdür ki mesela taşları muhtelif cevahirden bir saray muhteşemi yapan, ve o taşların vaziyetinde umum sarayın lukuş-u bakan, mizanlı nakışlarla tezyin eden bir ustanın senatıyla, o lukuş-u âliyeden fehm o sarayın bütün cevahir ve zinetlerinden Bi-Behre bir adi adam, adi hanelerin bir ustası, o saraya girip, o kıymetli taşlardaki ulvi nakışları bozup, çocukça hevesine göre, adi bir hanenin vaziyetine göre bir intizam, bir suret verse, ve çocukların nazarına hoş görünecek bazı boncukları taksa sonra bakınız o sarayın ustasından daha ziyade maharet veselletin var ve kıymetler ziyaretlerin var dese divanece bir hezeyan eden bir sahtekarın san artı gibidir. Üçüncü şule üç ziyası var, birinci ziya Kur'an-ı mucizül beyanın büyük bir reç-i icazı on üçüncü sözde beyan edilmiştir. Kardeşleri olan sair vücud-ü ircaz sırasına girmek için bu makama alınmıştır. İşte Kur'an'ın her bir ayeti birer necm sakıp gibi ircaz ve hidayet nurunu neşirle, küfür ve gaflet zulümatını dağıttığını görmek ve zevk etmek istersen, kendini Kur'an'ın yuzulünden evvel olan o asr-ı cahiliyette ve o sahra-i farz etti. Her şey zulmet-i cehil ve gaflet altında. Beldeyi cumhurdu tabiata sarılmış olduğu bir anda birden Kur'an'ın lisan-ı ulvesinden سبح <gülüyor> لله ما في السماوات وما في الارض göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Onun kudreti her şeye galipdir ve hikmeti her şeyi kuşatır. Yusuf لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. Göklerde ne var, yerde ne varsa Hepsi o, Allah'a tespih eder ki, her şeyin hakiki sahibidir, her türlü muhsandan münezzehtir, kudreti her şeyi galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır gibi ayetleri işitme O ölmüş ve yatmış mevcudat-ı alem, tusebbihu sebbe hasadasıyla, işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar, güçler oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Hem o karanlık gökyüzünde birer camet ateş fare olan yıldızlar, ve yerdeki perişan mahluklar Yedi gök ve yer onu tesbih eder sayhasıyla Işitenin nazarında nasıl gökyüzü bir ağız Bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet-numa Birer nur hakikat eder ve arz bir kafa Ve ber ve bahir birer lisan Ve bütün hayvanat ve nebatat Birer kelimeyi i tesbih ve suretinde arz-ı eder Yoksa bu zamandan ta o zamana bakmakla Zevkinin zevkin dekaikini göremezsin. Evet, o zamandan beri nurunu neşeden ve mürur zamanla ulûm-ü müteârete hükmüne geçen ve sâir meyyirat-ı parlayan ve Kur'an'ın güneşiyle gündüz rengini alan bir vaziyetle veya sati ve basit bir perdeyi ülfetle ürketle baksan, elbette her bir ayetin ne kadar tatlı bir zemzem-i içinde ne çeşit zulümatı dağıttığını hakkıyla göremezsin. Ve birçok elma icazı içinde bu nevi icazını zevk edemezsin. Kur'an-ı Muciz-ül en yüksek derece icazına bakmak istersen şu temsil dürbünüyle bak şöyle ki gayet büyük ve garip ve gayet de yayılmış acık bir ağaç farz edelim ki o ağaç geniş bir perde-i altında bir tabaka doğru yet içinde saklanmıştır. Malumdur ki bir ağacın İnsanın azaları gibi onun dalları, meyveleri, yaprakları, çiçekleri gibi bütün uzuvları arasında bir münasebe, bir tenasür, bir muvazinet lazımdır. Her bir cüzdü o ağacın mahiyetine göre bir şekil alır, bir suret verilir. İşte hiç görünmeyen ve hala görünmüyor o ağaca dair biri çıksa, perde üstünde onun her bir azasına mukabil bir resim çekse, bir hudut çizse daldan meyveye, meyveden yaprağı bir tenasürle bir suret tersim etse ve birbirinden nihayet uzak mebde ve müntehasının ortasında uzuvlarının aynı şekil ve suretini gösterecek muvafık tersimatla doldursa, elbette şüphe kalmaz ki o ressam, bütün o gaybi ağacı gayb aşina nazarıyla görür, ihata eder, sonra tasvir eder. Aynen onun gibi. Kur'an-ı Mucizül Beyan dahi, hakikat-ı mümkinata dair ki o hakikat dünyanın iktidasından tut, ki ahiretin en nihayetine kadar uzanmış ve ağacın terçe zerveden şemsa kadar yayılmış olan şecere-i kürkatin dair beyanat-ı Kur'aniye o kadar tenasubu muhafaza etmiştir ve her bir uzva ve meyveye layık bir suret vermiştir ki bütün muhakkikler nihayet ulaştıklerinde Kur'an'ın ve Kur'an'ın yerine maşallah barek Allah deyip tınsıl mı ki aynadır ve muammayetu katı keşif ve fetheden yalnız sensin ''Ey Kur'an-ı Kerim'' demişler. ''Ve lillâhim nefelul âlâ'' kusur yok. Esman ve sıfatı ilahiye, ve şuun ve ef'âli rabbâniye bir şecere-i tuğbâ-i nur hükmünde temsil edilmekle o şecere-i nuraniyenin daile azameti ezelden ebede uzanık gidiyor. hudud ki kibriyası gayr-i tezay ıtlakta i itlahta ediyor. hudud icraatı ''Talikul habbi ve neva daneleri ve çekirdekleri çatlatan O'dur. Yahulü beynel mer ve kalbi, O kişiyle kalbinin arasına girer. Hududundan tut ta وَالسَّمَاوَاتُ مَقْلِيَاتٌ بِيَم۪ينِ Gökler onun kudret eliyle dürülmüştür. حَلَكَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ فِي سِتَّكَ Gökleri ve yeri altı günde yarattığı hududuna kadar intişar etmiş. O hakifat-ı nuraniyeyi bütün dal ve budaklarıyla gayat ve meyveleriyle, o kadar tenasüple birbirine uygun, birbirine layık, birbirine kırmayacak, birbirinin hükmünü bozmayacak, birbirinden hoş etmeyecek bir surette o hakiki esma ve sıfatı ve şuun ve afali beyan eder ki, bütün ehli keşif ve hakikat ve dairi melekutta cevelan eden bütün ashab-ı irfan ve hikmet. O beyanat-ı Kur'aniye'ye karşı Subhanallah deyip ne kadar doğru, ne kadar mutabık, ne kadar güzel, ne kadar layık diyerek pastik ediyorlar. Mesela, bütün daire imkan ve daire-i bakan, hem o iki şeceri azimenin bir tek dalı hükmünde olan imanın erkan vesiklesi ve o erkanın dal ve budaklarının en ince meyve ve çiçekleri aralarında o kadar bir tenasuk gözetilerek pastik eder ve o derece bir muvazenet suretinde tarif eder. Ve o mertebe bir münasebet tarzında izhar eder ki, aklı beşer idrakinden aciz ve hüsnüne karşı hayvan kalır. Ve o iman dalının buda hükmünde olan İslamiyet'in erkanı hamsısı aralarında ve o erkanın ta en ince teferruatı, en küçük adabı ve en uzak gayatı ve en derin hikemiyatı ve en cüz'i semeratına varıncaya kadar aralarında hiç tenasup ve kemal-i münasebet ve tam bir muvazenet muhafaza ettiğine delil ise, o Kur'an-ı Camii'nin ve vücuhundan ve işarat ve rumuzundan çıkan şeriat-ı kübra-i İslamiye'nin kemal-i ve muvazeneti ve hüsnü tenasubu ve resaneti, cerh edilmez bir şahide adil, şüphe getirmez bir rürhan-ı Demek oluyor ki, beyanat-ı Kur'an'iye, beşerin ilm cüz'isine, daha husus bir ümminin ilmine müstenit olamaz. Belki bir ilm muhite muhiyete istinad ediyor ve cem'i eşyayı birden görebilir. Ezel ve ebed ortasında bütün hataikı bir anda müşahede eder bir zatın kelamıdır. Aminna. İkinci ziyade. Hikmet-i Kur'aniyenin karşısında meydan-ı çıkan felsefeyi beşeri i beşeriyenin hikmet-i Kur'an'a karşı ne derece sukut ettiğini, on ikinci sözde izah ve temsil ile tasvir vesair sözlerde ispat ettiğinizden onları havale edip şimdilik başka bir cihette küçük bir muvazene ederiz. Şöyle ki, felsefe ve hikmet insaniye dünyaya sabit bakar, mevcudatın mahiyetlerinden, hasiyetlerinden, tatsilen bahseder. Saniyine karşı vazifelerinden bahsetse de, icmalen bahseder adeta. Kainat kitabının yalnız nakış huruflarından bahseder, manasına ehemmiyet vermez. Kur'an ise Dünyaya geçici, seyyal, aldatıcı, seyyar, kararsız, inkılapçı olarak bakar. Mevcudatın mahiyetlerinden, süri ve maddi hasiyetlerinden icmalen bahseder. Fakat sani tarafından tavzif edilen ve zayıf ubudiyet karanelerinden ve sani'in isimlerine ne vecihle ve nasıl delalet ettikleri ve evamiri tekvilli ilahiye karşı imtiyatlarını tahsilen zikreder. İşte felsef beşeriyye ile hikmet-i Kur'aniye'nin şu tafsil ve icmal kusursundaki farklarına bakacağız ki, mahz hal halk ve aynı hakikat de göreceğiz. İşte nasıl elimizdeki saat sureten sabit görünüyor. Fakat içindeki çarkların harekatıyla daimi içinde bir zelzele ve alet ve çarklarının ıstırapları vardır. Aynen onun gibi. Kudret-i İlahiyenin bir saat kübrası olan şu dünya, Zahiri ile beraber, daimi zelzele ve tebeygürde, fena ve zevalde yuvarlanıyor. Evet, dünyaya zaman girdiği için, gece ve gündüz, o saat-ü kübranın saniyelerini sayan iki başlı bir mil hükmündedir. Sene, o saatin dakikalarını sayan bir ibre vaziyetindedir. Asr ise, o saatin saatlerini tadat eden bir iğnedir. İşte zaman, dünyayı emvacı zaman üstüne atar. Bütün mazi ve istikbali Adem'e verip, yalnız zamanı hazırı vücuda bırakır. Şimdi, zamanı dünyaya verdiği şu şekilde beraber, mekan itibariyle dahi yine dünya zelzeleli, gayri sabit bir saat hükmündedir. Çünkü cev hava mekanı çabuk tahir ettiğinden, bir halden bir hale sür atan geçtiğinden, bazı günde birkaç defa bulutlarla dolup boşalmakla, saniye sayan milin suret-i tagayyür hükmünde bir yür veriyor. Şimdi, dünya hanesinin tabanı olan mekân-ı ise, yüzü mevk ve hayatça, nebat ve hayvanca pek çabuk tebeddül ettiğinden, dakikaları sayan bir mil hükmünde dünyanın şu cüreti geçici olduğunu gösterir. Zemin yüzük itibarıyla böyle olduğu gibi, batlamdaki inkılabat ve zelzelelerle, ve onların neticesinde cibalin çıkmaları ve hasflar vuku bulması, saatleri sayan bir bil gibi dünyanın şu ciheti ağırca yürür edicidir, gösterir. Dünya halesinin tavanı olan sema mekanı ise ecranların harekatıyla, kuyruklu yıldızların zuhuruyla, küsufat ve küsufatın vuku bulmasıyla yıldızların sükut etmeleri gibi tagayyurat gösterir ki sema dahi sabit değil, İhtiyarlığa, harabiyete gidiyor. Onun yuratı haftalık saatte günleri sayan bir mil gibi. Çendan ağırı ve geç oluyor. Fakat herhalde geçici ve zeval ve harabiyete karşı gittiğini gösteriyor. İşte dünya. Dünya cihetiyle şu yedi rüküm üzerinde bina edilmiştir. Şu rükümler daim onu sarsıyor. Fakat şu sarsılan ve hareket eden dünya, saniyine baktığı vakit, o harekat ve tegayyürat, kudretin mektubat-ı yazması için o kalemin işlemesidir. O tebeddülat ahval ise, Esma-i İlahiye'nin şu onatını ayrı ayrı tavsifatla gösteren, fazelenen aynalarıdır. İşte dünya. Dünya itibarıyla hem fenaya gider, hem ölmeye koşar, hem zelzele içindedir. Hakikatta akarsı gibi ruhlet ettiği halde, gafletle sureten incemal etmiş, fikr tabiatla kesafet ve küduret peyda edip ahirete perde olmuştur. İşte felsefeyi sakime, tetkikat felsefe ile ve hikmet-i ile ve medeniyet-i sefihenin cazivedar lehmiyatıyla, sarhoşane ve vesatıyla o dünyanın hem cumudetini ziyade edip gafleti kalınlaştırmış, hem kudretle bulanmasını tazif edip sani'i ve ahireti unutturuyor. Ama Kur'an ise şu hakikattaki dünyayı dünya ve kur ve kitabin mesdûk, yemin olsun tura ve satır satır yazılı kitabı. İza vaka'at kıyamet koptuğu zaman. El-kâri'at mel çarpacak olan felaket. Nedir o çarpacak olan felaket? Ayatıyla Pamuk gibi hâl eder, akar. Övlem yalnızur <gülüyor> ki melefutü səmavatı ve Onlar göklerin ve yerin ifade ettiği manalara bakmazlar mı? Övlem yalnızur <gülüyor> ile səmaifatı hım, cüfe binayına. İşlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina etmişiz? yaraladıne keteru, an səmavatı ve alarda çana inkar edenler görmedim ki gökler ve yer bitişik gibi gibi beyanatıyla o dünyaya şeffafiyet verir ve bulanmasını izah eder. Allah nuru semavatü vel ard Allah göklerin ve yerin nurudur. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا ve وَلَهَوْ Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir oyalanmadan ibarettir. Gibi nur akşam ve yiratıyla camit dünyayı erir. اِلَى onu حَطَرَتْ gök yarıldığı zamanda. Ve ıze şem zükû güre. Güneş dürülüp toplandığında. Ve ıze s-sama'un -um muşakkal. Gök yarıldığında. Ve nüfikatü suri sûri keman fi men ve men fîl-ârd. İlla men şâ'e Allah. Sûra üfrülür. Ve Allah'ın gilediklerinden başka göklerde kim var, yerde kim varsa düşüp ölür. Mevk âlûk tabirleriyle dünyanın ebediyet mevhumesini parça parça eder. Yalmı mala yerici fel anzi ve minha. Ne ma yanzilu minas sema'i ve ma fiha ve huwa ma'akum aynama ma basir. O yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizin nedir? Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Ve kulil ise sayyirukum ayati. فَتَارِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ اَمَّا تَعْمَلٍ De ki, hamd Allah'a mahsustur. O size delillerini gösterecek. Siz de onları tanıyacaksınız. Senin Rabbin işlediklerinizden habersiz değildir. Gök gibi sayhalarıyla, tabiat fikrini tevhid eden gafleti dağıtır. İşte, Kur'an'ın baştan başa, kainata müteveccüh olan ayatı şu esasa göre gider hakikat dünyayı olduğu gibi açar, gösterir. Çirkin dünyayı ne kadar çirkin olduğunu göstermekle beşerin yüzünü ondan çevirtir. Saniye bakan güzel dünyanın güzel yüzünü gösterir. Beşerin gözünü ona diktirir. Hakikî hikmeti ders verir. Kainat kitabının manalarını talim eder. Hurufat ve nokuşlarına az bakar. Sarhoş felsefe gibi çirkine aşık olup, manayı unutturup, hurufatın nukuşuyla insanların vaktini malayağını yatla sarf ettirmiyor. Üçüncü ziyade. İkinci ziyada hikmet-i beşeriyenin hikmet-i Kur'aniye'ye karşı sukutuna ve hikmet-i Kur'aniye'nin icazına işaret ettik. Şimdi şu ziyada, Kur'an'ın şakitleri olan Asliya ve Evliya ve hükemanın münevver kısmı olan hükeman-ı hikmetleriyle Kur'an'ın hikmetine karşı derecesini gösterip, şu cihette Kur'an'ın icazına muhtasar bir işaret edeceğiz. İşte! Kur'an-ı Hakîm'in en sadık bir delil ve hakkaniyetine en zahir bir dürhan ve ircazına en kavi bir alamet şudur ki, Kur'an, bütün aksâm-ı tevhidin bütün meratibini, bütün levazımatıyla muhafaza ederek, beyan edip, muvazenesini bozmamış, muhafaza etmiş, hem bütün hakaiki âlîn-ülâhiyenin muvazenesini muhafaza etmiş, hem bütün Esma-i Hüsna'nın iktiza ettikleri ahkamları cem etmiş, o ahkamın tenasüdünü muhafaza etmiş, hem bu bubiyyat ve ruhiyetin şu kemal Kemale muvazene ile cem etmiştir. İşte şu muhafaza ve muvazene ve cem bir hasilettir. Katiyyen beşerin eserinde mevcut değil ve e ağzım insaniyenin ne taici efkarında bulunmuyor, ne melekuta geçen evliyaların eserinde, ne umurun batınlarına geçen işrakiyünün kitaplarında, ne alem-i nüfuz eden ruhanilerin müarifinde hiç bulunmuyor. Güya bir taksimul ül aman hükmünde, her bir kısmı hakikatın şecili uzmanından yalnız bir iki dalına yapışıyor. Yalnız onun meyvesiyle, yaprağıyla uğraşıyor. Başkasından ya haberi yok yahut bakmıyor. Melekuta geçen evliyaların eserinde, ne umurun bakımlarına geçen yönün kitaplarında, ne âlem-i gaybı nüfuz eden ruhanilerin müarifinde hiç bulunmuyor. Güya bir taksimul ül hükmünde, her bir kısmı hakikatın şeceri uzmasından yalnız bir iki dalına yapışıyor. Yalnız onun meyvesiyle, yaprağıyla uğraşıyor. Başkasından ya haberi yok yahut bakmıyor. Evet hakikat mutlaka. Mukayyet enzar ile ihata edilmez. Kur'an gibi bir nazarı külli lazım ki ihata etsin. Kur'an'dan başka kendin Kur'an'dan da ders alıyorlar. Fakat hakikat külliyenin cüz'i zihniyle yalnız bir iki tarafını tamamen görür onunla meşgul olur, onla haps olur. Ya ifrat veya tefritle hakaitin muvazenesini ihlal edip tenasibini izane eder. Şu hakikat 24. sözün ikinci dalında acip bir temsille izah edilmiştir. Şimdi de başka bir temsille şu meseleye işaret ederiz. Mesela bir denizde hesapsız cevherlerin aksamıyla dolu bir definenin bulunduğunu farz edelim. Gavvas o definenin cevahirini aramak için dalıyorlar gözleri kapalı olduğundan el yordamıyla anlarlar. Bir kısmının eline uzunca bir elmas geçer. O gavvaz hükmeder ki bütün hazine uzun dilek gibi bir elmastan ibarettir. Arkadaşlarından başka cevaheri işit diye vakit hayal eder ki o cevherler bulduğu elmasın tabileridir, fısus ve nokuşlarıdır. Bir kısmının da kürevi bir yakut eline geçer. Başkası murabba bir tehribar bulur. Daha kezar. Her biri eliyle gördüğü cevheri o hazinenin aslı ve muzamı itikad edip eşitliklerini o hazinenin zevait ve teferruatı zanneder. O vakit hakaikün muazenesi bozulur. Telasüp de gider. Çok hakikatın rengi değişir. Hakikatın hakiki rengini görmek için tevvilata ve tekellüfata mustah kalır. Hatta bazen inkar ve tatile kadar giderler. Hükema-i işraki günün kitaplarına ve sünnetin mizaniyle tartmayıp teşfiyat ve meşhudatına itimat eden, kitaplarını teemmül eden, bu hükmümüzü bilahşirte kastik eder. Demek, hakaik-i Kur'aniyenin cinsinden ve Kur'an'ın dersinden aldıkları halde, çünkü Kur'an değiller, böyle nakıs geliyor. Bari hakaik olan Kur'an'ın ayetleri dahi, o deniz içindeki definenin bir gabbasıdır. Lakin onların gözleri açık. define ihata eder define de ne var ne yok görür. o defineyi öyle bir tenasüp ve intizam ve insicamla tasvir eder beyan eder ki hakiki üstün cemali gösterir mesela ayeti vel <gülüyor> aqm cemia ve semavatun matyatan bi kıyamet gününde yeryüzü bütünüyle onun kabzeyi tasavvufundadır. gökler de onun yedi kudretinde dürülmüştür o gün semayı, kitap sayfalarını dürer gibi düreriz. İfade ettikleri azamet rububiyeti gördüğü gibi. İnne'llâhe lâ yahta'u fi'l-ardı ve fil Ne yerde, ve ne de gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. Annelerinizin rahimlerinde size dilediği gibi bir suret veren de otur Manim da betin illahu alahizum binaasiyetha. hiçbir canlı yoktur ki Allah onu ondan daha mı tutup kudretine boyun eğdirmiş olmasın. Ve ayy min dabetin la tahmil risqaha <gülüyor> Allah yerzukuha ve iyakum. Her gün de görüyen ve kendi rızkını yüklenemeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir. İfade ettikleri şumul rahmeti görüyor gösteriyor. Hem ve nur ve yeri yarattı. Karanlıkları ve aydınlığı var etti. İfade etti müşattihallakiyeti görüp gösterdiği gibi. Halakun ve matamun sizi de da yarattı. İfade şumul şumulu tasarrufu ve ihatai ruhulüyeti görüp gösterir. Yuhil ardabade denktiha yer yüzünü ölümünün ardından gelirdir. İfade ettiği hakikat-ı azime ile ve evhâ rabbuke nahl Rabbin bal arasına ilham etti. İfade ettiği hakikat-ı kerimaneyi ve şemse vel kamere emri güneşi, ayı ve yıldızları da emrine boyun eğmiş olarak yarattı. İfade ettiği hakikat-ı azime-i hakimane-i amiraneyi görür, gösterir. <gülüyor> Üzerlerinde kanat çırpıp duran kuşları da mı görmüyorlar? Onları havada tutan Rahman'dan başkası değildir. O her şeyi hakkıyla görür. İfade ettikleri hakikatı Rahmân'ın iddîrâneyi vesîayet ettiği semâvâtı vel-ardı meda yeûlduhu eksuhuma. O'nun hakimiyet ve saltanatı gökleri ve yeri kuşatmıştır. Gökleri ve yeri tasarrufu altında tutmak O'nun kudretine ağır gelmez. İfade ettiği hakikatı azimi azime ile وَهُوَ مَعْكُمْ اَنَّ مَا Nerede olsanız o sizin nedir? İfade ettiği hakikat-ı rakibaneyi وَهُوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْزَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ O evveldir, ahirdir. Zahirdir, bakındır. O her şeyi hakkıyla bilendir. İfade ettiği hakikatı muhita gibi. Wallahu Tealaqlan al-Insan ve nalgumak yasibuhhi nefsuh ve nhamu akrabi ilehim min habr al-birid. Anlonsun ki insanı biz yarattır. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini de biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. İfade ettiği akrediliği. Melekler ve Cebrail İlehi 50 Elte sene, Jebrail, 50 bin sene. uzunluğunda bir günde ahşap yükselirler. İşaret ettiği hakikat ulviyeyi. <in> Allah abdülte <gülüyor> iyilik yapmayı ve iyi kurdukta bulunmayı akrabaya ikram etmeyi emreder fuhşiyatı, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. İfade ettiği hakifat camia gibi bütün ukurevi ve dünyevi, ilmi ve ameli erkanı sitte imaniyenin her birisine tafsilen, erkanı hamsi-i her birisine kasten ve cidden ve saadet-i dareyini temin eden bütün müsturları görür, gösterir, muvazenesini muhafaza eder, tenasubunu idame edir, o hakaikın heyyet mecmuasının tenasubünden hasıl olan hüsün ve cemalin menbaından, Kur'an'ın bir ircaz manevisi neşet eder. İşte şu sırr-ı azimdendir ki, uleman ilmi kelam, Kur'an'ın şakitleri oldukları halde, bir kısmı onar cilt olarak erken ı imaniye dair binler eser yazdıkları halde, mutezile gibi aklı nakle tercih ettikleri için, Kur'an'ın on ayeti kadar vuzuhla ifade, ve katli ispat ve ciddi ikna edememişler. Adeta onlar uzak dağların altında lahım yapıp, borularla ta alemin nihayetine kadar silsileyi espatla gidip orada silsileyi keser. Sonra ağabey hayat hükmünde olan marifet-i ilahiyeyi ve vücudu, vaci bir vücudu ispat ederler. Ayet 2-i Her birisi birer asay-ı musa gibi her yerde suyu çıkarabilir. Her şeyden bir pencere açar. Saniy-i Zülcelal'i tanıttırıp Kur'an'ın bahminden tereşüh eden Arabi Katri Risalesi'nde ve sair sözlerde şu hakikat fiilen ispat edilmiş ve göstermişiz. İşte hem şu sırdandır ki batılı umura gidip sünnet-i zemiye ittiva etmeyerek meşhudatına itimad ederek yarı yoldan dönen ve bir cemaatın riyasetine geçip bir fırka teşkil eden fırak bütün imamları Hakaikin tenasubunu, muvazenesini muhafaza edemediğindendir ki böyle bir aya balaleti düşük bir cemaati beşeriyeyi yanlış yola sevk etmişler. İşte bunların bütün acizleri ayat Kur'aniyenin icazını gösterir. Hatime. Kur'an'ın lemâti icazından iki lem'an icaziye 19. sözün 14. rehsasında geçmiştir ki bir sebeb-i husus zannedilen tekraratı ve ulum-u de Her biri birer lem'a-i i'cazın menbaıdır. Hem Kur'an'da mucizatı-i yüzünde parlayan bir lem'a-i ı Kur'an. 20. sözün ikinci makamında vâzıhı ham gösterilmiştir. Daha bunlar gibi sahil sözlerde ve risale-i arabiye'mde çok lema icazı i'cazi zikredilir. Onlara iktifaen yalnız şunu deriz ki bir muciz-i Kur'aniye daha şudur ki Nasıl bütün mucizatı enbiya Kur'an'ın bir nakş-ı icazını göstermiştir, öyle de. Kur'an bütün mucizatıyla bir mucize-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam olur. Ve bütün mucizatı ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam dahi Kur'an'ın bir mucizesidir ki, Kur'an'ın Cenab-ı Hak'ta karşı nispetini gösterir. Ve o nisbetin zuhuruyla her bir kelimesi bir mucize olur. Çünkü o vakit bir tek kelime, bir çekirdek gibi, bir şeceri hakaikı manen tazammım edebilir hem merkezi tak gibi, hakikat uzmanının uzmanın bütün azasına münasebet var olabilir. Hem bir ilmu muhite ve nihayetsiz bir iradeye istinat ettiği için, hurufuyla, heyetiyle, vaziyetiyle, mevkiiyle, hassız eşyaya bakabilir. İşte şu sırdandır ki, ulema ilm-i huruf, Kur'an'ın bir harfinden bir sayfa kadar esrar bulduklarını iddia ederler ve davalarını o fennin ehline ispat ederler. Risalenin başından şuraya kadar bütün şu leleri, şu ağları, hem ağları, bulları, ziyaları nazara topla. Birden bak baştaki dava, Şimdi katîi netice olarak yani kulle'l-ihtemâti'l-ins ve'l-cinn ale an yetu bi misl hâzihil-Kur'an. Lâ yetûn bi mislihi ve lem kâne bâzuhum li bâzin eğer bu Kur'an'ın benzerini getirmek için insanlar ve cinler bir araya toplanıp da hepsi birbirine yardımcı olsalar yine de onun benzerini getiremezler. Yüksek bir sada ile okuyup ilan ediyorlar. Subhanaka la ilme lana illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilginiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan sensin. Rabbena la tu'akhizna in nesina ev akhta'na eyyuha er-rahim. Unutur veya hataya düşer de bir kusur işlersek bizi onun hesaba çekme. Rabb-i şirahli sadri ve yessirli emri vahlul uffeten min lisani yefkahu havli. Ey Rabbim! Gönlüne genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimdeki tutuklu çöz, takir sözümü iyice anlasınlar. Allahümme salli ve sellim afale ve ecmele ve enbele ve azhara ve adhara ve ahzen. وأبر وأكرم وأعز وأعظم وأشرف وأعلى وأزكى وأبرك وألطف صلواتك وألطى وأكثر وأزيد وأرطى وأرتع وأدبم سلامك صلاة وسلام ورحمة وردوانا وأطفا وغفرانا تمتد وتزيد بظابل صحائب مواهب جودك وكرمك وتنمو وتسقى بنفايس شرائح لقائف جودك ومين أزليت بأزليتك لا تسول أبدية بأبدية لا تهول على أبدك أسرارنا وتشفي بها أمراضنا وتفتح بها أقفال قلوبنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لديك رحمة إنك أنت الخالق Allah'ım, mahlukatının en haykısı, parlayan nuru bahir, hat nurhan zahir, bahri zahir, nuru u cemal zahir, celal kahir, cemal fahir olan kulun ve habibin ve Resulün Muhammed'e, zeval bulmayan ezeliyetine layık bir ezeliyetle, tahavvül etmekten müzeh ebediyetine layık bir ebediyetle, senin curt ve kereminin mevhibelerinin bulutlarının yağmurlarınca bol ve geniş şekilde. Senin curt ve ihsanatının latifelerinin, şerifelerinin mergubiyetince bol ve beritekli şekilde. Salavatının en efdeli ve en ecmeli ve en şereflisiyle, en zahiri ve en tahiriyle, en ahseni ve en faziletlisiyle, en ekremi ve en aziziyle en azamı ve en eşetiyle, en yüce ve en takiyle, en mübarek ve en latifiyle, selamının en eten ve en ekser ve en ziyadesiyle, en yüksek ve en yüce ve en daimisiyle, salat ve selamı, rahmetine ve rızana ve af ve gufranına mazhar kıl, ona ve aynen onun aline ve ashabına da, azamet zatına yaraşır şekilde rahmet ettiğin gibi bir rahmetle, Öyle bir salat et ki, o salat hürmetine günahlarımızı bağışlar. Gönlümüzü ferahlandır, kalplerimizi tathir ve ruhlarımızı terbih ve sırrımızı tatbih et. Fatırat ve tenzih et. İçimizdeki kederleri gider, hastalıklarımıza şifa ver. Kalplerimizin kilitlerini aç, ey Rabbimiz. Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi sapıklığa meyrettirle. Yüce katından bize bir rahmet bağışla. Muhakkak ki behabulan, istediklerimizi bize veren ancak sensin. Ve akıllı davahum en elhamdülillah Rabbi amin, amin, amin. Onların duaları, alemlerin Rabbi olan Allah hamdolsun sözleriyle sona erer. Birinci zeyil bu kısım yedinci şu anın birinci makamının on yedinci merkezidir. İkinci zeyil emir dar çiçeği. Bu kısım on birinci şu anın 10. meselesi.